Kalabalıklar. Popüler Zihnin Bir İncelemesi. Gustav Le Bon. 1896. Ön Söz. Aşağıdaki çalışma kalabalıkların özelliklerinin incelenmesine ayrılmıştır. Kalıtımın bir ırkın bireylerine kazandırdığı tüm ortak özellikler o ırkın genetik yapısını oluşturur. Ancak bu bireylerden belirli bir sayıda kişi eylem amacıyla bir araya getirildiğinde gözlemler gösteriyor ki sadece bir araya gelmelerinden dolayı Irksal özelliklere eklenen ve bazen onlardan oldukça farklı olan bazı yeni psikolojik özellikler ortaya çıkıyor. Örgütlü kalabalıklar, halkların yaşamında her zaman önemli bir rol oynamıştır, ancak bu rol hiçbir zaman bugünkü kadar önemli olmamıştır. Bireylerin bilinçli faaliyetinin yerini kalabalıkların bilinçsiz eyleminin alması, günümüz çağının başlıca özelliklerinden biridir. Kalabalıkların ortaya koyduğu zor problemi tamamen bilimsel bir şekilde incelemeye çalıştım. Yani, yönteme bağlı kalarak ve görüşlerden, teorilerden ve doktrinlerden etkilenmeden ilerlemeye gayret ettim. Bunun, özellikle burada olduğu gibi, ateşli tartışmalara konu olan bir soruyla uğraşırken, gerçeğin birkaç parçasını keşfetmenin tek yolu olduğuna inanıyorum. Bir olguyu doğrulamaya çalışan bir bilim insanının, doğrulamalarının zarar verebileceği çıkarlarla ilgilenmesi gerekmez. Yakın zamanda yayınlanan bir yazıda, önde gelen bir düşünür olan M. Goblet Dalviella, çağdaş okulların hiçbirine ait olmamakla birlikte, zaman zaman hepsinin çeşitli sonuçlarına karşı çıktığımı belirtmişti. Umarım bu yeni çalışmada benzer bir gözlemi hak eder. Bir okula ait olmak, zorunlu olarak onun yargılarını ve önceden belirlenmiş görüşlerini benimsemek anlamına gelir. Yine de okuyucuya, araştırmalarımdan ilk bakışta mantıksız görünebilecek sonuçlar çıkarmamın nedenini açıklamalıyım, örneğin, kalabalıkların, seçilmiş topluluklarda dahil olmak üzere, zihinsel olarak son derece yetersiz olduğunu belirttikten sonra bile, bu yetersizliğe rağmen, örgütlenmelerine müdahale etmenin tehlikeli olacağını neden yine de savunduğumu açıklamalıyım. Bunun sebebi, tarihin gerçeklerinin en dikkatli gözlemlenmesinin bana her zaman gösterdiği gibi, sosyal organizmaların tüm varlıklar kadar karmaşık olması nedeniyle, onları ani ve kapsamlı dönüşümlere zorlamanın hiçbir şekilde bizim elimizde olmamasıdır. Doğa zaman zaman radikal önlemlere başvurur. Ancak asla bizim tarzımızda değil, bu da, ne kadar mükemmel görünürlerse görülsünler, Büyük reformlara duyulan saplantının bir halk için neden en ölümcül şey olduğunu açıklar. Bu reformlar ancak ulusların dehasını anında değiştirmek mümkün olsaydı faydalı olurdu. Ancak bu güç yalnızca zamana aittir. İnsanlar fikirler, duygular ve gelenekler tarafından yönetilir, bunlar özümüzün bir parçasıdır. Kurumlar ve yasalar karakterimizin dışa vurumu, ihtiyaçlarının ifadesidir. Sonuç olarak, kurumlar ve yasalar bu karakteri değiştiremez. Toplumsal olguların incelenmesi, bu olguların ortaya çıktığı halkların incelenmesinden ayrılamaz. Felsefi açıdan bu olgular mutlak bir değere sahip olabilir, ancak pratikte yalnızca göreceli bir değere sahiptirler. Sonuç olarak, bir sosyal olguyu incelerken, onu art arda iki çok farklı açıdan ele almak gerekir. O zaman, saf aklın öğretilerinin pratik aklın öğretilerine çok sık ters düştüğü görülecektir. Bu ayrımın uygulanamadığı neredeyse hiçbir veri, hatta fiziksel veri bile yoktur. Mutlak gerçek açısından bir küp veya bir daire, belirli formüllerle kesin olarak tanımlanmış değişmez geometrik şekillerdir. Gözümüzde bıraktıkları izlenim açısından ise bu geometrik şekiller çok çeşitli şekiller alabilir. Perspektif sayesinde küp bir piramide veya kareye, daire bir elipse veya düz bir çizgiye dönüşebilir. Dahası, bu kurgusal şekillerin incelenmesi, gerçek şekillerin incelenmesinden çok daha önemlidir. Çünkü gördüğümüz ve fotoğraf veya resimlerle yeniden üretilebilenler yalnızca bunlardır. Bazı durumlarda gerçek olmayan şeyde gerçek olandan daha fazla gerçeklik vardır. Nesneleri tam geometrik biçimleriyle sunmak, doğayı çarpıtmak ve onu tanınmaz hale getirmek anlamına gelir. Eğer sakinlerinin sadece nesneleri kopyalayabildiği veya fotoğraflayabildiği, ancak onlara dokunamadığı bir dünya hayal edersek, bu kişilerin nesnelerin biçimi hakkında kesin bir fikir edinmeleri çok zor olurdu. Dahası, sadece az sayıda bilgili insanın erişebildiği bu biçim bilgisi, çok az ilgi çekici olurdu. Sosyal olguları inceleyen filozof, bu olguların teorik değerlerinin yanı sıra pratik bir değere de sahip olduklarını ve uygarlığın evrimi söz konusu olduğunda, bu ikinci değerin tek başına önemli olduğunu aklında tutmalıdır. Bu gerçeğin farkına varması, mantığın ilk bakışta kendisine dayattığı sonuçlar konusunda onu çok ihtiyatlı olmaya sevk etmelidir. Onun benzer bir çekingenliğe sahip olmasına neden olan başka sebepler de vardır. Sosyal olguların karmaşıklığı öyledir ki, onları bir bütün olarak kavramak ve karşılıklı etkilerinin sonuçlarını öngörmek imkansızdır. Görünür olguların ardında bazen binlerce görünmez nedenin gizli olduğu da görülmektedir. Görünür sosyal olaylar, genellikle analizimizin erişemeyeceği, muazzam, bilinçsiz bir işleyişin sonucu gibi görünmektedir. Algılanabilir olaylar, okyanusun yüzeyinde, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz derinlerdeki rahatsızlıkların ifadesi olan dalgalara benzetilebilir. Eylemlerinin çoğunluğu göz önüne alındığında, kalabalıklar son derece aşağı bir zihniyet sergiler, ancak eskilerin kader, doğa veya ilahi takdir olarak adlandırdığı, bizim ölülerin sesleri dediğimiz ve özlerini görmezden gelsek de güçlerini göz ardı edemeyeceğimiz gizemli güçler tarafından yönlendirildikleri başka eylemler de vardır. Bazen, ulusların içsel varlıklarında onları yönlendirmeye hizmet eden gizli güçler varmış gibi görünmektedir. Örneğin, bir dilden daha karmaşık, daha mantıklı, daha harika ne olabilir? Yine de, bu hayranlık uyandıracak şekilde organize edilmiş üretim, kalabalıkların bilinçsiz dehasının sonucu olmaktan başka nereden ortaya çıkmış olabilir? En bilgili akademisyenler, en saygın dil bilimciler, Dilleri yöneten yasaları not etmekten başka bir şey yapamazlar, onları yaratmaktan tamamen acizdirler. Büyük insanların fikirleri söz konusu olduğunda bile, bunların yalnızca kendi beyinlerinin ürünü olduğundan emin miyiz? Şüphesiz ki bu tür fikirler her zaman yalnız zihinler tarafından yaratılır, ancak onların filizlendiği toprağı oluşturan binlerce toz tanesini sağlayan kalabalıkların dehası değil midir? Kalabalıklar şüphesiz her zaman bilinçsizdir, ancak bu bilinçsizlik belki de güçlerinin sırlarından biridir. Doğal dünyada, yalnızca içgüdüyle yönetilen varlıklar, bizi hayrete düşüren olağanüstü karmaşıklıkta eylemler gerçekleştirirler. Akıl, insanlığın çok yeni bir özelliğidir ve bize bilinçaltının yasalarını açıklamak için çok yetersizdir, hele ki onun yerini almak için hiç yeterli değildir. Bilinçaltının tüm eylemlerimizdeki rolü muazzamdır, aklın rolü ise çok küçüktür. Bilinçaltı, henüz bilinmeyen bir güç gibi hareket eder. Öyleyse, bilimin bilgiye ulaşabileceği dar ama güvenli sınırlar içinde kalmak ve belirsiz tahminler ile boş varsayımlar alanında dolaşmamak istiyorsak, yapmamız gereken tek şey, bize erişilebilir olan olayları not almak ve kendimizi bunların incelenmesiyle sınırlamaktır. Gözlemlerimizden çıkarılan her sonuç, kural olarak, erken bir sonuçtur, çünkü açıkça gördüğümüz olayların ardında, belirsiz bir şekilde gördüğümüz başka olaylar vardır ve belki de bunların ardında, hiç göremediğimiz başka olaylar da vardır. Giriş Kalabalıklar Çağı, Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Arap İmparatorluğu'nun kuruluşu gibi medeniyetlerin değişiminden önce gelen büyük çalkantılar, ilk bakışta özellikle siyasi dönüşümler, yabancı istilalar veya hanedanların devrilmesiyle belirlenmiş gibi görünmektedir. Ancak bu olayların daha dikkatli incelenmesi, görünürdeki nedenlerinin ardında genellikle halkların fikirlerinde derin bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Gerçek tarihsel çalkantılar, ihtişamları ve şiddetleriyle bizi şaşırtanlar değildir. Medeniyetlerin yenilenmesinin sonucu olan tek önemli değişiklikler, fikirleri, kavramları ve inançları etkiler. Tarihin unutulmaz olayları, insan düşüncesindeki görünmez değişikliklerin görünür etkileridir. Bu büyük olayların bu kadar nadir olmasının nedeni, bir ırıkta düşüncelerinin kalıtsal temeli kadar istikrarlı bir şey olmamasıdır. Şu anki çağ, insanlığın düşüncesinin bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik anlardan biridir. Bu dönüşümün temelinde iki temel faktör yatmaktadır. Birincisi, uygarlığımızın tüm unsurlarının kök saldığı dini, siyasi ve sosyal inançların yıkılmasıdır. İkincisi ise, modern bilimsel ve endüstriyel keşiflerin sonucu olarak tamamen yeni varoluş ve düşünce koşullarının yaratılmasıdır. Geçmişin fikirleri, her ne kadar yarı yarıya yok edilmiş olsalar da hala çok güçlüdür ve onların yerini alacak fikirler de hala oluşum aşamasındadır. Bu nedenle modern çağ, bir geçiş ve anarşi dönemi temsil etmektedir. Bu kaçınılmaz olarak biraz kaotik dönemden bir gün neyin ortaya çıkacağını söylemek henüz kolay değil. Bizimkini takip edecek toplumların üzerine kurulacağı temel fikirler neler olacak? Şu anda bilmiyoruz, yine de, geleceğin toplumları hangi temeller üzerinde örgütlenirse örgütlensin, Yeni bir güçle, modern zamanların hayatta kalan son egemen gücüyle, kalabalıkların gücüyle hesaplaşmak zorunda kalacakları şimdiden açık. Eskiden tartışılmaz kabul edilen ve bugün çürümüş veya çürümekte olan birçok fikrin, ardı ardına gelen devrimlerin yok ettiği birçok otorite kaynağının kalıntıları üzerinde, onların yerine tek başına ortaya çıkan bu güç, diğerlerini de kısa sürede yutmaya mahkum görünüyor. Tüm eski inançlarımız sarsılıp yok olurken, toplumun eski sütunları birer birer yıkılırken, kalabalığın gücü hiçbir şeyin tehdit etmediği ve prestiji sürekli artan tek güçtür. Girmek üzere olduğumuz çağ, gerçekten de kalabalıklar çağı olacaktır. Yaklaşık bir yüzyıl önce, Avrupa devletlerinin geleneksel politikaları ve hükümdarların rekabetleri olayları şekillendiren başlıca faktörlerdi. Kitlelerin görüşü neredeyse hiç dikkate alınmazdı, hatta çoğu zaman hiç dikkate alınmazdı. Bugün ise siyasette eskiden geçerli olan gelenekler, hükümdarların bireysel ilimleri ve rekabetleri artık önem taşımıyor, aksine, kitlelerin sesi baskın hale geldi. Krallara davranışlarını dikte eden de bu sestir ve kralların görevi de bu sesleri dikkate almaktır. Milletlerin kaderi artık prenslerin konseylerinde değil, kitlelerin kalbinde şekilleniyor. Halk sınıflarının siyasi hayata girişi yani gerçekte, onların yönetici sınıflara doğru ilerleyen dönüşümü geçiş çağımızın en çarpıcı özelliklerinden biridir. Uzun süre az etkili olan genel oy hakkının getirilmesi, düşünülebileceği gibi, bu siyasi iktidar geçişinin ayırt edici özelliği değildir. Kitlelerin gücünün ilerleyici büyümesi, Önce insanların zihinlerine yavaş yavaş yerleşen belirli fikirlerin yayılmasıyla, daha sonra da teorik kavramların gerçekleştirilmesini amaçlayan bireylerin kademeli olarak bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. Kitleler, özellikle adil olmasa da çok açık bir şekilde tanımlanmış çıkarlarıyla ilgili fikirler edinmeyi ve güçlerinin bilincine varmayı, bu birliktelik sayesinde başarmışlardır. Kitleler, otoritelerin birbiri ardına boyun eğdiği sendikalar kurmaktadır, ayrıca, tüm ekonomik yasalara rağmen çalışma koşullarını ve ücretleri düzenlemeye çalışan işçi sendikaları da kurmaktadırlar. Hükümetin yetki sahibi olduğu meclislere geri dönerler, temsilciler tamamen inisiyatif ve bağımsızlık yoksunudurlar ve çoğu zaman kendilerini seçen komitelerin sözcülerinden başka bir şey değillerdir. Günümüzde kitlelerin talepleri giderek daha da keskin bir şekilde tanımlanmakta ve uygarlığın şafağından önce tüm insan gruplarının normal durumu olan ilkel komünizme geri dönmek amacıyla, mevcut toplumu tamamen yok etmek kararlılığından başka bir şey değildir. Çalışma saatlerinin sınırlandırılması, madenlerin, demir yollarının, fabrikaların ve toprakların millileştirilmesi, tüm ürünlerin eşit dağıtımı, üst sınıfların halk sınıflarının yararına ortadan kaldırılması ve benzeri bu taleplerdir. Akıl yürütmeye pek yatkın olmayan kalabalıklar, aksine, harekete geçmekte hızlıdırlar. Mevcut örgütlenmelerinin sonucu olarak güçleri muazzam bir boyuta ulaşmıştır. Doğuşuna tanık olduğumuz dogmalar, yakında eski dogmaların gücüne, yani tartışmanın üstünde olma gibi tiranlık ve egemenlik gücüne sahip olacaklardır. Kitlelerin ilahi hakkı, kralların ilahi hakkının yerini almak üzeredir. Orta sınıfımızın beğenisini kazanan, onların oldukça dar fikirlerini, biraz önceden belirlenmiş görüşlerini, oldukça yüzeysel şüpheciliklerini ve zaman zaman biraz aşırı egoizmlerini en iyi temsil eden yazarlar, büyüyen bu yeni güce karşı derin bir endişe duyuyorlar ve insanların zihinlerindeki düzensizlikle mücadele etmek için, Eskiden çok fazla küçümsedikleri kilisenin ahlaki güçlerine umutsuz çağrılarda bulunuyorlar. Bize bilimin iflasından bahsediyorlar, tövbe ederek Roma'ya dönüyorlar ve bize vahiy edilmiş hakikatin öğretilerini hatırlatıyorlar. Bu yeni müminler çok geç olduğunu unutuyorlar. Eğer gerçekten lütuf tarafından dokunulmuş olsalardı, benzer bir etki, bu yeni dindarların meşgul olduğu kaygılarla daha az ilgilenen zihinler üzerinde aynı etkiyi yaratamazdı. Kitleler bugün, dün öğüt verenlerin reddettiği ve yok edilmesine yardım ettiği tanrıları reddediyorlar. Bir akarsuyu kaynağına geri akmaya zorlayabilecek hiçbir ilahi veya insani güç yoktur. Bilim iflas etmedi ve bilim, mevcut entelektüel anarşit ya da bu anarşinin ortasında filizlenen yeni gücün oluşumunda hiçbir paya sahip olmadı. Bilim bize gerçeği, ya da en azından zekamızın kavrayabileceği ilişkilerin bilgisini vaat etti, asla bize barış veya mutluluk vaat etmedi. Duygularımıza karşı son derece kayıtsız olan bilim, ağıtlarımıza sağır. Bilimle birlikte yaşamaya çalışmak bize düşüyor. Çünkü yok ettiği yanılsamaları hiçbir şey geri getiremez. Tüm uluslarda görülebilen evrensel belirtiler, kitlelerin gücünün hızla arttığını gösteriyor ve bu artışın yakın zamanda duracağına dair bir varsayımda bulunmamıza izin vermiyor. Bize ne kadar hazırlarsa hazırlasın, ona boyun eğmek zorundayız. Ona karşı yapılan her türlü mantık yürütme, boş bir söz savaşıdır. Elbette, kitlelerin iktidara gelmesi, Batı uygarlığının son aşamalarından birini, her yeni toplumun doğuşundan önce gelmesi kaçınılmaz görünen o karmaşık anarşi dönemlerine tam bir dönüşü işaret ediyor olabilir. Ama bu sonuç önlenebilir mi? Şimdiye kadar, yıpranmış bir uygarlığın bu kapsamlı yıkımı, kitlelerin en belirgin görevi olmuştur. Bu durumun izlerinin sürülebilmesi sadece bugünle sınırlı değil. Tarih bize, bir uygarlığın dayandığı ahlaki güçlerin gücünü kaybettiği andan itibaren, nihai çözülüşünün, haklı olarak barbarlar olarak bilinen bilinçsiz ve vahşi kalabalıklar tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Uygarlıklar şimdiye kadar sadece küçük bir entelektüel aristokrasi tarafından yaratılmış ve yönetilmiştir, asla kalabalıklar tarafından değil. Kalabalıklar sadece yıkım için güçlüdür. Onların yönetimi her zaman bir barbarlık evresine eşdeğerdir. Bir uygarlık, sabit kurallar, disiplin, içgüdüselden rasyonel duruma geçiş, gelecek için öngörü, yüksek bir kültür düzeyi içerir. Bunların hepsi, kendi hallerine bırakılan kalabalıkların gerçekleştiremediği koşullardır. Güçlerinin tamamen yıkıcı doğası nedeniyle, kalabalıklar, zayıflamış veya ölü bedenlerin çözülmesini hızlandıran mikroplar gibi davranırlar. Bir medeniyetin yapısı çürüdüğünde, onun çöküşüne her zaman kitleler neden olur. İşte tam da böyle bir noktada, onların temel misyonu açıkça görülür ve bir süreliğine sayı felsefesi, tarihin tek felsefesi gibi görünür. Aynı kader bizim uygarlığımızı da mı bekliyor? Bunun böyle olmasından korkmak için sebepler var, ancak henüz bundan emin olabilecek durumda değiliz. Ancak durum ne olursa olsun, kitlelerin egemenliğine boyun eğmek zorundayız. Çünkü öngörüsüzlük, kalabalığı kontrol altında tutabilecek tüm engelleri ardı ardına yıkmıştır. Son zamanlarda bu kadar çok tartışmaya konu olan bu kalabalıklar hakkında çok az bilgimiz var. Psikoloji alanında çalışan profesyonel öğrenciler, Onlardan uzakta yaşadıkları için her zaman onları görmezden gelmişlerdir ve son zamanlarda dikkatlerini bu yöne çevirdiklerinde de sadece kalabalıkların işleyebileceği suçları ele almışlardır. Şüphesiz ki suçlu kalabalıklar mevcuttur. Ancak erdemli ve kahraman kalabalıklar ve daha birçok türden kalabalık da mevcuttur. Kalabalıkların işlediği suçlar, onların psikolojisinin yalnızca belirli bir aşamasını oluşturur. Kalabalıkların zihinsel yapısı, sadece suçlarını inceleyerek öğrenilemez, tıpkı bir bireyin zihinsel yapısının sadece kusurlarının tanımlanmasıyla öğrenilemeyeceği gibi. Ancak gerçekte, dünyanın tüm efendileri, tüm dinlerin veya imparatorlukların kurucuları, tüm inançların elçileri, seçkin devlet adamları ve daha mütevazı bir alanda, küçük insan gruplarının liderleri her zaman bilinçsiz psikologlar olmuş, kalabalıkların karakterine dair içgüdüsel ve çoğu zaman çok kesin bir bilgiye sahip olmuşlardır ve bu karakter hakkındaki doğru bilgileri, egemenliklerini bu kadar kolay kurmalarını sağlamıştır. Napolyon, hüküm sürdüğü ülkenin kitlelerinin psikolojisine dair olağanüstü bir kavrayışa sahipti, ancak zaman zaman diğer ırklara ait kalabalıkların psikolojisini tamamen yanlış anlamıştı ve bunu yanlış anlaması nedeniyle İspanya'da ve özellikle Rusya'da, gücünün kısa bir süre içinde onu mahvedecek darbeler aldığı çatışmalara girmiştir. Kalabalıkların psikolojisi bilgisi, bugün onları yönetmek istemeyen ki bu çok zor bir mesele haline geliyor ancak en azından onlardan çok fazla yönetilmek istemeyen devlet adamının son çaresidir. Kitlelerin psikolojisine dair bir tür içgörü edinmeden, yasaların ve kurumların onlar üzerindeki etkisinin ne kadar az olduğunu, Onlara dayatılanlardan başka görüşlere sahip olma konusunda ne kadar güçsüz olduklarını ve onları yönlendirmenin, saf adalet teorilerine dayalı kurallarla değil, onlarda izlenim bırakan ve onları cezbeden şeylerle mümkün olduğunu anlamak mümkün değildir. Örneğin, yeni bir vergi koymak isteyen bir yasa koyucu, teorik olarak en adil olanı mı seçmelidir? Kesinlikle hayır, pratikte en adaletsiz olan, kitleler için en iyisi olabilir. Aynı zamanda en az belirgin ve görünüşte en az külfetli olan ise, en kolay tolere edilen olacaktır. Bu nedenle, ne kadar aşırı olursa olsun, dolaylı bir vergi her zaman kitle tarafından kabul edilir, çünkü tüketim nesneleri üzerinden günlük olarak kuruşun kesirleri şeklinde ödendiği için, kitlenin alışkanlıklarına müdahale etmez ve fark edilmeden geçer. Bunu, ücretler veya diğer herhangi bir gelir türü üzerinden orantılı bir vergiyle değiştirirsek ve bu yeni vergi teorik olarak diğerinden 10 kat daha az külfetli olsa bile, oy birliğiyle protesto edilirdi. Bunun nedeni, algılanmayan küçük miktarların yerine, muazzam görünecek ve dolayısıyla hayal gücünü harekete geçirecek nispeten yüksek bir miktarın getirilmiş olmasıdır. Yeni vergi, kuruş kuruş tasarruf edilmiş olsaydı ancak hafif görünürdü, ancak bu ekonomik süreç, kitlelerin sahip olamayacağı bir öngörü gerektirir. Önceki örnek en basit olanıdır. Uygunluğu kolayca fark edilecektir. Napolyon gibi bir psikoloğun dikkatinden kaçmamıştı, ancak modern yasama organlarımız, kalabalığın özelliklerinden habersiz oldukları için bunu takdir edemiyorlar. Deneyim onlara henüz insanların davranışlarını asla saf aklın öğretisine göre şekillendirmediklerini yeterince öğretmedi. Kalabalık psikolojisinin birçok başka pratik uygulaması da olabilir. Bu bilimin bilgisi, onsuz tamamen anlaşılmaz olan çok sayıda tarihi ve ekonomik olguya en canlı ışığı tutar. Modern tarihçilerin en dikkat çekici isimlerinden Tenin, Büyük Fransız devrimi olaylarını zaman zaman neden bu kadar eksik anladığının sebebinin, kalabalıkların dehasını incelemeyi hiç düşünmemiş olmasından kaynaklandığını gösterme fırsatım olacak. Bu karmaşık dönemi incelerken, doğa bilimcilerin başvurduğu betimleyici yöntemi rehber edindi, ancak doğa bilimcilerin incelemek zorunda kaldığı olgular söz konusu olduğunda ahlaki güçler neredeyse yok denecek kadar azdır. Oysa tarihin gerçek itici güçlerini oluşturan tam da bu güçlerdir. Sonuç olarak, yalnızca pratik yönünden bakıldığında bile, kalabalıkların psikolojisi üzerine yapılan çalışma denenmeye değerdir. İlgi çekiciliği yalnızca saf meraktan kaynaklansa bile, yine de dikkat çekmeye değer olurdu. İnsanların eylemlerinin ardındaki güdüleri çözmek, bir mineralin veya bitkinin özelliklerini belirlemek kadar ilgi çekicidir. Kalabalıkların dehası üzerine yaptığımız çalışma, araştırmalarımızın yalnızca kısa bir sentezi, basit bir özeti olabilir. Ondan birkaç düşündürücü görüşten fazlası istenmemelidir. Başkaları bu konuyu daha derinlemesine işleyecektir. Bugün biz henüz neredeyse bakir bir toprağın sadece yüzeyine dokunuyoruz. Kitap 1. Kalabalıkların zihni. Bölüm 1. Kalabalıkların genel özellikleri zihinsel birliklerinin psikolojik yasası. Kalabalık kelimesi, sıradan anlamıyla, milliyet, meslek veya cinsiyet fark etmeksizin ve onları bir araya getiren tesadüfler ne olursa olsun, bireylerin bir araya gelmesini ifade eder. Psikolojik açıdan bakıldığında ise kalabalık ifadesi bambaşka bir anlam kazanır. Belirli koşullar altında ve yalnızca bu koşullar altında, bir araya gelen insan topluluğu, onu oluşturan bireylerin özelliklerinden çok farklı yeni özellikler sergiler. Topluluktaki tüm kişilerin duygu ve fikirleri aynı yöne doğru ilerler ve bilinçli kişilikleri ortadan kaybolur. Şüphesiz geçici olan, ancak çok net tanımlanmış özellikler sergileyen kolektif bir zihin oluşur. Bu nedenle, daha iyi bir ifade bulunmadığı için, örgütlü kalabalık veya daha uygun bir terim olarak kabul edilirse psikolojik kalabalık diyeceğim bir topluluk oluşur. Tek bir varlık oluşturur ve kalabalıkların zihinsel birliğinin yasasına tabidir. Açıkça görülüyor ki, bir grup bireyin tesadüfen yan yana gelmesiyle kendiliğinden organize bir kalabalık niteliği kazanmaları mümkün değildir. Herhangi bir amaç gütmeden, halka açık bir yerde tesadüfen bir araya gelen bin birey, psikolojik açıdan hiçbir şekilde kalabalık oluşturmaz. Böyle bir kalabalığın özel özelliklerini kazanmak için, doğasını belirlememiz gereken bazı önceden belirleyici nedenlerin etkisi gereklidir. Bilinçli kişiliğin kaybolması ve duyguların ve düşüncelerin belirli bir yöne yönelmesi, örgütlenmek üzere olan bir kalabalığın temel özellikleridir ve bu her zaman çok sayıda bireyin aynı anda tek bir yerde bulunmasını gerektirmez. Binlerce izole birey, belirli anlarda ve belirli şiddetli duyguların etkisi altında örneğin büyük bir ulusal olay gibi psikolojik bir kalabalığın özelliklerini kazanabilir. Bu durumda, eylemlerinin bir anda bir kalabalığın eylemlerine özgü özellikleri kazanması için, sadece bir tesadüfün onları bir araya getirmesi yeterli olacaktır. Belirli anlarda yarım düzine insan psikolojik bir kalabalık oluşturabilir, bu durum, yüzlerce insanın tesadüfen bir araya gelmesi durumunda gerçekleşmeyebilir. Öte yandan, görünür bir kümelenme olmasa bile, bütün bir ulus belirli etkilerin etkisiyle bir kalabalığa dönüşebilir. Psikolojik bir kalabalık bir kez oluştuğunda, geçici ancak belirlenebilir bazı genel özellikler kazanır. Bu genel özelliklere, kalabalığı oluşturan unsurlara göre değişen ve zihinsel yapısını değiştirebilen özel özellikler eklenir. Dolayısıyla, psikolojik kalabalıklar sınıflandırılabilir, ve bu konuyla ilgilenmeye başladığımızda, heterojen bir kalabalığın yani, farklı unsurlardan oluşan bir kalabalığın homojen kalabalıklarla yani, Az çok benzer unsurlardan oluşan kalabalıklarla, mezhepler, kastlar ve sınıflar, ortak bazı özellikler sergilediğini ve bu ortak özelliklerin yanı sıra, iki tür kalabalığın ayırt edilmesini sağlayan özel özellikler de bulunduğunu göreceğiz. Ancak kalabalıkların farklı kategorileriyle ilgilenmeden önce, öncelikle hepsinde ortak olan özellikleri incelemeliyiz. Bir doğa bilimci gibi işe koyulacağız, o, bir ailenin tüm üyelerinde ortak olan genel özellikleri tanımlayarak işe başlar, daha sonra ailenin içerdiği cins ve türlerin farklılaşmasını sağlayan özel özelliklerle ilgilenir. Kalabalıkların zihnini tam olarak tanımlamak kolay değildir. Çünkü örgütlenmesi yalnızca ırk ve bileşime göre değil, aynı zamanda kalabalıkların maruz kaldığı heyecan verici nedenlerin doğasına ve yoğunluğuna göre de değişir. Ancak aynı zorluk bir bireyin psikolojik incelemesinde de kendini gösterir. Bireylerin tüm yaşamlarını değişmeyen bir karakterle geçirdikleri yalnızca romanlarda bulunur. Karakterlerin görünürdeki tek düzeliğini yaratan yalnızca çevrenin tek düzeliğidir. Başka bir yerde, tüm zihinsel yapıların çevrede ani bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek karakter olasılıkları içerdiğini gösterdim. Bu Fransız konvansiyonunun en vahşi üyeleri arasında. Normal şartlar altında barışçıl noterler veya erdemli yargıçlar olabilecek zararsız vatandaşların nasıl bulunduğunu açıklar. Fırtına geçtikten sonra, sessiz, kanunlara uyan vatandaşlar olarak normal karakterlerine geri döndüler. Napolyon, aralarında en uysal hizmetkarlarını buldu. Kalabalıkların örgütlenmesinin tüm ardışık aşamalarını burada incelemek mümkün olmadığından, özellikle tam örgütlenme aşamasına ulaşmış kalabalıklarla daha çok ilgileneceğiz. Bu şekilde, kalabalıkların neye dönüşebileceğini göreceğiz, ancak her zaman ne olduklarını değil. Sadece örgütlenmenin bu ileri aşamasında, ırkın değişmez ve baskın karakterine belirli yeni ve özel özellikler eklenir, o zaman, daha önce değindiğim gibi, topluluğun tüm duygu ve düşüncelerinin aynı yöne doğru yönlenmesi gerçekleşir. Sadece bu koşullar altında, yukarıda kalabalıkların zihinsel birliğinin psikolojik yasası olarak adlandırdığım şey devreye girer. Kalabalıkların psikolojik özelliklerinden bazıları, tek başına bulunan bireylerle ortak özellikler gösterebileceği gibi, tam tersine, yalnızca topluluklarda rastlanabilecek, tamamen onlara özgü özellikler de vardır. Öncelikle bu özel özellikleri inceleyerek önemlerini göstereceğiz. Psikolojik bir kalabalığın en çarpıcı özelliği şudur, onu oluşturan bireyler kim olursa olsun, yaşam biçimleri, meslekleri, karakterleri veya zekaları ne kadar benzer veya farklı olursa olsun, bir kalabalığa dönüşmüş olmaları, onları, her birinin tek başına hissedeceği, düşüneceği ve davranacağı şekilden tamamen farklı bir şekilde hissetmelerini, düşünmelerini ve davranmalarını sağlayan bir tür kolektif zihne sahip kılar. Bireylerin bir araya gelmesi dışında ortaya çıkmayan veya eyleme dönüşmeyen belirli fikirler ve duygular vardır. Psikolojik kalabalık, tıpkı canlı bir bedeni oluşturan hücrelerin bir araya gelerek, her bir hücrenin tek başına sahip olduğundan çok farklı özellikler sergileyen yeni bir varlık oluşturması gibi, bir an için bir araya gelen heterojen unsurlardan oluşan geçici bir varlıktır. Herbert Spencer gibi keskin zekalı bir filozofun kaleminden çıkmasına şaşırdığımız bir görüşün aksine, bir kalabalığı oluşturan toplamda, unsurları arasında bir toplama veya ortalama alma söz konusu değildir. Gerçekte olan şey, birleşmeyi takiben yeni özelliklerin oluşmasıdır, tıpkı kimyada belirli elementlerin, örneğin bazlar ve asitler, temas ettirildiğinde, onu oluşturan maddelerin özelliklerinden tamamen farklı özelliklere sahip yeni bir madde oluşturmak üzere birleşmesi gibi Kalabalığın bir parçası olan bireyin tek başına duran bireyden ne kadar farklı olduğunu kanıtlamak kolaydır ancak bu farklılığın nedenlerini keşfetmek daha zordur Onlara en azından bir bakış atabilmek için öncelikle modern psikolojinin ortaya koyduğu gerçeği hatırlamak gerekir bilinçaltı olaylar sadece organik yaşamda değil Zekanın işleyişinde de çok daha büyük bir rol oynar. Zihnin bilinçli yaşamı, bilinçaltı yaşamıyla karşılaştırıldığında önemsizdir. En incelikli analist, en keskin gözlemci bile, davranışlarını belirleyen bilinçaltı güdülerin çok az bir kısmını keşfetmekte başarılı olur. Bilinçli eylemlerimiz, zihinde esas olarak kalıtsal etkilerle yaratılan bilinçaltı bir temelin sonucudur. Bu temel, nesilden nesile aktarılan ve bir ırkın dehasını oluşturan sayısız ortak özellikten oluşur. Eylemlerimizin ilan edilen nedenlerinin ardında şüphesiz ki itiraf etmediğimiz gizli nedenler vardır, ancak bu gizli nedenlerin ardında kendimizin bile görmezden geldiği daha da gizli birçok neden vardır. Günlük eylemlerimizin büyük bir kısmı, gözlemimizden kaçan gizli güdülerin sonucudur. Bir ırkın dehasını oluşturan bilinçaltı unsurlar söz konusu olduğunda, o ırka mensup tüm bireyler birbirine benzerken, esas olarak karakterlerinin bilinçli unsurları, eğitimin ve daha da önemlisi istisnai kalıtsal koşulların ürünü açısından birbirlerinden farklıdırlar. Zeka bakımından en farklı olan insanlar bile çok benzer içgüdülere, tutkulara ve duygulara sahiptir. Duygu alanına ait her şeyde din, siyaset, ahlak Sevgi ve nefretler ve benzeri en seçkin insanlar nadiren en sıradan bireylerin standardını aşar. Entelektüel açıdan büyük bir matematikçi ile ayakkabı ustası arasında bir uçurum olabilir, ancak karakter açısından fark çoğu zaman azdır veya hiç yoktur. Tam da bu genel karakter özellikleri, farkında olmadığımız güçler tarafından yönetilen ve bir ırkın normal bireylerinin büyük çoğunluğunda hemen hemen aynı derecede bulunan özelliklerdir, tam da bu özellikler, kalabalıklar içinde ortak mülk haline gelir. Kolektif zihinde bireylerin entelektüel yetenekleri ve dolayısıyla bireysellikleri zayıflar, heterojen olan homojen olan tarafından ezilir ve bilinçsiz özellikler üstünlük kazanır. Kalabalıkların sıradan niteliklere sahip olmaları gerçeği, yüksek zeka gerektiren eylemleri asla başaramamalarının nedenini açıklar. Kamu yararını ilgilendiren konularda alınan kararlar, farklı alanlarda uzmanlaşmış seçkin kişilerden oluşan bir topluluk tarafından alınır ve bu kararlar, bir grup aptalın alacağı kararlardan belirgin şekilde üstün değildir. Gerçek şu ki, bu kişiler ancak her ortalama bireyin doğuştan gelen vasat niteliklerini ortaklaşa işe uygulayabilirler. Kalabalıklarda biriken şey zeka değil, aptallıktır. Sık sık tekrarlandığı gibi, Voltaire'den daha fazla zekaya sahip olan tüm dünya değildir, ancak tüm dünyadan kastedilen kalabalıklar ise, Voltaire'in tüm dünyadan daha fazla zekaya sahip olduğu kesindir. Eğer bir kalabalığın bireyleri, her birinin sahip olduğu sıradan nitelikleri paylaşmakla yetinselerdi, ortaya sadece bir ortalama çıkardı ve daha önce de belirttiğimiz gibi, yeni özellikler yaratılmazdı. Peki bu yeni özellikler nasıl yaratılıyor? İşte şimdi bunu araştıracağız. Kalabalığa özgü ve yalnız bireylerde bulunmayan bu özelliklerin ortaya çıkmasını belirleyen farklı nedenler vardır. Birincisi, kalabalığın bir parçası olan birey, Yalnızca sayısal değerlendirmelerden dolayı, yenilmez bir güç duygusu edinir, bu da, yalnız olsaydı mecburen dizgin altında tutacağı içgüdülerine teslim olmasına olanak tanır. Kalabalığın anonim ve dolayısıyla sorumsuz olması nedeniyle, bireyleri her zaman kontrol eden sorumluluk duygusunun tamamen ortadan kalktığı düşüncesinden kendini alıkoymaya daha az meyilli olacaktır. İkinci neden olan bulaşma da, Kalabalıkların kendine özgü özelliklerinin ortaya çıkmasını ve aynı zamanda izleyecekleri eğilimi belirlemede rol oynar. Bulaşma, varlığını tespit etmenin kolay olduğu, ancak açıklamanın kolay olmadığı bir olgudur. Kısa süre sonra inceleyeceğimiz hipnotik türden olgular arasında sınıflandırılmalıdır. Bir kalabalıkta her duygu ve eylem bulaşıcıdır ve birey kişisel çıkarını kolektif çıkara kolayca feda edecek derecede bulaşıcıdır. Bu, insanın doğasına çok aykırı bir yetenektir ve insan, bir kalabalığın parçası olmadığı sürece buna pek değildir. Üçüncü ve açık ara en önemli neden, kalabalık içindeki bireylerde, tek başına bulunan bireyin sergilediği özelliklerin bazen tamamen zıttı olan özel özellikler belirler. Bahsettiğim şey telkin edilebilirlik olup, yukarıda bahsedilen bulaşmada bunun bir sonucudur. Bu fenomeni anlamak için bazı yeni fizyolojik keşifleri akılda tutmak gerekir. Günümüzde biliyoruz ki, çeşitli süreçlerle bir birey, bilinçli kişiliğini tamamen kaybetmiş, onu bu kişilikten mahrum bırakan kişinin tüm telkinlerine itaat eden ve karakteri ve alışkanlıklarıyla tamamen çelişen eylemler gerçekleştiren bir duruma getirilebilir. En dikkatli gözlemler, bir süre hareket halindeki bir kalabalığın içinde kalan bir bireyin, ya kalabalığın yaydığı manyetik etki sonucu ya da bilmediğimiz başka bir nedenden dolayı, hipnotize edilmiş bireyin hipnotizörün elinde bulduğu hipnoz durumuna çok benzeyen özel bir duruma girdiğini kanıtlıyor gibi görünüyor. Hipnotize edilmiş bireyin beyin aktivitesi felç olduğundan, hipnotizörün istediği gibi yönlendirdiği omuriliğinin tüm bilinçsiz faaliyetlerinin kölesi haline gelir. Bilinçli kişilik tamamen ortadan kalkmıştır, irade ve ayırt etme yeteneği kaybolmuştur. Tüm duygular ve düşünceler, hipnoz uzmanının belirlediği yöne doğru yönlendirilir. Psikolojik bir kalabalığın parçası olan bireyin durumu da yaklaşık olarak böyledir. Artık eylemlerinin farkında değildir. Hipnotize edilmiş kişide olduğu gibi, bu kişide de bazı yetenekler yok olurken, diğerleri yüksek derecede yücelmeye başlayabilir. Bir telkinin etkisi altında, belirli eylemleri karşı konulamaz bir hızla gerçekleştirmeye girişir. Bu hız, kalabalıklar söz konusu olduğunda hipnotize edilmiş kişiye göre daha karşı konulamazdır, çünkü telkin, kalabalığın tüm bireyleri için aynı olduğundan, karşılıklılık yoluyla güç kazanır. Kalabalıkta telkine direnecek kadar güçlü bir kişiliğe sahip olabilecek bireylerin sayısı, akıntıya karşı mücadele etmek için çok azdır. En fazla, farklı telkinler yoluyla dikkat dağıtmaya çalışabilirler. Örneğin, bu şekilde, uygun bir şekilde çağrıştırılan mutlu bir ifade, bir imge, kalabalıkları en kanlı eylemlerden zaman zaman caydırmıştır. Öyleyse, bilinçli kişiliğin ortadan kaybolması, bilinçsiz kişiliğin baskın hale gelmesi, duygu ve fikirlerin telkin ve bulaşma yoluyla aynı yöne çevrilmesi, telkin edilen fikirlerin anında eyleme dönüştürülme eğilimi, bunlar, kalabalığın bir parçası olan bireyin temel özellikleridir. O artık kendisi değildir, iradesiyle yönlendirilmeyi bırakmış bir otomat haline gelmiştir. Dahası, organize bir kalabalığın parçası olması gerçeğiyle bile, bir insan medeniyet merdiveninde birkaç basamak aşağı iner. Tek başına, kültürlü bir birey olabilir, kalabalıkta ise bir barbar, yani içgüdüleriyle hareket eden bir yaratıktır. İlkel varlıkların kendiliğindenliğine, şiddetine, vahşiliğine ve ayrıca coşkusuna ve kahramanlığına sahiptir, ayrıca, kalabalığı oluşturan tek başına bireylerin her birinde hiçbir etki yaratmayacak olan söz ve imgelerden kolayca etkilenmesi ve en belirgin çıkarlarına ve en iyi bilinen alışkanlıklarına aykırı eylemlere yönelmesiyle de onlara benzemeye meyillidir. Kalabalıkta bir birey, rüzgarın istediği gibi savurduğu diğer kum taneleri arasında bir kum tanesidir. İşte bu nedenlerle jürilerin her bir üyesinin onaylamayacağı kararlar verdiği, parlamento meclislerinin her bir üyesinin şahsen onaylamayacağı yasaları ve önlemleri benimsediği görülmektedir. Tek tek ele alındığında, konvansiyon üyeleri barışçıl alışkanlıklara sahip aydın vatandaşlardı. Bir araya geldiklerinde, en vahşi önerilere destek vermekten, en masum kişileri giyotinle idam etmekten ve kendi çıkarlarına aykırı olarak dokunulmazlıklarından vazgeçip kendilerini yok etmekten çekinmediler. Kalabalık içindeki birey, yalnızca eylemleriyle kendisinden esasen farklılaşmaz. Bağımsızlığını tamamen kaybetmeden önce bile, fikirleri ve duyguları bir dönüşüme uğrar ve bu dönüşüm o kadar derindir ki, cimri müsrif, Şüpheci, inançlı, gürüst insanı suçlu ve korkağı kahraman yapar. 4 Ağustos 1789'un meşhur gecesinde, soyluların coşku anında oyladıkları tüm ayrıcalıklardan vazgeçme kararı, üyelerinin hiçbirinin tek başına asla onaylamayacağı bir karar olurdu. Öncekilerden çıkarılacak sonuç şudur ki, kalabalık her zaman entelektüel olarak tek başına bireyden daha aşağıdadır, ancak duygular ve bu duyguların tetiklediği eylemler açısından, koşullara bağlı olarak kalabalık bireyden daha iyi veya daha kötü olabilir. Her şey, kalabalığın maruz kaldığı telkinin niteliğine bağlıdır. Bu, kalabalıkları yalnızca suçlu bakış açısından inceleyen yazarlar tarafından tamamen yanlış anlaşılan noktadır. Şüphesiz ki bir kalabalık çoğu zaman suçludur, ancak çoğu zaman da kahramancadır. Bir inancın veya bir fikrin zaferini sağlamak için ölüm riskini göze almaya teşvik edilen, şan ve şeref için coşkuyla tutuşan, haçlı seferleri çağında olduğu gibi neredeyse ekmeksiz ve silahsız bir şekilde İsa'nın mezarını kafirlerden kurtarmaya veya 1793'te olduğu gibi vatanı savunmaya yönlendirilenler, tek başına bireylerden ziyade kalabalıklardır. Bu tür kahramanlık şüphesiz bir ölçüde bilinçsizdir, ancak tarih bu tür kahramanlıklardan oluşur. Eğer halklar yalnızca soğukkanlılıkla gerçekleştirilen büyük eylemlerle övülseydi, dünya tarihine bunlardan çok azı kaydedilirdi. Bölüm 2. Kalabalıkların Duyguları ve Ahlakı Kalabalıkların temel özelliklerini genel hatlarıyla belirttikten sonra, bu özellikleri detaylı olarak incelemek kalır. Kalabalıkların kendine özgü özelliklerinden bazılarının örneğin dürtüsellik, sinirlilik, akıl yürütme yetersizliği, muhakeme ve eleştirel ruhtan yoksunluk, duyguların abartılması ve daha fazlası neredeyse her zaman daha düşük evrimsel biçimlere ait varlıklarda örneğin kadınlarda, vahşilerde ve çocuklarda gözlemlendiği belirtilecektir. Ancak bu benzetmeyi sadece kısaca belirtiyorum, bunun ispatı bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Dahası, ilkel varlıkların psikolojisine aşina olan kişiler için yararsız olur ve bu konuda bilgisiz olanlar için ikna edici olmaz. Şimdi, kalabalıkların çoğunda gözlemlenebilecek farklı özellikleri sırasıyla ele almaya geçiyorum. Bir kalabalıkların dürtüselliği, hareketliliği ve sinirliliği. Kalabalığın temel özelliklerini incelerken, neredeyse tamamen bilinçsiz güdüler tarafından yönlendirildiğini belirtmiştik. Eylemleri beyinden çok omuriliğin etkisi altındadır. Bu açıdan kalabalık, oldukça ilkel varlıklara çok benzer. Gerçekleştirilen eylemler, icra açısından mükemmel olabilir. Ancak beyin tarafından yönlendirilmedikleri için, birey, maruz kaldığı uyarıcı nedenlerin karar verdiği şekilde davranır. Kalabalık, tüm dış uyarıcı nedenlerin insafına kalmıştır ve bunların sürekli değişimlerini yansıtır. Aldığı dürtülerin kölesidir. Tek başına bulunan birey, kalabalık içindeki insanla aynı uyarıcı nedenlere maruz kalabilir, ancak beyni ona bunlara boyun eğmenin sakıncalı olduğunu gösterdiği için boyun eğmekten kaçınır. Bu gerçek, tek başına bulunan bireyin refleks hareketlerini kontrol etme kapasitesine sahip olduğu, kalabalığın ise bu kapasiteden yoksun olduğu şeklinde fizyolojik olarak ifade edilebilir. Kalabalıkların itaat ettiği çeşitli dürtüler, Onları harekete geçiren nedenlere göre cömert veya acımasız, kahramanca veya korkakçı olabilir, ancak her zaman o kadar buyurgun olacaklardır ki, bireyin çıkarı, hatta kendini koruma çıkarı bile onlara hükmetmeyecektir. Kalabalıkları etkileyebilecek nedenler bu kadar çeşitli olduğundan ve kalabalıklar her zaman bunlara itaat ettiğinden, sonuç olarak kalabalıklar son derece hareketlidir. Bu, onları bir anda en kanlı vahşetten en aşırı cömertliğe ve kahramanlığa geçerken nasıl gördüğümüzü açıklar. Bir kalabalık kolayca cellat rolünü oynayabilir, ancak aynı kolaylıkla şehit rolünü de oynayabilir. Her inancın zaferi için gerekli olan kanserlerini sağlayan kalabalıklardır. Kalabalıkların bu yönde neler yapabileceğini görmek için kahramanlık çağlarına geri dönmeye gerek yok. Bir isyanda asla canlarını esirgemezler ve yakın zamana kadar, aniden popüler hale gelen bir general, talep etmesi halinde davası için canlarını feda etmeye hazır yüz bin adam bulabilirdi. Kalabalıkların önceden planlanmış hareketlerde bulunması söz konusu bile olamaz. Ardı ardına en zıt duygularla harekete geçebilirler. Ancak her zaman anın heyecan verici nedenlerinin etkisi altında kalacaklardır. Fırtınanın savurduğu ve her yöne dağıttığı, sonra da düşmesine izin verdiği yapraklar gibidirler. Daha sonra bazı devrimci kalabalıkları incelerken, duygularının değişkenliğine dair bazı örnekler vereceğiz. Kalabalıkların bu hareketliliği, özellikle de kamu otoritesinin bir kısmı ellerine geçtiğinde, onları yönetmeyi çok zorlaştırır. Günlük yaşamın gereklilikleri bir tür görünmez varoluş düzenleyicisi oluşturmasaydı, demokrasilerin uzun süre ayakta kalması neredeyse imkansız olurdu. Yine de, kalabalıkların istekleri ne kadar çılgınca olursa olsun, kalıcı değildir. Kalabalıklar, uzun süre düşünme yeteneğinden yoksun oldukları gibi, istekte bulunma yeteneğinden de yoksundurlar. Kalabalık sadece dürtüsel ve hareketli değildir. Vahşi bir hayvan gibi, arzusu ile arzusunun gerçekleşmesi arasına hiçbir şeyin girebileceğini kabul etmeye hazır değildir. Sayısal gücünün verdiği karşı konulamaz güç duygusu nedeniyle, böyle bir müdahaleyi anlamakta daha az yeteneklidir. Birey için imkansızlık kavramı kalabalıkta kaybolur. Tek başına bir sarayı ateşe veremeyeceğini veya bir dükkanı yağmalayamayacağını gayet iyi bilen yalnız bir birey, bunu yapmaya teşvik edilirse, bu cazibeye kolayca direnecektir. Bir kalabalığın parçası olduğunda, sayının ona verdiği gücün farkındadır ve ona cinayet veya yağma fikirleri aşılamak, onu anında bu cazibeye teslim etmesi için yeterlidir. Beklenmedik bir engel, çılgın bir öfkeyle yok edilecektir. İnsan organizması öfkeli tutkunun sürekliliğine izin verseydi, Arzularında engellenen bir kalabalığın normal halinin tam da böyle bir öfkeli tutku hali olduğu söylenebilirdi. Irkın temel özellikleri, tüm duygularımızın değişmez kaynağını oluşturur ve bu özellikler, inceleyeceğimiz tüm halk duyguları gibi, kalabalıkların sinirliliğine, dürtüselliğine ve hareketliliğine de her zaman etki eder. Tüm kalabalıklar şüphesiz her zaman sinirli ve dürtüseldir, ancak derecelerinde büyük farklılıklar vardır. Örneğin, bir Latin ve bir anglo saxon kalabalığı arasındaki fark çarpıcıdır. Fransız tarihinin en son olayları bu noktaya canlı bir ışık tutmaktadır. 25 yıl önce, bir büyükelçiye yönelik olduğu varsayılan bir hakareti anlatan bir telgrafın yayınlanması bile bu, öfke patlamasına neden olmak için yeterliydi ve bunun sonucunda hemen korkunç bir savaş başladı. Birkaç yıl sonra, Lampson'da yaşanan önemsiz bir yenilginin telgrafla duyurulması, hükümetin anında devrilmesine yol açan yeni bir patlamaya neden oldu. Aynı anda, İngilizlerin Hartum'a düzenlediği seferin çok daha ciddi bir yenilgiye uğraması İngiltere'de sadece hafif bir duyguya yol açtı ve hiçbir hükümet devrilmedi. Kalabalıklar her yerde kadınsı özellikleriyle ayırt edilir, ancak Latin kalabalıkları hepsinden daha kadınsıdır. Onlara güvenen herkes hızla yüce bir kadere ulaşabilir, ancak bunu yapmak, bir gün mutlaka bir tarpeğin kayasının kenarında dolaşmak demektir. İki kalabalıkların telkin edilebilirliği ve saf dilliği. Kalabalıkları tanımlarken, Genel özelliklerinden birinin aşırı derecede telkin edilebilir olmaları olduğunu söylemiştik ve her insan topluluğunda telkinlerin ne kadar bulaşıcı olduğunu göstermiştik, bu da bir kalabalığın duygularının belirli bir yöne doğru hızla yön değiştirmesini açıklayan bir gerçektir. Ne kadar önemsiz olduğu düşünülse de, bir kalabalık genellikle beklentili bir dikkat halindedir ve bu da telkin etmeyi kolaylaştırır. Ortaya çıkan ilk telkin, bulaşıcı bir süreçle hemen orada bulunan herkesin beynine yerleşir ve kalabalığın duygularının aynı yöne doğru yönelmesi anında gerçekleşmiş bir gerçek olur. Telkinin etkisi altındaki tüm kişilerde olduğu gibi, beyne giren fikir bir eyleme dönüşme eğilimindedir. Eylem ister bir sarayı ateşe vermek olsun, isterse kendini feda etmek olsun, kalabalık buna aynı kolaylıkla meyillidir. Her şey, artık tek başına bir bireyde olduğu gibi, önerilen eylem ile onun gerçekleştirilmesine karşı ileri sürülebilecek nedenlerin toplamı arasındaki ilişkilere değil, uyarıcı nedenin niteliğine bağlı olacaktır. Sonuç olarak, sürekli bilinçsizliğin sınırında gezinen, her türlü öneriye kolayca boyun eğen, aklın etkisine başvuramayan varlıklara özgü tüm duygu şiddetine sahip, tüm eleştirel yetenekten yoksun bir kalabalık, Aşırı derecede saf dil olmaktan başka bir şey olamaz. Bir kalabalık için imkansız olan şey yoktur ve en imkansız efsanelerin ve hikayelerin ne kadar kolaylıkla yaratılıp yayıldığını anlamak için bu durumu iyi akılda tutmak gerekir. Kalabalıklar arasında bu kadar kolayca yayılan efsanelerin oluşumu, yalnızca onların aşırı saf bir sonucu değildir. Aynı zamanda, olayların bir kalabalığın hayal gücünde geçirdiği olağanüstü çarpıtmalardan da kaynaklanır. Bir kalabalığın gözlemine giren en basit olay bile kısa sürede tamamen dönüştürülür. Kalabalık imgelerle düşünür ve imgenin kendisi, ilkiyle mantıksal bir bağlantısı olmayan bir dizi başka imgeyi hemen çağırır. Bu durumu, zihnimizde herhangi bir gerçeği canlandırarak bazen sürüklendiğimiz fantastik fikir dizisini düşünerek kolayca kavrayabiliriz. Aklımız bize bu imgelerdeki tutarsızlığı gösterir, ancak bir kalabalık bu gerçeğe neredeyse kördür ve hayal gücünün çarpıtıcı etkisiyle üzerine bindirdiği şeyi gerçek olayla karıştırır. Bir kalabalık öznel ve nesnel arasında neredeyse hiç ayrım yapmaz. Zihninde uyandırılan imgeleri gerçek olarak kabul eder, oysa bunların gözlemlenen gerçekle çoğu zaman çok uzak bir ilişkisi vardır. Bir kalabalığın tanık olduğu herhangi bir olayı çarpıtma biçimlerinin, topluluğu oluşturan bireylerin çok farklı mizaçlara sahip olmaları nedeniyle, sayısız ve birbirinden farklı olması gerekir gibi görünür. Ancak durum böyle değildir. Bulaşmanın sonucu olarak çarpıtmalar aynı türdendir ve toplanan tüm bireylerde aynı şekli alır. Toplantıdaki bireylerden birinin gerçekleştirdiği ilk gerçek çarpıtması bulaşıcı telkinin başlangıç noktasıdır. Aziz Georgios Kudüs surlarında tüm haçlılara görünmeden önce kesinlikle orada bulunanlardan biri tarafından ilk etapta fark edildi. Telkin ve bulaşma yoluyla tek bir kişi tarafından işaret edilen mucize, herkes tarafından anında kabul edildi. Tarihte sıkça rastlanan toplu halüsinasyonların mekanizması her zaman böyledir, binlerce kişi tarafından gözlemlenen bu halüsinasyonlar, gerçekliğin tüm bilinen özelliklerine sahip gibi görünürler. Öncekilerle mücadele etmek için, kalabalığı oluşturan bireylerin zihinsel nitelikleri dikkate alınmamalıdır. Bu nitelik önemsizdir. Kalabalığın bir parçası oldukları andan itibaren, bilgili kişi de cahil kişi de gözlem yeteneğinden eşit derecede yoksundur. Bu tez paradoksal görünebilir. Bunu şüphe götürmez bir şekilde kanıtlamak için çok sayıda tarihi gerçeği araştırmak gerekir ve bu amaç için birkaç cilt bile yetersiz kalır. Yine de, okuyucuyu kanıtlanmamış iddialar izlenimi altında bırakmak istemediğim için, Alıntı yapılabilecek sayısız örnek arasından rastgele seçtiğim bazı örnekleri vereceğim. Aşağıdaki olay, en tipik örneklerden biridir. Çünkü kalabalığın kurbanı olduğu, en cahilinden en eğitimlisine kadar her türden bireyin bulunduğu kolektif halüsinasyonlar arasından seçilmiştir. Bu olay, Deniz Temeni Julian Felix tarafından Deniz Akıntıları adlı kitabında tesadüfen anlatılmış ve daha önce Review Scientific tarafından da alıntılanmıştır. Poule Firkeyteyni, şiddetli bir fırtına nedeniyle ayrıldığı Le Berso kuru bulmak amacıyla açık denizde seyrediyordu. Gün ışığı tam aydınlanmış ve güneşliydi. Aniden nöbetçiler arızalı bir gemiye işaret verdi, mürettebat işaret edilen yöne baktı ve subaylar ve denizciler de dahil olmak üzere herkes, tehlike sinyalleri veren tekneler tarafından çekilen, üzerinde adamlarla dolu bir salı açıkça gördü. Ancak bu, toplu bir halüsinasyondan başka bir şey değildi. Amiral Desfos'uz, enkaz altındaki denizcileri kurtarmak için bir tekne indirdi. Görülen nesneye yaklaşırken, teknedeki denizciler ve subaylar hareket halindeki, ellerini uzatan adam kitleleri gördüler ve çok sayıda sesin boğuk ve karışık gürültüsünü duydular. Teknedekiler, hedefe ulaştıklarında, sadece komşu kıyıdan savrulmuş yapraklarla kaplı birkaç ağaç dalının varlığında buldular kendilerini. Bu kadar somut bir kanıt karşısında halüsinasyon kayboldu. Açıkladığımız türden kolektif bir halüsinasyonun mekanizması bu örnekte açıkça görülmektedir. Bir yandan beklenti içinde dikkatli bir kalabalık, diğer yandan nöbetçilerin denizde arızalı bir gemiye işaret etmesi ve bu önerinin, bir bulaşma süreciyle, hem subaylar hem de denizciler dahil olmak üzere orada bulunan herkes tarafından kabul edilmesi söz konusudur. Bir kalabalığın çok sayıda olması gerekmez, gerçeklerin yerini, gözlerinin önünde olup bitenleri görme yeteneğinin yok olması ve gerçek olayların onlarla ilgisiz halüsinasyonlarla değiştirilmesi için yeterlidir. Birkaç kişi bir araya geldiği anda kalabalık oluştururlar ve bunlar seçkin bilginler olsalar bile, uzmanlık alanlarının dışındaki konularda kalabalığın tüm özelliklerini üstlenirler. Her birinin bireysel olarak sahip olduğu gözlem yeteneği ve eleştirel ruh anında kaybolur. Zeki bir psikolog olan Bayda Davé, Annal's Des Sciences Psychiques'te de yakın zamanda alıntılanan ve burada anlatılmaya değer çok ilginç bir örnek sunmaktadır. By the way, aralarında İngiliz bilim adamlarının en önde gelenlerinden biri olan Bayvola'sında Wallace'ın da bulunduğu seçkin gözlemcilerden oluşan bir topluluk topladıktan sonra, onların huzurunda ve nesneleri incelemelerine ve istedikleri yere mühür koymalarına izin verdikten sonra, ruhların maddeselleşmesi, taş levhalara yazı yazma ve benzeri gibi tüm düzenli spiritualist olayları gerçekleştirdi. Daha sonra bu seçkin gözlemcilerden, gözlemlenen olayların yalnızca doüstü yollarla elde edilebileceğini kabul eden yazılı raporlar aldıktan sonra, onlara bunların çok basit hilelerin sonucu olduğunu açıkladı. Bu anlatımın yazarı şöyle yazıyor, Bay Davi'nin araştırmasının en şaşırtıcı özelliği, hilelerin kendilerinin harikalığı değil, bunlara ilişkin olarak bilgisiz tanıklar tarafından yapılan raporların son derece zayıf olmasıdır. O halde, diyor, tanıkların sayıca çok olsalar bile tamamen yanlış olan, ancak açıklamaları doğru kabul edilirse, tarif ettikleri olayların hileyle açıklanamayacağı sonucuna varan ayrıntılı anlatımlar verebilecekleri açıktır. Bay Davi'nin icat ettiği yöntemler o kadar basitti ki, bunları kullanma cesaretini göstermesine şaşırıyoruz, ancak kalabalığın zihni üzerinde öyle bir gücü vardı ki, görmediklerini gördüklerine ikna edebiliyordu. Burada, her zaman olduğu gibi, hipnotize edenin hipnotize edilen üzerindeki gücünü görüyoruz. Dahası, bu gücün daha üstün düzeydeki zihinler üzerinde etkili olduğu ve daha önce şüpheci olmaya davet edildikleri görüldüğünde, sıradan kalabalıkları aldatmanın ne kadar kolay olduğu anlaşılabilir. Benzer örnekler sayısızdır. Bu satırları yazarken gazeteler, sen nehrinde boğulmuş halde bulunan iki küçük kızın hikayesiyle dolu. Bu çocuklar, öncelikle, yarım düzine tanık tarafından en açık şekilde teşhis edilmişti. Tüm ifadeler o kadar uyumluydu ki, soruşturma hakiminin aklında hiçbir şüphe kalmamıştı. Ölüm belgesini düzenletmişti, ancak çocukların gömülmesinin yapılacağı sırada, tesadüf eseri, sözde kurbanların hayatta olduğu ve üstelik boğulan kızlara uzaktan da olsa benzedikleri keşfedildi. Daha önce alıntı yapılan örneklerin birçoğunda olduğu gibi, Kendisi de bir yanılsamanın kurbanı olan ilk tanığın ifadesi, diğer tanıkları etkilemeye yetmişti. Benzer durumlarda, terkinin başlangıç noktası her zaman bireyde az çok belirsiz anılarla yaratılan yanılsamadır, bu ilk yanılsamanın doğrulanmasının sonucu olarak bulaşma meydana gelir. İlk gözlemci çok etkilenmeye açık ise, tanıdığını sandığı cesedin gerçek benzerlikten bağımsız olarak başka bir kişiyi çağrıştırabilecek bir özellik, bir yara izi veya bir tuvalet detayı göstermesi genellikle yeterli olacaktır. Çağrıştırılan fikir daha sonra, anlayışı istila eden ve tüm eleştirel yeteneği felç eden bir tür kristalleşmenin çekirdeği haline gelebilir. Gözlemcinin o zaman gördüğü artık nesnenin kendisi değil, zihninde çağrıştırılan imgedir. Bu şekilde, aşağıdaki eski ancak yakın zamanda gazeteler tarafından hatırlatılan olayda olduğu gibi, Çocukların kendi anneleri tarafından ölü bedenlerinin yanlış tanınması açıklanabilir. Bu olayda, az önce mekanizmasını belirttiğim iki tür telkinin izleri tam olarak görülebilir. Çocuk, yanlışlıkla başka bir çocuk tarafından tanındı. Ardından haksız tanımalar zinciri başladı. Olağanüstü bir şey oldu. Bir okul çocuğunun cesedi tanımasından bir gün sonra bir kadın, aman tanrım, bu benim çocuğum, diye haykırdı. Cesedin yanına götürüldü, kıyafetleri inceledi ve alnında bir yara izi fark etti. Bu kesinlikle, dedi, geçen Temmuz ayında kaybolan oğlum. Benden çalındı ve öldürüldü. Kadın, Rüduford'a kapıcıydı, adı Chavendrit'ti. Kayınbiraderi çağrıldı ve sorgulandığında, işte küçük Filibert bu, dedi. Sokakta yaşayan birkaç kişi, La Villette'de de bulunan çocuğu Philibert Chavondret olarak tanıdı, bunlar arasında çocuğun taktığı bir madalyaya dayanarak bu görüşünü belirten okul müdürü de vardı. Ancak komşular, kayınbirader, okul müdürü ve anne yanılmıştı. 6 hafta sonra çocuğun kimliği tespit edildi. Bordolu olan çocuk orada öldürülmüş ve bir nakliye şirketi tarafından Paris'e getirilmişti. Dikkat çekici olan, bu tür itirafların çoğunlukla kadınlar ve çocuklar tarafından, yani tam olarak en kolay etkilenen kişiler tarafından yapılmasıdır. Bu durum bize aynı zamanda mahkemelerde bu tür tanıkların değerinin ne olduğunu da göstermektedir. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, ifadelerine asla başvurulmamalıdır. Hakimler, çocukların yalan söylemediğini tekrarlama alışkanlığına sahiptir. Eğer biraz daha az ilkel bir psikolojik kültüre sahip olsalardı, tam tersine çocukların her zaman yalan söylediğini bilirlerdi, yalan şüphesiz masumdur, ancak yine de bir yalandır. Bir sanığın kaderini, çok sık yapıldığı gibi bir çocuğun ifadesiyle değil, yazı tura atarak belirlemek daha iyi olurdu. Kalabalıkların sahip olduğu gözlem yeteneğine dönecek olursak, vardığımız sonuç, Kolektif gözlemlerinin olabildiğince hatalı olduğu ve çoğu zaman yalnızca bir bireyin, bulaşma süreciyle arkadaşlarını etkilemiş olduğu yanılsamasını temsil ettiğidir. Kalabalıkların ifadelerine en büyük güvensizliğin gösterilmesinin tavsiye edilebilir olduğunu kanıtlayan gerçekler her türlü ölçüde çoğaltılabilir. 25 yıl önce Sedan Savaşı'ndaki ünlü süvari hücumunda binlerce adam hazır bulunmuştu ve yine de en çelişkili görgü tanıklığı karşısında, bunun kim tarafından komuta edildiğine karar vermek imkansızdır. İngiliz generali Lord Walselli, yakın tarihli bir kitabında, Waterloo Savaşı'nın en önemli olaylarıyla ilgili olarak şimdiye kadar en ciddi gerçek hatalarının yapıldığını kanıtlamıştır, buna rağmen yüzlerce tanık bu gerçekleri doğrulamıştır. Bu tür gerçekler bize kalabalıkların tanıklığının değerini gösteriyor. Mantık üzerine yazılmış eserler, çok sayıda tanığın oy birliğini, bir olayın kesinliğini desteklemek için başvurulabilecek en güçlü kanıtlar kategorisine dahil eder. Ancak kalabalıkların psikolojisi hakkında bildiklerimiz, mantık üzerine yazılmış eserlerin bu noktada yeniden yazılması gerektiğini gösteriyor. Hakkında en çok şüphe bulunan olaylar, şüphesiz en çok sayıda insan tarafından gözlemlenen olaylardır. Bir olayın binlerce tanık tarafından aynı anda doğrulandığını söylemek, kural olarak, gerçek olayın kabul edilen anlatımından çok farklı olduğunu söylemektir. Önceki açıklamalardan açıkça anlaşılıyor ki, tarih eserleri tamamen hayal ürünü olarak değerlendirilmelidir. Bunlar, iyi gözlemlenmemiş gerçeklerin hayali anlatımları olup, Düşüncenin sonucu olarak ortaya çıkan açıklamalarla desteklenirler. Bu tür kitaplar yazmak, zamanın mutlak bir israfıdır. Geçmiş bize edebi, sanatsal ve anıtsal eserlerini bırakmamış olsaydı, geçmiş zamanlarla ilgili gerçekte hiçbir şey bilmezdik. İnsanlık tarihinde önemli roller oynamış büyük adamların Herkül, Buda veya Muhammed gibi hayatları hakkında tek bir doğru söze sahip miyiz? Büyük olasılıkla değiliz. Dahası, gerçek hayatları bizim için çok az öneme sahiptir. Bizim ilgimiz, büyük adamlarımızın popüler efsanelerde nasıl sunulduğunu bilmektir. Kalabalıkların zihinlerini etkileyenler, gerçek kahramanlar değil, efsanevi kahramanlardır. Ne yazık ki, efsaneler kitaplarda kesin olarak kayıt altına alınmış olsalar bile kendi içlerinde istikrara sahip değildir. Kalabalığın hayal gücü, zamanın geçmesi ve özellikle ırksal nedenlerin sonucu olarak onları sürekli olarak dönüştürür. Eski ahitin Kanlı Yahovası ile Aziz Terese'nin aşk tanrısı arasında büyük bir uçurum vardır ve Çin'de tapılan Buda'nın Hindistan'da saygı duyulan Buda ile hiçbir ortak özelliği yoktur. Kahramanların efsanelerinin kitlelerin hayal gücüyle dönüşmesi için, aramızda yüzyıllar geçmesi bile gerekmez. Bu dönüşüm bazen birkaç yıl içinde gerçekleşir. Günümüzde tarihin en büyük kahramanlarından birinin efsanesinin 50 yıldan kısa bir sürede birkaç kez değiştirildiğine şahit olduk. Bourbonlar döneminde Napolyon, şairlere göre uzun süre kulübesinde hatırlanacak idealist ve liberal bir hayırsever, mütevazıların dostu haline geldi. 30 yıl sonra bu rahat tavırlı kahraman, iktidarı gasp edip özgürlüğü yok ettikten sonra Sadece hırsını tatmin etmek için 3 milyon insanın katledilmesine neden olan kanlı bir despota dönüştü. Şu anda efsanenin yeni bir dönüşümüne tanık oluyoruz. 12 yüzyılın etkisine maruz kaldığında, geleceğin bilginleri, bu çelişkili anlatılarla karşı karşıya kaldıklarında, belki de kahramanın varlığından bile şüphe duyacaklar, tıpkı bazılarının bugün Buda'nın varlığından şüphe duyduğu gibi, ve onda güneşle ilgili bir mit veya Herkül efsanesinin bir gelişmesinden başka bir şey görmeyeceklerdir. Şüphesiz ki bu belirsizlik için kendilerini kolayca teselli edeceklerdir. Çünkü kalabalıkların özelliklerini ve psikolojisini bugün olduğumuzdan daha iyi bilenler, tarihin mitler dışında hiçbir şeyin hafızasını koruyamayacağını bileceklerdir. 3- Kalabalıkların duygularının abartılı ve saf olması bir kalabalığın sergilediği duygular ister iyi ister kötü olsun, hem çok basit hem de çok abartılı olmak üzere ikili bir karaktere sahiptirler. Bu noktada, diğer birçok noktada olduğu gibi, kalabalık içindeki bir birey ilkel varlıklara benzer. İnce ayrımlara erişemeyen birey, şeyleri bir bütün olarak görür ve ara aşamalarına kördür. Bir duygunun sergilendikten sonra telkin ve bulaşma süreciyle çok hızlı bir şekilde kendini iletmesi ve nesnesi olduğu açıkça görülen onayın gücünü önemli ölçüde artırması, kalabalığın duygularının abartısını daha da artırır. Kalabalıkların duygularının sadeliği ve abartısı, bir kalabalığın ne şüphe ne de belirsizlik bilmemesine yol açar. Kadınlar gibi, anında aşırılıklara yönelir. Bir şüphe, dile getirildiği anda tartışılmaz bir kanıta dönüşür. Tek başına bir bireyde güç kazanmayacak olan bir antipati veya onaylamama, kalabalık içindeki bir bireyde anında öfkeli bir nefrete dönüşür. Kalabalıkların duygularının şiddeti, özellikle heterojen kalabalıklarda, sorumluluk duygusunun tamamen yokluğuyla da artar. Cezalandırılmama kesinliği, kalabalık ne kadar kalabalık olursa o kadar güçlenir ve sayıdan kaynaklanan önemli bir anlık güç düşüncesi, kalabalıklar söz konusu olduğunda, Tek başına bir birey için imkansız olan duygu ve eylemleri mümkün kılar. Kalabalıklarda, aptal, cahil ve kıskanç kişiler önemsizlik ve güçsüzlük duygusundan kurtulur ve bunun yerine acımasız ve geçici ama muazzam bir güç düşüncesine kapılırlar. Ne yazık ki, kalabalıkların abartıya yönelme eğilimi çoğu zaman kötü duygulara yol açar. Bu duygular, ilkel insanın içgüdülerinin atavistik kalıntılarıdır ve ceza korkusu, Yalnız ve sorumlu bireyi bunları dizginlemeye mecbur bırakır. İşte bu yüzden kalabalıklar en kötü aşırılıklara çok kolay sürüklenir. Yine de bu, ustaca yönlendirilen kalabalıkların kahramanlık ve özveri gösterme ve en yüce erdemleri sergileme yeteneğinden yoksun olduğu anlamına gelmez, aksine, bu nitelikleri gösterme konusunda tek başına bireye göre daha da yeteneklidirler. Kalabalıkların ahlakını incelemeye geldiğimizde bu noktaya tekrar döneceğiz. Duygularında abartıya meyilli bir kalabalık, ancak aşırı duygulardan etkilenir. Bir kalabalığı etkilemek isteyen bir hatip, şiddet içeren iddiaları kötüye kullanmak zorundadır. Abartmak, iddia etmek, tekrarlara başvurmak ve hiçbir şeyi mantık yoluyla kanıtlamaya çalışmamak, halka açık toplantılarda konuşmacılar tarafından iyi bilinen argüman yöntemleridir. Dahası, kalabalık, kahramanlarının duygularında da benzer bir abartı bekler. Görünürdeki nitelikleri ve erdemleri her zaman abartılmalıdır. Sahne üzerinde bir kalabalığın, oyunun kahramanından gerçek hayatta asla bulunamayacak bir cesaret, ahlak ve erdem derecesi talep ettiği haklı olarak belirtilmiştir. Tiyatroda olaylara bakış açısının özel önemi haklı olarak vurgulanmıştır. Böyle bir bakış açısı şüphesiz mevcuttur ancak kuralları çoğunlukla sağduyu ve mantıkla ilgili değildir. Kalabalığı etkileme sanatı şüphesiz ki alt düzeyde bir beceridir, ancak oldukça özel yetenekler gerektirir. Oyunları okuyarak başarılarını açıklamak çoğu zaman imkansızdır. Tiyatro yöneticileri, oyunları kabul ederken, genellikle başarılarından çok emin değillerdir. Çünkü meseleyi değerlendirmek için kendilerini bir kalabalığa dönüştürebilmeleri gerekir. Her tiyatroda reddedilen ve sonunda bir borsacının masraflarıyla sahnelenen Charlie'nin teyzesi, Fransa'da 200, Londra'da ise binden fazla kez sahnelendi. Tiyatro yöneticilerinin kendilerini zihinsel olarak seyirciyle özdeşleştirmelerinin imkansızlığına dair yukarıda verilen açıklama olmasaydı, bu tür ciddi hatalar yapmamakla son derece ilgilenen yetkin kişilerin bu tür yargı hataları açıklanamazdı. Bu, burada ele alamayacağım bir konu, ancak tiyatro konularına aşina ve aynı zamanda incelikli bir psikolog olan bir yazarın, örneğin Bay Francis Sarcay gibi bir yazarın kalemini cezbedebilir. Burada, daha kapsamlı açıklamalara girişebilseydik, ırksal değerlendirmelerin baskın etkisini bir kez daha gösterebilirdik. Bir ülkede seyircinin coşkusunu uyandıran bir oyun, başka bir ülkede bazen başarılı olamaz veya yalnızca kısmi ve geleneksel bir başarı elde eder, çünkü değişmiş bir kamuoyu üzerinde etkili olabilecek unsurları devreye sokmaz. Kalabalıkların abartma eğiliminin yalnızca duygular söz konusu olduğunda mevcut olduğunu, zeka konusunda ise hiç olmadığını eklememe gerek yok. Bir bireyin bir kalabalığın parçası olması gerçeğiyle, Zeka seviyesinin anında ve önemli ölçüde düştüğünü zaten gösterdim. Bilgin bir yargıç olan M. Tart de kalabalıkların işlediği suçlar üzerine yaptığı araştırmalarda bu gerçeği doğrulamıştır. Dolayısıyla kalabalıklar ancak duygular söz konusu olduğunda çok yüksek bir seviyeye çıkabilir veya tam tersine çok düşük bir seviyeye inebilir. 4 kalabalıkların hoşgörüsüzlüğü, diktatörlüğü ve muhafazakarlığı Kalabalıklar yalnızca basit ve aşırı duyguların farkındadır, onlara iletilen görüşler, fikirler ve inançlar ya bütünüyle kabul edilir ya da reddedilir ve mutlak doğrular ya da en az onun kadar mutlak hatalar olarak değerlendirilir. Bu durum, akıl yürütme yoluyla değil de telkin yoluyla oluşan inançlar için her zaman geçerlidir. Herkes, dini inançların beraberinde getirdiği hoşgörüsüzlüğün ve insanların zihinleri üzerindeki baskıcı egemenliğinin farkındadır. Doğruluk ve yanlışlığın ne olduğu konusunda şüphe içinde olan ve diğer yandan bunların gücünü açıkça bilen bir kalabalık, ilhamlarına otoriter bir etki kazandırmaya ne kadar meyilliyse o kadar da hoşgörüsüzdür. Bir birey çelişkiyi ve tartışmayı kabul edebilir, bir kalabalık asla bunu yapmaz. Kamu toplantılarında, bir hatibin en ufak bir çelişkisi bile anında öfke çığlıkları ve şiddetli hakaretlerle karşılanır, ardından yumruklar gelir ve hatip görüşünde ısrar ederse dışarı atılır. Otorite temsilcilerinin engelleyici varlığı olmasaydı, çelişkili kişi çoğu zaman öldürülürdü. Diktatörlük ve hoşgörüsüzlük, tüm kalabalık kategorilerinde ortaktır, ancak farklı yoğunluklarda ortaya çıkarlar. Burada, bir kez daha, insanların tüm duygularına ve düşüncelerine hükmeden temel ırk kavramı yeniden ortaya çıkıyor. Özellikle Latin kalabalıklarında otoriterlik ve hoşgörüsüzlük en yüksek düzeyde gelişmiş olarak bulunur. Aslında, Latin kökenli kalabalıklarda bu durum o kadar gelişmiştir ki, Anglo-Saksonlarda çok güçlü olan bireysel bağımsızlık duygusunu tamamen yok etmişlerdir. Latin kalabalıkları yalnızca ait oldukları mezhebin kolektif bağımsızlığı ile ilgilenir ve bağımsızlık anlayışlarının karakteristik özelliği kendileriyle aynı fikirde olmayanları inançlarına derhal ve şiddetle boyun eğdirmeye duydukları ihtiyaçtır. Latin ırkları arasında Engizisyon döneminden günümüze kadar her dönemin Jacobenleri özgürlük konusunda farklı bir anlayışa asla ulaşamamıştır. Otorite ve hoşgörüsüzlük, kalabalıkların çok net bir şekilde kavradığı, kolayca anladığı ve kendilerine dayatıldığında uygulamaya koydukları duygulardır. Kalabalıklar güce karşı uysal bir saygı gösterir ve onlara göre bir zayıflık biçiminden başka bir şey olmayan iyilikten pek etkilenmezler. Sempatileri hiçbir zaman uysal yöneticilere değil, onları şiddetle ezen tiranlara yönelmiştir. Her zaman en yüksek heykelleri bu sonunculara dikerler. Gücünü elinden aldıkları despotu isteyerek çiğnedikleri doğrudur. Ancak bunun nedeni, gücünü kaybettikten sonra korkulmayacakları için hor görülen zayıflar arasına yeniden katılmış olmasıdır. Kalabalıkların sevdiği kahraman tipi her zaman bir Sezar görünümünde olacaktır. Onun amblemi onları cezbeder, otoritesi onları korkutur ve kılıcı onlara korkusalar Kalabalık, zayıf birine karşı her zaman isyan etmeye ve güçlü bir otorite karşısında kölece boyun eğmeye hazırdır. Otoritenin gücü kesintili olursa, her zaman aşırı duygularına itaat eden kalabalık, dönüşümlü olarak anarşiden köleliğe ve kölelikten anarşiye geçer. Ancak, kalabalıklar arasında devrimci içgüdülerin baskın olduğuna inanmak, onların psikolojisini tamamen yanlış yorumlamak olurdu. Bizi bu konuda yanıltan yalnızca şiddete olan eğilimleridir. İsyankar ve yıkıcı patlamaları her zaman çok geçicidir. Kalabalıklar bilinçaltı düşüncelerle çok fazla yönetilir ve sonuç olarak seküler kalıtsal etkilere çok fazla maruz kalırlar, bu nedenle son derece muhafazakar olmaları kaçınılmazdır. Kendi hallerine bırakıldıklarında, düzensizlikten kısa sürede bıkıp içgüdüsel olarak köleliğe yönelirler. Bonaparte tüm özgürlükleri bastırdığında ve demir elini sert bir şekilde hissettirdiğinde, onu en büyük coşkuyla alkışlayanlar, Jacobenlerin en gururlu ve en inatçı olanlardı. Tarih ve özellikle halk devrimlerini anlamak, kitlelerin son derece muhafazakar içgüdülerini yeterince hesaba katmadan zordur. Kurumlarının isimlerini değiştirmek isteyebilirler ve bu değişiklikleri elde etmek için bazen şiddetli devrimlere bile başvurabilirler, ancak bu kurumların özü, ırkın kalıtsal ihtiyaçlarının ifadesi olduğundan, her zaman bunlara bağlı kalmaları kaçınılmazdır. Sürekli hareketlilikleri yalnızca oldukça yüzeysel konularda etkisini gösterir. Aslında, tüm ilkel varlıkların ki kadar yok edilemez muhafazakar içgüdülere sahiptirler. Tüm geleneklere duydukları fetiş benzeri saygı mutlaktır varoluşlarının temel koşullarını değiştirebilecek her türlü yeniliğe karşı bilinçsizce duydukları dehşet çok derine kök salmıştır. Eğer demokrasiler, mekanik dokuma tezgahlarının icadı veya buhar gücünün ve demiryollarının icadı zamanında bugünkü güçlerine sahip olsalardı, bu icatların gerçekleşmesi imkansız olurdu veya devrimler ve tekrarlanan katliamlar pahasına elde edilirdi. Medeniyetin ilerlemesi için şanslı olan şey, Kitlelerin gücünün ancak bilim ve sanayinin büyük keşifleri zaten gerçekleştirilmişken ortaya çıkmaya başlamasıdır. 5 Kalabalıkların Ahlakı. Ahlak kelimesini belirli toplumsal kurallara sürekli saygı ve bencil dürtülerin kalıcı olarak bastırılması olarak ele alırsak, kalabalıkların ahlaklı olamayacak kadar dürtüsel ve hareketli olduğu oldukça açıktır. Bununla birlikte ahlak terimine özveri de bulunma, fedakarlık Çıkarsızlık, bağlılık ve adalet ihtiyacı gibi belirli niteliklerin geçici olarak sergilenmesini de dahil edersek, aksine, kalabalıkların zaman zaman çok yüce bir ahlak sergileyebileceğini söyleyebiliriz. Kalabalıkları inceleyen az sayıdaki psikolog, onları yalnızca suç eylemleri açısından ele almış ve bu eylemlerin ne kadar sık gerçekleştiğini fark ederek, kalabalıkların ahlaki standartlarının çok düşük olduğu sonucuna varmıştır. Şüphesiz bu durum sıklıkla böyledir ama neden? Basitçe çünkü vahşi, yıkıcı içgüdülerimiz, ilkel çağlardan beri hepimizde uydormund halde kalan bir mirastır. Yalnız bir bireyin hayatında bu içgüdüleri tatmin etmesi tehlikeli olurken, sorumsuz bir kalabalığa karışması ve bunun sonucunda cezasız kalacağından emin olması, bu içgüdüleri takip etme özgürlüğünü ona verir. Olan olaylar zincirinde bu yıkıcı içgüdüleri insanlara karşı kullanamadığımız için, kendimizi onları hayvanlar üzerinde kullanmaya sınırlıyoruz. Yaygın olan avlanma tutkusu ve kalabalıkların vahşet eylemleri aynı kaynaktan gelir. Savunmasız bir kurbanı yavaşça katleden bir kalabalık, çok korkakça bir vahşet sergiler, ancak filozof için bu vahşet, Av köpekleriyle şanssız bir geyiği kovalayıp öldürme zevkine katılmak için düzinelerce toplanan avcıların vahşetiyle çok yakından ilişkilidir. Kalabalık cinayet, kundakçılık ve her türlü suçtan sorumlu olabilir. Ancak aynı zamanda çok yüce adanmışlık, fedakarlık ve çıkarsızlık eylemlerine de kabiliyet gösterir, hatta tek başına bir bireyin yapabileceğinden çok daha yüce eylemlere. Şan, şeref ve vatanseverlik duygularına yapılan çağrılar Özellikle kalabalığın bir parçası olan bireyi etkileme olasılığı yüksektir ve çoğu zaman ondan hayatını feda etmesini sağlayacak kadar etkilidir. Tarih, haçlılar ve 1793 gönüllüleri tarafından sunulanlara benzer örneklerle doludur. Sadece topluluklar büyük bir çıkarsızlık ve büyük bir adanmışlık gösterebilir. Anlamadıkları inançlar, fikirler ve sözler uğruna kahramanca ölümle yüzleşen kalabalıklar ne kadar çoktur. Greve giden kalabalıklar, bunu, geçindikleri cılız maaşlarına zam almak için değil, bir emre itaat etmek için yaparlar. Kişisel çıkar, kalabalıklar için çok nadiren güçlü bir itici güçtür, oysa tek başına bir bireyin davranışının neredeyse tek motivasyonudur. Pek çok savaşta, zekalarının çoğu zaman kavrayamadığı bu savaşlarda, kalabalıkları yönlendiren şeyin kesinlikle öz çıkar olmadığı açıktır, bu savaşlarda, Avcının aynasına hipnotize olmuş tarla kuşları gibi kolayca katledilmelerine izin vermişlerdir. Hatta en alçak kişiler söz konusu olduğunda bile, kalabalığın içinde bulunmaları çoğu zaman onlara o an için çok katı ahlak ilkeleri kazandırır. Ten, Eylül katliamlarının faillerinin, kurbanlarından buldukları ve kolayca kaçabilecekleri cüzdanları ve mücevherleri komitelerin masasına bıraktıklarına dikkat çekiyor. 1848 devrimi sırasında Tuileriz sarayını istila eden, bağıran, kalabalık ve perişan haldeki grup, şaşkınlık uyandıran ve bunlardan birinin bile günlerce ekmek anlamına gelebileceği nesnelerin hiçbirine el koymadı. Kalabalığın bireyi ahlakileştirmesi kesinlikle sürekli bir kural değildir, ancak sıklıkla gözlemlenen bir kuraldır. Az önce bahsettiğim durumlardan çok daha az ciddi koşullarda bile gözlemlenir. Tiyatroda kalabalığın oyunun kahramanından abartılı erdemler beklediğini belirtmiştim ve bir topluluğun, hatta daha düşük seviyedeki unsurlardan oluşsa bile, genellikle çok tutucu davrandığı yaygın bir gözlemdir. Ahlaksız, destekçi, kabadayı, alışılmış konuşmalarına kıyasla çok zararsız olsa da, biraz riskli bir sahne veya ifade karşısında sık sık mırıldanmaya başlar. Eğer kalabalıklar çoğu zaman düşük içgüdülerine teslim oluyorsa, Aynı zamanda zaman zaman yüce ahlakın örneklerine de işaret ederler. Eğer çıkarsızlık, teslimiyet ve gerçek ya da hayali bir ideale mutlak bağlılık ahlaki erdemler ise, kalabalıkların bu erdemlere en bilge filozofların bile nadiren ulaşabildiği bir derecede sahip oldukları söylenebilir. Şüphesiz ki bunları bilinçsizce uygularlar, ancak bunun önemi azdır. Kalabalıkların özellikle bilinçsiz düşüncelerle yönlendirilmesinden ve akıl yürütmeye yatkın olmamalarından çok fazla şikayet etmemeliyiz. Eğer bazı durumlarda akıl yürütmüş ve acil çıkarlarını gözetmiş olsalardı, gezegenimizde hiçbir medeniyet gelişmeyebilir ve insanlığın tarihi olmayabilirdi. Bölüm 3. Kalabalıkların Fikirleri, Akıl Yürütme Gücü ve Hayal Gücü Bir Kalabalıkların Fikirleri Önceki bir çalışmada, fikirlerin ulusların evrimindeki rolünü incelerken, her uygarlığın çok nadiren yenilenen az sayıda temel fikrin sonucu olduğunu gösterdik. Bu fikirlerin kitlelerin zihinlerine nasıl yerleştirildiğini, bu sürecin ne kadar zorlukla gerçekleştirildiğini ve bir kez tamamlandığında söz konusu fikirlerin sahip olduğu gücü gösterdik. Son olarak, büyük tarihsel çalkantıların, kural olarak, bu temel fikirlerdeki değişikliklerin sonucu olduğunu gördük. Bu konuyu yeterince uzun uzadıya ele aldığıma göre, şimdi ona geri dönmeyeceğim, bunun yerine, kitlelerin kolayca kavrayabileceği fikirler ve bu fikirleri algılama biçimleri üzerine birkaç söz söylemekle yetineceğim. Bunlar iki sınıfa ayrılabilir. Birine, anın etkileriyle oluşan tesadüfi ve geçici fikirleri yerleştireceğiz, örneğin, bir bireye veya bir doktrine duyulan hayranlık. Diğerine ise, çevre, kalıtım yasaları ve kamuoyu tarafından büyük bir istikrar kazandırılan temel fikirler sınıflandırılacaktır, bu tür fikirler geçmişin dini inançları ve günümüzün sosyal ve demokratik fikirleridir. Bu temel fikirler, yavaşça akan bir derenin su hacmine benzer, geçici fikirler ise, yüzeyini hareketlendiren, sürekli değişen küçük dalgalar gibidir ve gerçek bir öneme sahip olmasalar da, Derenin ilerleyişinden daha görünürdürler. Günümüzde atalarımızın dayanağı olan büyük temel fikirler giderek daha fazla sarsılıyor. Tüm sağlamlıklarını kaybettiler ve aynı zamanda üzerlerine kurulu kurumlar da ciddi şekilde sarsılıyor. Her gün, az önce bahsettiğim geçici küçük fikirlerden birçoğu ortaya çıkıyor. Ancak bunların çok azı görünüşe göre canlılık kazanmış ve baskın bir etki yaratmaya aday görünüyor. Kalabalıklara önerilen fikirler ne olursa olsun, ancak çok mutlak, uzlaşmaz ve basit bir biçim aldıkları takdirde etkili bir etki yaratabilirler. Bu fikirler kendilerini imgeler kılığında sunarlar ve kitlelere ancak bu biçimde ulaşılabilirler. Bu imge benzeri fikirler, herhangi bir mantıksal analoji veya ardışıklık bağıyla birbirine bağlı değildir ve tıpkı bir sihirli fenerin camlarının, operatörün üst üste yerleştirildikleri oluktan çekip çıkarması gibi birbirlerinin yerini alabilirler. Bu, en çelişkili fikirlerin kalabalıklar arasında aynı anda nasıl etkili olabileceğini açıklar. A'nın tesadüflerine göre, bir kalabalık, anlayışında depolanmış çeşitli fikirlerden birinin etkisi altına girer ve sonuç olarak en farklı eylemleri gerçekleştirebilir. Eleştirel ruhtan tamamen yoksun olması, bu çelişkileri algılamasına izin vermez. Bu olgu sadece kalabalığa özgü değildir. Sadece ilkel varlıklar arasında değil, zekalarının bir yönüyle ilkel varlıklara benzeyen herkesin örneğin bir dini inancın ateşli mensupları durumunda da birçok yalnız bireyde gözlemlenir. Avrupa üniversitelerinde eğitim görmüş ve diploma almış eğitimli Hindularda bu durumun şaşırtıcı derecede varlığını gözlemledim. Değişmez ve temel kalıtsal veya sosyal fikirlerinin üzerine bir dizi batı fikri eklenmişti. Anın koşullarına göre, fikirlerin bir veya diğer kümesi, her biri kendine özgü eylemler veya söylemlerle kendini gösterdi ve aynı birey bu şekilde en bariz çelişkileri sergiledi. Bu çelişkiler gerçekte olduğundan daha görünürdür, çünkü yalnız birey üzerinde davranış güdüsü haline gelecek kadar etkili olan yalnızca kalıtsal fikirlerdir. Bir insan, farklı ırkların karışması sonucu farklı kalıtsal ilimler arasında yer aldığında, eylemleri bir andan diğerine gerçekten tamamen çelişkili olabilir. Bu olguların psikolojik önemi çok büyük olsa da, burada bunlar üzerinde ısrar etmenin faydasız olacağını düşünüyorum. Bana göre, bunları kavrayabilmek için en az 10 yıl seyahat ve gözlem gereklidir. Fikirler, ancak çok basit bir biçim aldıktan sonra kitleler tarafından anlaşılabilir hale geldiğinden, popüler hale gelmek için çoğu zaman en kapsamlı dönüşümlerden geçmek zorundadır. Özellikle biraz yüksek felsefi veya bilimsel fikirlerle uğraşırken, onları kitlelerin zeka seviyesine indirmek için ne kadar kapsamlı değişikliklere ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Bu değişiklikler, kitlelerin doğasına veya ait oldukları ırka bağlıdır, ancak eğilimleri her zaman küçümseyici ve basitleştirme yönündedir. Bu, sosyal açıdan bakıldığında, gerçekte fikirler hiyerarşisi diye bir şeyin neredeyse hiç olmadığını, yani daha yüksek veya daha düşük seviyede fikirler diye bir şeyin olmadığını açıklar. Bir fikir başlangıçta ne kadar büyük veya doğru olursa olsun, kitlelerin entelektüel alanına girmiş ve onları etkilemiş olması gerçeğiyle, onu yücelten ve büyük kılan neredeyse her şeyden mahrum kalır. Dahası, sosyal açıdan bakıldığında bir fikrin hiyerarşik değeri, içsel değeri önemsizdir. Dikkati alınması gereken nokta, ürettiği etkilerdir. Orta çağın Hristiyan fikirleri, geçen yüzyılın demokratik fikirleri veya günümüzün sosyal fikirleri kesinlikle çok yüce değildir. Felsefi olarak ele alındığında, ancak biraz üzücü hatalar olarak görülebilirler, ancak güçleri muazzam olmuştur ve olacaktır ve uzun bir süre devletlerin davranışlarını belirleyen en önemli faktörler arasında yer alacaklardır. Bir fikir, kitlelere ulaşılabilir hale gelmesini sağlayan dönüşümlerden geçse bile, ancak başka bir yerde inceleyeceğimiz çeşitli süreçlerle bilinçaltının alanına girdiğinde, yani bir duygu haline geldiğinde etki gösterir ki bu da çok zaman gerektirir. Bir fikrin doğruluğunun kanıtlanmış olması, onun eğitimli zihinler üzerinde bile etkili bir eyleme yol açabileceği anlamına gelmez. Bu gerçek, en açık kanıtın bile çoğu insan üzerindeki etkisinin ne kadar az olduğuna bakılarak kolayca anlaşılabilir. Kanıt, çok açık ise, eğitimli bir kişi tarafından kabul edilebilir, ancak yeni bir fikre sahip olan kişi, bilinçaltı tarafından hızla eski düşüncelerine geri döndürülecektir. Birkaç gün sonra onu tekrar görün ve eski argümanlarını aynı terimlerle yeniden ortaya koyacaktır. Gerçekte, duygu haline gelmiş önceki fikirlerin etkisi altındadır ve eylemlerimizin ve sözlerimizin daha gizli motiflerini etkileyen de yalnızca bu tür fikirlerdir. Kalabalıklar söz konusu olduğunda durum farklı olamaz. Bir fikir çeşitli süreçlerle kitlelerin zihnine yerleştiğinde, karşı konulamaz bir güce sahip olur ve karşı koymanın sonuçsuz kalacağı bir dizi etki yaratır. Fransız devrimine yol açan felsefi fikirlerin kitlelerin zihnine yerleşmesi neredeyse bir yüzyıl sürdü. Bir kez kök saldıktan sonraki karşı konulamaz güçleri bilinmektedir. Bütün bir ulusun sosyal eşitliğin kazanılması ve soyut hakların ve ideal özgürlüklerin gerçekleştirilmesi yönündeki çabası, tüm tahtların sarsılmasına ve batı dünyasının derinden sarsılmasına neden oldu. 20 yıl boyunca uluslar kendi aralarında çatışmalarla meşguldü ve Avrupa, Cengiz Han ve Timur'u bile dehşete düşürecek katliamlara tanık oldu. Dünya, bir fikrin yayılmasının bu ölçekte nelere yol açabileceğini daha önce hiç görmemişti. Fikirlerin kitlelerin zihninde yerleşmesi uzun zaman alır, ancak ortadan kalkmaları için de aynı süre gerekir. Bu nedenle, fikirler söz konusu olduğunda kitleler, her zaman bilgili insanlardan ve filozoflardan birkaç nesil geridedir. Günümüzde tüm devlet adamları, az önce bahsettiğim temel fikirlerdeki hata karışımının farkındadır, ancak bu fikirlerin etkisi hala çok güçlü olduğundan, doğruluğuna artık inanmadıkları ilkelere göre yönetmek zorundadırlar. İki kalabalıkların akıl yürütme gücü. Kalabalıkların akıl yürütme yeteneğine sahip olmadığı ve akıl yürütmeden etkilenmemeleri gerektiği kesin olarak söylenemez. Ancak kullandıkları ve onları etkileyebilecek argümanlar mantıksal açıdan o kadar yetersizdir ki ancak benzetme yoluyla akıl yürütme olarak nitelendirilebilirler. Kalabalıkların yetersiz akıl yürütmesi Tıpkı yüksek düzeydeki akıl yürütme gibi, fikirlerin çağrışımına dayanır, ancak kalabalıkların çağrıştırdığı fikirler arasında yalnızca görünüşte benzerlik veya ardışıklık bağları vardır. Kalabalıkların akıl yürütme biçimi, buzun, şeffaf bir cisim, ağızda eridiğini deneyimlerinden bilen ve camın, şeffaf bir cisim, da ağızda erimesi gerektiği sonucuna varan eskimolarınkine, ya da cesur bir düşmanın kalbini yiyerek cesaret kazandığını sanan vahşininkine, ya da bir işveren tarafından sömürülen ve hemen tüm işverenlerin işçilerini sömürdüğü sonucuna varan işçininkine benzer. Kalabalıkların akıl yürütme özelliklerinin temelinde, birbirleriyle yalnızca görünüşte bağlantılı olan farklı şeylerin ilişkilendirilmesi ve özel durumların anında genelleştirilmesi yatar. Kalabalıkları nasıl yöneteceklerini bilenler tarafından her zaman bu tür argümanlar sunulur. Kalabalıkların etkilenebileceği tek argümanlar bunlardır. Mantıksal bir argüman zinciri kalabalıklar için tamamen anlaşılmazdır ve bu nedenle onların akıl yürütmedikleri veya yanlış akıl yürüttükleri ve akıl yürütmeden etkilenmemeleri gerektiği söylenebilir. Bazı konuşmaları okurken zaman zaman zayıflıklarına hayret edilir. Ancak bu konuşmaların onları dinleyen kalabalıklar üzerinde muazzam bir etkisi olmuştur. Ancak bunların filozoflar tarafından okunmak için değil, toplulukları ikna etmek için tasarlandığı unutulur. Kalabalıkla yakın iletişim halinde olan bir hatip, kalabalığı baştan çıkaracak imgeler uyandırabilir. Eğer başarılı olursa amacına ulaşmış olur ve her zaman düşünmenin ürünü olan 20 ciltlik nutuklar, ikna edilmesi gereken zekaya hitap eden birkaç cümleden daha değerli değildir. Kalabalıkların doğru akıl yürütme yeteneğinden yoksun olmasının, eleştirel ruhtan eser miktarda bile yoksun kalmalarına, yani doğruyu yanlıştan ayırt edememelerine veya herhangi bir konuda kesin bir yargıya varamamalarına yol açtığını eklemeye gerek yok. Kalabalıklar tarafından kabul edilen yargılar, yalnızca onlara dayatılan yargılardır ve asla tartışmadan sonra benimsenen yargılar değildir. Bu konuda, kalabalık seviyesinin üzerine çıkamayan bireyler çoktur. Belirli görüşlerin genel kabul görmesinin kolaylığı, özellikle insanların çoğunluğunun kendilerine özgü ve kendi akıl yürütmelerine dayalı bir görüş oluşturma imkansızlığından kaynaklanmaktadır. 3- Kalabalıkların hayal gücü Akıl yürütme yeteneğinden yoksun kişilerde olduğu gibi, kalabalıkların mecazi hayal gücü de çok güçlü, çok aktif ve son derece etkilenmeye yatkındır. Bir şahsiyet, bir olay, bir kaza tarafından zihinlerinde uyandırılan imgeler, neredeyse gerçeklik kadar canlıdır. Kalabalıklar bir bakıma, aklı bir süreliğine askıya alınmış olan uyuyan kişinin konumundadır, bu durum, zihinlerinde son derece yoğun imgelerin uyanmasına izin verir ve bu imgeler, düşünme eylemine tabi tutulsalar hızla dağılırdı. Hem düşünme hem de akıl yürütme yeteneğinden yoksun olan kalabalıklar, olasılık dışı kavramından yoksundur ve genel olarak en çarpıcı olanların en olasılık dışı şeyler olduğu unutulmamalıdır. İşte bu yüzden olayların her zaman olağanüstü ve efsanevi yönleri kalabalıkları daha çok etkiler. Bir medeniyet analiz edildiğinde, gerçekte onun asıl dayanağının olağanüstü ve efsanevi unsurlar olduğu görülür. Tarihte, gerçek olmayan her zaman gerçek olandan daha büyük önem taşıdığı için, görünüşler her zaman gerçeklikten çok daha önemli bir rol oynamıştır. Kalabalıklar yalnızca imgelerle düşünebildiklerinden, yalnızca imgelerden etkilenirler. Onları korkutan veya cezbeden ve eylem motivasyonu haline gelen şey yalnızca imgelerdir. Bu nedenle, görüntünün en açık şekilde gösterildiği tiyatro gösterileri, kalabalıklar üzerinde her zaman muazzam bir etkiye sahiptir. Antik romanın pileb halkı için ekmek ve muhteşem gösteriler mutluluk idealini oluşturuyordu ve daha fazlasını istemiyorlardı. Sonraki çağlar boyunca bu ideal neredeyse hiç değişmedi. Her kategoriden kalabalığın hayal gücü üzerinde tiyatro gösterilerinden daha büyük bir etkiye sahip hiçbir şey yoktur. Tüm izleyici aynı anda aynı duyguları yaşar ve bu duygular hemen eyleme dönüşmezse, bunun nedeni en bilinçsiz izleyicinin bile yanılsamaların kurbanı olduğunu ve hayali maceralara güldüğünü veya ağladığını görmezden gelememesidir. Ancak bazen, görüntülerin uyandırdığı duygular o kadar güçlüdür ki, alışkanlık haline gelmiş telkinler gibi, kendilerini eyleme dönüştürme eğilimindedirler. Sık sık anlatılan bir hikaye şudur, Popüler bir tiyatronun yöneticisi, sadece kasvetli oyunlar oynadığı için, hain rolünü oynayan oyuncuyu tiyatrodan ayrılırken seyircilerin şiddetinden korumak için koruma altına almak zorunda kalmıştır, seyirciler, hainin işlediği suçlar, her ne kadar hayali olsa da, nedeniyle öfkelenmişlerdir. Bana göre burada, kalabalıkların zihinsel durumunun ve özellikle de telkin edilme kolaylığının en dikkat çekici göstergelerinden birini görüyoruz. Gerçek dışı olan, gerçek olan kadar etkili oluyor onlarda. İkisi arasında ayrım yapmama eğilimleri açıkça görülüyor. Fatihlerin gücü ve devletlerin kuvveti, halkın hayal gücüne dayanır. Özellikle de bu hayal gücü üzerinde çalışılarak kalabalıklar yönlendirilir. Tüm büyük tarihi olaylar, Budizmin, Hristiyanlığın, İslamcılığın yükselişi, Reformasyon, Fransız devrimi ve günümüzdeki sosyalizmin tehditkar istilası, kalabalığın hayal gücünde yaratılan güçlü izlenimlerin doğrudan veya dolaylı sonuçlarıdır. Dahası, her çağın ve her ülkenin tüm büyük devlet adamları, en mutlak despotlar da dahil olmak üzere, halkın hayal gücünü güçlerinin temeli olarak görmüş ve asla ona karşı yönetmeye kalkışmamışlardır. Napolyon, devlet konseyine şöyle demişti, Katolik olarak Vande Savaşı'nı sonlandırdım. Müslüman olarak Mısır'da yer edindim. Ultramontanist olarak İtalyan rahiplerini kazandım ve eğer bir Yahudi ulusunu yönetecek olsaydım Süleyman'ın tapınağını yeniden inşa ederdim. Belki de İskender ve Sezar'dan beri hiçbir büyük adam, halkın hayal gücünün nasıl etkileneceğini ondan daha iyi anlamamıştır. Onun sürekli meşguliyeti bunu başarmaktı. Zaferlerinde, nutuklarında, konuşmalarında, tüm eylemlerinde bunu aklında tuttu. Ölüm döşeğinde bile hala aklındaydı. Kalabalıkların hayal gücü nasıl etkilenir, bunu yakında göreceğiz, şimdilik şunu söylemekle yetinelim ki, bu başarı asla zeka veya akıl yürütme yeteneği üzerinde çalışmaya çalışarak, yani gösteri yoluyla elde edilemez. Antonius, Sezar'ın katillerine karşı halkı ayaklandırmayı kurnaz bir retorikle başaramadı, kalabalığa vasiyetini okuyarak ve cesedini göstererek başardı. Kalabalıkların hayal gücünü harekete geçiren her şey, tüm ek açıklamalardan arındırılmış veya sadece birkaç olağanüstü ya da gizemli gerçekle desteklenmiş, çarpıcı ve çok net bir imge şeklinde kendini gösterir, buna örnek olarak büyük bir zafer, büyük bir mucize, büyük bir suç veya büyük bir umut verilebilir. Olaylar kalabalığın önüne bir bütün olarak serilmeli ve kökenleri asla belirtilmemelidir. Yüz küçük suç veya küçük kaza, kalabalıkların hayal gücünü en ufak bir şekilde etkilemezken, Tek bir büyük suç veya tek bir büyük kaza, sonuçları 100 küçük kazanın toplamından sonsuz derecede daha az felaket olsa bile, onları derinden etkileyecektir. Sadece birkaç yıl önce Paris'te 5000 kişinin ölümüne neden olan grip salgını, halkın hayal gücünde çok az etki bıraktı. Bunun nedeni, bu gerçek 10.000 kişilik felaketin herhangi bir görünür imgeyle somutlaştırılmamış olması, sadece haftalık olarak verilen istatistiksel bilgilerden öğrenilmiş olmasıydı. 5000 yerine sadece 500 kişinin ölümüne yol açması gereken bir kaza, aynı gün ve kamuoyunun gözüne çarpan bir kaza sonucu, örneğin Eyfel Kulesi'nin yıkılması gibi, tam tersine kalabalığın hayal gücünde muazzam bir etki yaratırdı. Haberlerin yokluğunda okyanusun ortasında battığı düşünülen bir transatlantik vapurunun muhtemel kaybı, kalabalığın hayal gücünü bir hafta boyunca derinden etkiledi. Oysa resmi istatistikler, yalnızca 1894 yılında 850 yelkenli gemi ve 203 vapurun kaybolduğunu gösteriyor. Ancak kalabalık, bu ardışık kayıplardan, can ve mal kaybı açısından söz konusu Atlantik yolcu gemisinin kaybından çok daha önemli olmalarına rağmen, bir an bile etkilenmedi. Öyleyse, halkın hayal gücünü etkileyen şey, olayların kendileri değil, gerçekleşme ve dikkat çekme biçimleridir. Eğer böyle ifade edebilirsem, olayların yoğunlaşmasıyla zihni dolduran ve kuşatan çarpıcı bir imge oluşturmaları gerekir. Kalabalıkların hayal gücünü etkileme sanatını bilmek, Aynı zamanda onları yönetme sanatını da bilmek demektir. Bölüm 4. Kalabalıkların tüm inançlarının aldığı dini bir şekil. Kalabalıkların akıl yürütmediğini, fikirleri bütünüyle kabul edip reddettiklerini, tartışmaya veya çelişkiye tahammül etmediklerini ve onlara yöneltilen önerilerin tüm anlayış alanlarını işgal ederek anında eylemlere dönüşme iliminde olduklarını gösterdik. Uygun şekilde etkilenen kalabalıkların, ilham aldıkları ideal uğruna kendilerini feda etmeye hazır olduklarını gösterdik. Ayrıca, yalnızca şiddetli ve aşırı duygular beslediklerini, onların durumunda sempati duygusunun hızla hayranlığa dönüştüğünü ve antipati duygusunun neredeyse uyandığı anda nefrete dönüştüğünü gördük. Bu genel göstergeler bize kalabalıkların inançlarının doğası hakkında bir önsezi sunmaktadır. Bu inançlar, ister coşkulu dini inançların hüküm sürdüğü dönemlerde, isterse geçen yüzyıldaki gibi büyük siyasi çalkantıların yaşandığı dönemlerde yakından incelendiğinde, her zaman dini duygu olarak adlandırmaktan daha iyi bir şekilde tanımlayamayacağım kendine özgü bir biçim aldıkları açıkça görülmektedir. Bu duygu, üstün olduğu varsayılan bir varlığa tapınma, varlığa atfedilen güçten korkma, emirlerine körü körüne boyun eğme, Dogmalarını tartışamama, onları yayma arzusu ve kabul edilmeyen herkesi düşman olarak görme eğilimi gibi çok basit özelliklere sahiptir. Bu duygu ister görünmez bir tanrıya, ister tahta veya taş bir puta, ister bir kahramana, isterse de siyasi bir anlayışa uygulansın, yukarıda belirtilen özellikleri taşıdığı sürece özü her zaman dinsel kalır. Doğüstü ve mucizevi unsurlar aynı ölçüde mevcuttur. Kalabalıklar, o an için coşkularını uyandıran siyasi formüle veya zafer kazanan lidere bilinçsizce gizemli bir güç atfederler. Bir insan yalnızca bir tanrıya tapındığında dindar sayılmaz, aksine, aklının tüm kaynaklarını, iradesinin tam teslimiyetini ve fanatizmin tüm ruhunu, düşüncelerinin ve eylemlerinin hedefi ve rehberi haline gelen bir dava veya bireyin hizmetine sunduğunda dindar olur. Hoşgörüsüzlük ve fanatizm, dindarlığın kaçınılmaz eşlikçileridir. Dünyevi veya ebedi mutluluğun sırrına sahip olduklarına inananlar tarafından kaçınılmaz olarak sergilenirler. Bu iki özellik, herhangi bir inançtan ilham alan tüm insanlarda bir arada bulunur. Terör döneminin Jacobenleri, özünde Engizisyon Katolikleri kadar dindardı ve acımasız coşkuları aynı kaynaktan geliyordu. Kalabalıkların inançları, dini duygunun doğasında var olan körü körüne teslimiyet, şiddetli hoşgörüsüzlük ve şiddet içeren propaganda ihtiyacı gibi özellikleri taşır ve bu nedenle tüm inançlarının dini bir biçime sahip olduğu söylenebilir. Kalabalık tarafından alkışlanan kahraman, o kalabalık için gerçek bir tanrıdır. Napolyon 15 yıl boyunca böyle bir tanrıydı ve hiçbir tanrının bu kadar ateşli takipçisi olmamış veya insanları bu kadar kolaylıkla ölüme göndermemiştir. Hristiyan ve pagan tanrıları, etkileri altına giren zihinler üzerinde hiçbir zaman bu kadar mutlak bir egemenlik kurmamıştır. Tüm dini veya siyasi inançların kurucuları, yalnızca kitleleri, insanların ibadet ve itaatte mutluluk bulmalarına ve putları uğruna canlarını feda etmeye hazır olmalarına yol açan fanatik duygularla etkilemeyi başardıkları için bu inançları kurmuşlardır. Bu durum her dönemde böyle olmuştur. Fastel de Coulanges, Roma Galyası üzerine yazdığı mükemmel eserinde, Roma İmparatorluğunun hiçbir şekilde güçle değil, ilham verdiği dini hayranlıkla ayakta tutulduğunu haklı olarak belirtir. Halkın nefret ettiği bir yönetim biçiminin 500 yıl boyunca sürmesi, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum olurdu. İmparatorluğun 30 lejyonunun 100 milyon insanı itaate zorlaması açıklanamazdı. İtaatlerinin nedeni, Roma'nın büyüklüğünü kişileştiren imparatorun, oy birliğiyle bir tanrı gibi tapınılmasıydı. İmparatorluğun en küçük kasabalarında bile imparatorun onuruna sunaklar vardı. İmparatorluğun bir ucundan diğer ucuna, o günlerde tanrıları imparatorların kendileri olan yeni bir dinin ortaya çıktığı görüldü. Hristiyanlık öncesi dönemden birkaç yıl önce, 60 şehri temsil eden tüm Galya, Agustus'un şerefine Lyon kenti yakınlarında ortak bir tapınak inşa etti. Birleşik Galya şehirleri tarafından seçilen rahipleri, ülkelerinin en önemli şahsiyetleriydi. Bütün bunları korku ve köleliğe bağlamak imkansızdır. Bütün uluslar kölece davranmaz, hele ki 300 yıl boyunca. Prense tapanlar saray mensupları değildi, Romaydı ve sadece Roma değil, Galya, İspanya, Yunanistan ve Asya'ydı. Günümüzde, insanların zihinlerini etkilemiş büyük adamların çoğunun artık sunakları yok, ancak heykelleri var veya portreleri hayranlarının elinde bulunuyor ve onlara gösterilen saygı, seleflerine gösterilen saygıdan pek farklı değil. Tarih felsefesini anlamak, ancak kalabalık psikolojisinin bu temel noktasını iyice kavramakla mümkündür. Kalabalık her şeyden önce bir tanrı talep eder. Bunların, aklın kesin olarak ortadan kaldırdığı, geçmiş bir çağa ait batıl inançlar olduğu sanılmamalıdır. Duygular, akıllı olan ebedi çatışmasında asla yenilmemiştir. Kalabalıklar, uzun süre köleleştirildikleri tanrı ve din kelimelerini artık duymak istemezler. Ancak son yüzyılda hiç bu kadar çok put sahibi olmamışlar ve eski tanrıların onuruna hiç bu kadar çok heykel ve sunak dikilmemişti. Son yıllarda Bulangizm adı altında bilinen halk hareketini inceleyenler, kalabalıkların dini içgüdülerinin ne kadar kolaylıkla canlanmaya hazır olduğunu görebilmişlerdir. Kahramanın portresinin bulunmadığı bir köy hanı yoktu. Tüm adaletsizlikleri ve kötülükleri giderme gücüne sahip olduğuna inanılıyordu ve binlerce insan onun için canını verirdi. Karakteri efsanevi ünüyle aynı seviyede olsaydı, tarihteki yeri çok büyük olabilirdi. Dolayısıyla, kitleler için bir dinin gerekli olduğunu iddia etmek son derece yararsız bir klişedir, çünkü tüm siyasi, ilahi ve sosyal inançlar, ancak her zaman dini bir biçim alarak tartışma tehlikesini ortadan kaldıran bir biçim kitleler arasında kök salabilir. Kitleleri ateizmi benimsemeye ikna etmek mümkün olsaydı, bu inanç dini bir duygunun tüm hoşgörüsüz coşkusunu sergileyecek ve dışsal biçimlerinde kısa sürede bir kült haline gelecekti. Küçük pozitivist mezhebin evrimi bize bunun ilginç bir kanıtını sunmaktadır. Derin düşünür Dostoyevski'nin anlattığı nihilistin başına gelenler, pozitivistlerin de başına hızla gelmiştir. Bir gün aklın ışığıyla aydınlanan bu kişi, bir şapelin sunağını süsleyen tanrı ve azizlerin resimlerini kırmış, mumları söndürmüş ve bir an bile kaybetmeden, yok edilen nesnelerin yerine Bachner ve Molyeshot gibi ateist filozofların eserlerini koymuş, ardından da mumları dindar bir şekilde yeniden yakmıştır. Dini inançlarının nesnesi dönüşüme uğramıştı, ancak dini duygularının değiştiği doğru bir şekilde söylenebilir mi? Bazı tarihi olaylar ve bunlar tam olarak en önemlileridir tekrar ediyorum, kalabalıkların inançlarının uzun vadede her zaman aldığı dini biçimi kavramadıkça anlaşılamazlar. Bazı toplumsal olgular, doğa bilimci bakış açısından ziyade psikolog bakış açısından incelenmelidir. Büyük tarihçi Ten, devrimi yalnızca doğa bilimci olarak incelemiştir ve bu nedenle olayların gerçek kökeni çoğu zaman gözünden kaçmıştır. Olayları mükemmel bir şekilde gözlemlemiştir, ancak kalabalıkların psikolojisini incelemediği için her zaman nedenlerini takip edememiştir. Olaylar onu kana susamış, anarşik ve vahşi yönleriyle dehşete düşürdüğü için, büyük dramanın kahramanlarında, kendilerini dizginsizce içgüdülerine bırakan bir grup epilepsi hastası vahşiden başka bir şey görmemiştir. Devrimin şiddeti, katliamları, propaganda ihtiyacı, her şeye karşı savaş ilanları, ancak devrimin aslında kitlelerin zihninde yeni bir dini inancın kurulması olduğu gerçeğiyle doğru bir şekilde açıklanabilir. Reformasyon, Aziz Bartolomew katliamı, Fransız dini savaşları, Engizisyon, terör dönemi, Aynı türden olaylardır. Bu olaylar, yeni inancın kurulmasına karşı çıkan herkesi acımasızca ateş ve kılıçla yok etmeye yönelten dini duygularla hareket eden kalabalıklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Engizisyonun yöntemleri, inançları gerçek ve sağlam olan herkesin yöntemleridir. Başka yöntemlere başvursalardı, inançları bu sıfatları hak etmezdi. Az önce bahsettiğim türden ayaklanmalar, ancak kitlelerin ruhu tarafından tetiklendiğinde mümkündür. En mutlak despotlar bile bunlara neden olamazdı. Tarihçiler bize Aziz Bartolomew katliamının bir kralın işi olduğunu söylediklerinde, hem kitlelerin psikolojisinden hem de hükümdarların psikolojisinden habersiz olduklarını gösterirler. Bu türden tezahürler ancak kitlelerin ruhundan kaynaklanabilir. En despot hükümdarın en mutlak gücü bile, bunların ortaya çıkış anını hızlandırmaktan veya geciktirmekten başka bir şey yapamaz. Aziz Bartolomew katliamı veya dini savaşlar, tıpkı terör döneminin Robespierre, Danton veya Aziz Justin işi olmadığı gibi, kralların işi değildi. Bu tür olayların temelinde her zaman kitlelerin ruhunun işleyişi bulunur, asla güçlü hükümdarların gücü değil. Kitap 2 Kalabalıkların Görüşleri ve inançları. Bölüm 1. Kitlelerin görüş ve inançlarını etkileyen uzak faktörler. Kalabalıkların zihinsel yapısını inceleyip, onların duygu, düşünce ve akıl yürütme biçimlerini tanıdıktan sonra, şimdi onların görüş ve inançlarının nasıl ortaya çıktığını ve yerleştiğini incelemeye geçeceğiz. Bu görüş ve inançları belirleyen faktörler iki türdür, uzak faktörler ve yakın faktörler. Uzak faktörler, kalabalıkları belirli inançları benimsemeye ve diğerlerini kabul etmeye tamamen dirençli hale getiren faktörlerdir. Bu faktörler, görünüşte kendiliğinden olsalar da, güçleri ve sonuçları şaşkınlık yaratan bazı yeni fikirlerin aniden filizlendiği zemini hazırlar. Kalabalıklar arasında belirli fikirlerin patlaması ve uygulamaya konulması bazen şaşırtıcı bir ani gelişme gösterir. Bu sadece yüzeysel bir etkidir, bunun ardında uzun süreli bir ön hazırlık ve hazırlık faaliyeti aranmalıdır. Acil etkenler, uzun ve hazırlık aşamasındaki çalışmaların üzerine gelen ve yokluklarında etkisiz kalacak olan, kalabalıkları aktif olarak ikna etme kaynağı olarak hizmet eden etkenlerdir, yani, fikrin şekillenmesine ve tüm sonuçlarıyla birlikte yayılmasına neden olan etkenlerdir. Toplulukların aniden harekete geçmesine neden olan kararlar bu acil etkenlerden doğar, bir isyanın çıkması veya bir grevan kararlaştırılması ve büyük çoğunlukların bir kişiye hükümeti devirme gücü vermesi bu etkenlere bağlıdır. Bu iki tür faktörün ardışık etkisi, tüm büyük tarihi olaylarda izlenebilir. Bu tür olayların en çarpıcı örneklerinden biri olan Fransız devriminin uzak etkenleri arasında filozofların yazıları, soyluların talepleri ve bilimsel düşüncenin ilerlemesi yer alıyordu. Böylece hazırlanan kitlelerin zihni, hatiplerin konuşmaları ve saray partisinin önemsiz reformlara karşı direnişi gibi yakın etkenlerle kolayca harekete geçirildi. Uzak faktörler arasında, kitlelerin tüm inanç ve görüşlerinin temelinde yatan genel nitelikte bazı faktörler de bulunmaktadır. Bunlar ırk, gelenekler, zaman, kurumlar ve eğitimdir. Şimdi bu farklı faktörlerin etkisini incelemeye geçiyoruz. Bir ırk, ırk faktörü, kendi başına diğer tüm faktörlerden çok daha önemli olduğu için ilk sıraya yerleştirilmelidir. Bunu başka bir çalışmada yeterince inceledik, bu nedenle tekrar ele almaya gerek yok. Önceki bir ciltte, tarihsel bir ırkın ne olduğunu ve karakteri bir kez oluştuğunda, kalıtım yasalarının sonucu olarak, inançlarının, kurumlarının ve sanatlarının kısacası, uygarlığının tüm unsurlarının dehasının yalnızca dışa vurumu olduğunu gösterdik. Irkın gücünün öyle büyük olduğunu, hiçbir unsurun en derin dönüşümlerden geçmeden bir halktan diğerine geçemeyeceğini gösterdik. Çevre, koşullar ve olaylar, o anın toplumsal önerilerini temsil eder. Bunların önemli bir etkisi olabilir. Ancak bu etki, eğer ırkın önerilerine, yani bir ulusun tüm atalarından miras aldığı önerilere aykırıysa, her zaman geçicidir. Bu çalışmanın çeşitli bölümlerinde ırksal etkiye tekrar değinme ve bu etkinin, kalabalıkların karakterine özgü özellikleri domine edecek kadar büyük olduğunu gösterme fırsatımız olacak. Bu gerçekten hareketle, farklı ülkelerin kalabalıklarının inanç ve davranışlarında çok önemli farklılıklar olduğu ve aynı şekilde etkilenmemeleri gerektiği sonucu çıkar. İki Gelenekler Gelenekler, geçmişin fikirlerini, ihtiyaçlarını ve duygularını temsil eder. İnsanlığın sentezidirler ve üzerimizde muazzam bir etki bırakırlar. Embriyolojinin, geçmişin canlıların evrimi üzerindeki muazzam etkisini göstermesinden bu yana biyolojik bilimler dönüşüme uğramıştır ve bu anlayış daha yaygın hale geldiğinde tarih bilimleri de aynı derecede değişime uğrayacaktır. Henüz yeterince genelleşmiş değildir ve birçok devlet adamı, bir toplumun geçmişinden kopup yalnızca aklın ışığıyla önerilen çizgiler doğrultusunda tamamen yeniden şekillendirilebileceğine inanan geçen yüzyılın teorisyenlerinden daha ileri bir noktada değildir. Bir halk, geçmiş tarafından yaratılmış bir organizmadır ve diğer tüm organizmalar gibi, ancak yavaş ve kalıtsal birikimlerle değiştirilebilir. İnsanları yönlendiren şey gelenektir, özellikle de kalabalık içinde olduklarında. Geleneklerinde kolaylıkla yapabilecekleri değişiklikler, defalarca tekrarladığım gibi, yalnızca isimler ve dış görünüşlerle ilgilidir. Bu durumdan pişmanlık duymamak gerekir. Gelenekler olmadan ne ulusal bir deha ne de bir medeniyet mümkün olurdu. Sonuç olarak, insanın varoluşundan beri iki büyük kaygısı, faydalı etkileri tükendiğinde yok etmeye çalıştığı bir gelenek ağı oluşturmaktır. Gelenekler olmadan medeniyet imkansızdır ve bu geleneklerin yok edilmesi olmadan ilerleme imkansızdır. Zorluk, ve bu çok büyük bir zorluktur, istikrar ve değişkenlik arasında uygun bir denge bulmaktır. Bir halk geleneklerinin çok sağlam bir şekilde kök salmasına izin verirse, artık değişemez ve Çin gibi gelişme yeteneğinden yoksun kalır. Şiddetli devrimler bu durumda işe yaramaz. Çünkü olan şey ya zincirin kırık parçaları tekrar bir araya getirilir ve geçmiş değişmeden egemenliğini sürdürür ya da parçalar ayrı kalır ve yozlaşma kısa sürede anarşinin yerini alır. Bir halk için ideal olan, geçmişin kurumlarını korumak, onları yalnızca fark edilmeyecek şekilde ve azar azar değiştirmektir. Bu ideali gerçekleştirmek zordur. Antik çağlarda Romalılar ve modern çağda İngilizler, bunu başaran neredeyse tek milletlerdir. Geleneksel fikirlere en sıkı şekilde bağlı kalan ve bunların değiştirilmesine en büyük inatla karşı çıkanlar tam olarak kalabalıklardır. Bu durum özellikle kastları oluşturan kalabalıklar kategorisinde belirgindir. Kalabalıkların muhafazakar ruhuna zaten vurgu yaptım ve en şiddetli isyanların sadece kelimelerin ve terimlerin değiştirilmesiyle sonuçlandığını gösterdim. Geçen yüzyılın sonunda, yıkılan kiliseler, Ülkeden sürülen veya giyotinle idam edilen rahiplerin varlığında, eski dini fikirlerin tüm gücünü kaybettiği düşünülebilirdi, ancak evrensel taleplere saygı göstermek için kaldırılan kamusal ibadet sisteminin yeniden kurulması için birkaç yıl bile geçmemişti. Bir anlığına silinmiş olsa da, eski gelenekler yeniden etkilerini göstermeye başlamıştı. Geleneklerin kitlelerin zihni üzerindeki gücünü bundan daha iyi gösteren bir örnek olamaz. En korkunç putlar tapınaklarda, en zalim tiranlar saraylarda barınmaz, ikisi de bir anda kırılabilir. Ama içimizdeki görünmez efendiler her türlü isyan girişiminden güvendedir ve ancak yüzyılların yavaş yavaş aşındırmasıyla boyun eğerler. Üç zaman, sosyal sorunlarda olduğu gibi biyolojik sorunlarda da zaman en enerjik faktörlerden biridir. Tek gerçek yaratıcı ve tek büyük yok edicidir. Kum taneleriyle dağlar yaratan ve jeolojik çağların belirsiz hücrelerini insanlık onuruna yükselten zamandır. Yüzyılların etkisi, herhangi bir olguyu dönüştürmek için yeterlidir. Yeterli zamana sahip bir karıncanın Mont Montblanc'ı yerle bir edebileceği haklı olarak gözlemlenmiştir. Zamanı kendi iradesiyle değiştirme sihirli gücüne sahip bir varlık, inananların Tanrı'ya atfettiği güce sahip olurdu. Ancak burada, yalnızca zamanın kitlelerin görüşlerinin oluşumu üzerindeki etkisine odaklanmamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında, zamanın etkisi yine de muazzamdır. Irk gibi büyük güçler, onsuz oluşamazlar ve zaman ona bağlıdır. Tüm inançların doğuşuna, büyümesine ve ölümüne neden olur. İnançlar güçlerini zamanın yardımıyla kazanırlar ve yine zamanın yardımıyla kaybederler. Özellikle zaman, kitlelerin görüş ve inançlarını, ya da en azından filizlenecekleri toprağı hazırlar. Bu yüzden bazı fikirler bir çağda gerçekleştirilebilirken, başka bir çağda gerçekleştirilemez. Zaman, belirli bir dönemin fikirlerinin filizlendiği o muazzam inanç ve düşünce birikimini biriktirir. Rastgele ve tesadüfen büyümezler, her birinin kökleri çok eski bir geçmişe uzanır. Çiçek açtıklarında, çiçeklenmelerini hazırlayan zamandır, ve oluşumlarına dair bir fikre ulaşmak için her zaman geçmişe bakmak gerekir. Onlar geçmişin kızları ve geleceğin anneleridir, ama her zaman zamanın köleleridirler. Sonuç olarak, zaman bizim gerçek Efendimizdir ve her şeyin dönüşmesini görmek için onu serbest bırakmak yeterlidir. Günümüzde kitlelerin tehditkar özlemleri ve bunların öngördüğü yıkım ve ayaklanmalar konusunda çok huzursuzuz. Zaman başka bir yardıma ihtiyaç duymadan dengenin yeniden sağlanmasını sağlayacaktır. Bay Labisse'nin çok doğru bir şekilde yazdığı gibi, hiçbir yönetim biçimi bir günde kurulmamıştır. Siyasi ve sosyal örgütlenmeler yüzyıllar süren çalışmalardır. Feodal sistem yasalarını bulmadan önce yüzyıllarca şekilsiz, Kaotik bir durumda varlığını sürdürmüştür, mutlak monarşide düzenli yönetim yöntemlerine ulaşmadan önce yüzyıllarca varlığını sürdürmüştür ve bu bekleme dönemleri son derece sıkıntılı geçmiştir. 4- Siyasi ve Sosyal Kurumlar Kurumların toplumların eksikliklerini giderebileceği, ulusal ilerlemenin kurumların ve hükümetlerin iyileştirilmesinin bir sonucu olduğu ve toplumsal değişimlerin kararnamelerle gerçekleştirilebileceği fikri bence hala genel olarak kabul görmektedir. Fransız Devrimi'nin başlangıç noktasıydı ve günümüzün sosyal teorileri de buna dayanmaktadır. En sürekli deneyim bile bu ciddi yanılgıyı sarsmakta başarısız olmuştur. Filozoflar ve tarihçiler bunun saçmalığını kanıtlamak için boşuna çaba sarf etmişlerdir, ancak kurumların fikirlerin, duyguların ve geleneklerin sonucu olduğunu ve fikirlerin, duyguların ve geleneklerin yasama kodlarını yeniden şekillendirerek yeniden şekillendirilemeyeceğini göstermekte hiçbir zorluk çekmemişlerdir. Bir ulus, saçının veya gözlerinin rengini seçmediği gibi, kurumlarını da kendi isteğiyle seçmez. Kurumlar ve hükümetler ırkın ürünüdür. Bir çağın yaratıcıları değil, çağ tarafından yaratılırlar. Halklar, anlık kaprislerine göre değil, karakterlerinin belirlediği şekilde yönetilirler. Bir siyasi sistemin oluşması için yıllar, onu değiştirmek için de yıllar gerekir. Kurumların içsel bir erdemi yoktur, kendi başlarına ne iyidirler ne de kötüdürler. Belirli bir anda belirli bir halk için iyi olanlar, başka bir ulus için son derece zararlı olabilir. Dahası, bir halkın kendi kurumlarını gerçekten değiştirme gücü hiçbir şekilde yoktur. Şüphesiz ki, şiddetli devrimler pahasına isimlerini değiştirebilirler, ancak özlerinde değişmeden kalırlar. İsimler, işin özüne inen bir tarihçinin pek de ilgilenmesine gerek olmayan, sadece anlamsız etiketlerdir. Örneğin, dünyanın en demokratik ülkesi olan İngiltere, yine de monarşik bir rejim altında yaşarken... En baskıcı despotizmin yaygın olduğu ülkeler, cumhuriyetçi anayasalarına rağmen İspanyol-Amerikan cumhuriyetleridir. Halkların kaderi, hükümetleri tarafından değil, karakterleri tarafından belirlenir. Önceki kitabımda bu görüşü kesin örnekler vererek ortaya koymaya çalıştım. Hazır kalıp anayasalar üretmekle zaman kaybetmek, sonuç olarak, çocukça bir iştir, cahil bir hatibin faydasız emeğidir. İhtiyaç ve zaman, bu iki faktörün harekete geçmesine izin verecek kadar akıllı olduğumuzda, anayasaların geliştirilmesi görevini üstlenir. Bu, Anglo-Saksonların benimsediği plandır, büyük tarihçileri maaca olay, tüm Latin ülkelerinin politikacılarının ezberlemesi gereken bir pasajda bize bunu öğretir. Saf akıl açısından saçmalıklar ve çelişkiler karmaşası gibi görünen yasaların başarabileceği tüm iyilikleri gösterdikten sonra, Latin halklarının çalkantılarında yok olan sayısız anayasayı İngiltere'ninkiyle karşılaştırır ve ikincisinin yalnızca anlık ihtiyaçların etkisiyle ve asla spekülatif akıl yürütmeyle değil, parça parça çok yavaş bir şekilde değiştirildiğini belirtir. Simetriyi önemsememek ve kolaylığı çok önemsemek, bir anormalliği sadece anormallik olduğu için ortadan kaldırmamak, bir haksızlık hissedilmedikçe yenilik yapmamak, haksızlığı gidermek dışında yenilik yapmamak, gerekli olan özel durumdan daha geniş kapsamlı bir öneri sunmamak, bunlar, John döneminden Victoria dönemine kadar 250 parlamentomuzun müzakerelerine genel olarak rehberlik eden kurallardır. Her bir halkın yasalarını ve kurumlarını tek tek ele alarak, bunların her bir ırkın ihtiyaçlarının ifadesi olup olmadığını ve bu nedenle şiddetle dönüştürülemez olup olmadığını göstermek gerekir. Örneğin, merkezileşmenin avantajları ve dezavantajları üzerine felsefi tezler yazmak mümkündür, ancak çok farklı ırklardan oluşan bir halkın bu merkezileşmeye ulaşmak için bin yıl çaba harcadığını gördüğümüzde, Geçmişin tüm kurumlarını yok etmeyi amaçlayan büyük bir devrimin bu merkezileşmeye saygı duymak zorunda kaldığını ve hatta onu güçlendirdiğini gözlemlediğimizde, bu koşullar altında bunun zorunlu ihtiyaçların bir sonucu olduğunu, söz konusu ulusun varoluşunun bir koşulu olduğunu kabul etmeli ve onu yok etmekten bahseden politikacıların zavallı zihinsel kapasitesine acımalıyız. Eğer bu girişimlerinde şans eseri başarılı olurlarsa, Başarıları hemen korkunç bir iç savaşın işareti olur ve üstelik bu savaş, eskisinden çok daha baskıcı yeni bir merkezileşme sistemini hemen geri getirir. Önceki açıklamalardan çıkarılacak sonuç şudur ki, kitlelerin dehasını derinden etkilemenin yolu kurumlarda aranmamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerin demokratik kurumlar altında yüksek bir refah düzeyine ulaştığını, İspanyol-Amerikan Cumhuriyetleri gibi diğerlerinin ise tamamen benzer kurumlar altında acınacak bir anarşi durumunda bulunduğunu gördüğümüzde, bu kurumların birinin büyüklüğüne olduğu kadar diğerlerinin çöküşüne de yabancı olduğunu kabul etmeliyiz. Halklar karakterleriyle yönetilir ve bu karaktere yakından göre modellenmemiş tüm kurumlar yalnızca ödünç alınmış bir giysi, geçici bir kılık değiştirmedir. Şüphesiz ki, refah yaratma konusunda azizlerin kutsal emanetleri gibi doüstü bir güce sahip olduğu düşünülen kurumları dayatmak için kanlı savaşlar ve şiddetli devrimler yapılmıştır ve yapılmaya devam edecektir. Bu nedenle, bir anlamda, kurumların kitlelerin zihnini etkilemesinin nedeni, bu tür ayaklanmalara yol açmalarıdır denilebilir. Fakat gerçekte bu şekilde tepki veren kurumlar değildir. Çünkü biliyoruz ki, İster galip gelsinler ister mağlup olsunlar, kendi içlerinde hiçbir erdem taşımazlar. Kalabalığın zihnini etkileyen şey yanılsamalar ve sözlerdir, özellikle de sözler ki bu sözler hem güçlü hem de hayal ürünüdür ve şaşırtıcı etkilerini kısa süre sonra göstereceğiz. 5 Öğretim ve Eğitim. Günümüzün baskın fikirleri arasında en önde gelenlerden biri, eğitimin insanları önemli ölçüde değiştirebileceği ve bunun da onları geliştirme hatta eşit kılma gibi kaçınılmaz bir sonucu olduğu düşüncesidir. Sürekli tekrar edilmesi sayesinde bu iddia, en sağlam demokratik dogmalardan biri haline gelmiştir. Şimdi buna saldırmak, eskiden kilise dogmalarına saldırmak kadar zor olacaktır. Ancak bu noktada, diğer birçok noktada olduğu gibi, demokratik fikirler psikoloji ve deneyim sonuçlarıyla derin bir uyuşmazlık içindedir. Aralarında Herbert Spencer'ın da bulunduğu birçok seçkin filozof, eğitimin bir insanı ne daha ahlaklı ne de daha mutlu kıldığını, ne içgüdülerinin, ne de kalıtsal tutkularını değiştirdiğini ve hatta bazen bunun olması için sadece kötü yönlendirilmesi yeterlidir yararlıdan çok daha zararlı olduğunu göstermekte zorlanmamıştır. İstatistikçiler, suçluluğun eğitimin genelleşmesiyle veya en azından belirli bir tür eğitimin yaygınlaşmasıyla arttığını ve toplumun en büyük düşmanları olan anarşistlerin okulların ödül kazananları arasından seçildiğini söyleyerek bu görüşleri doğrulamışlardır, son zamanlarda yayımlanan bir çalışmada, saygın bir yargıç olan M. Adolf Hegelot, şu anda her bin okuma yazma bilmeyen suçluya karşılık 3 bin eğitimli suçlunun bulunduğunu ve 50 yılda nüfusun suçlu oranının her yüz bin kişi için 227'den 552'ye yükseldiğini, yani %133'lük bir artış gösterdiğini gözlemlemiştir. Ayrıca meslektaşlarıyla birlikte, özellikle gençler arasında suç oranının arttığını, bilindiği üzere Fransa'da çıraklığın yerini ücretsiz ve zorunlu eğitimin aldığını belirtmiştir. İyi yönlendirilmiş bir eğitimin ahlak standardını yükseltme anlamında olmasa bile en azından mesleki kapasiteyi geliştirme anlamında çok yararlı pratik sonuçlar vermeyeceği kesin değildir ve bu önermeyi hiç kimse savunmamıştır. Ne yazık ki Latin halkları özellikle son 25 yıldır eğitim sistemlerini çok hatalı ilkelere dayandırmış ve Breal, Fastle the Cool Angels, Ten ve daha birçokları gibi en seçkin zihinlerin gözlemlerine rağmen Üzücü hatalarında ısrar etmektedirler. Ben de bir süre önce yayınladığım bir çalışmada, Fransız eğitim sisteminin, bu sisteme maruz kalanların çoğunu toplum düşmanı haline getirdiğini ve en kötü sosyalizm biçimleri için çok sayıda taraftar yetiştirdiğini göstermiştim. Bu eğitim sisteminin, ki bu sistem çok doğru bir şekilde latince olarak nitelendirilebilir, en büyük tehlikesi, zekanın ders kitaplarını ezberleyerek geliştirildiği temel psikolojik hatasına dayanmasıdır. Bu görüşü benimseyerek, mümkün olduğunca çok el kitabının bilinmesini zorunlu kılmaya çalışılmıştır. İlkokuldan üniversiteden mezun olana kadar genç bir adam, yargısı veya kişisel inisiyatifi hiç devreye girmeden, ezberlemekten başka bir şey yapmaz. Onun için eğitim, ezberden okumak ve itaat etmekten ibarettir. Eski Milli Eğitim Bakanı Meccul Simon şöyle yazıyor, ders öğrenmek, bir dil bilgisi kitabını veya bir derlemeyi ezberlemek, iyi tekrar etmek ve iyi taklit etmek, işte bu, her çabası öğretmenin yanılmazlığını zımnen kabul eden bir inanç eylemi olan ve tek sonucu kendimizi küçümsememiz ve bizi güçsüz kılmamız olan gülünç bir eğitim biçimidir. Bu eğitim tamamen yararsız olsaydı, ilkokulda gerekli çalışmaları yapmak yerine Cloutier Uğulları'nın soy ağacı, Neustria ve Ostrace arasındaki çatışmalar veya zoolojik sınıflandırmalar konusunda eğitilen mutsuz çocuklara acımakla yetinebilirdik. Ancak sistem çok daha ciddi bir tehlike arz ediyor. Ona maruz kalanlara doğdukları yaşam biçimine karşı şiddetli bir nefret ve ondan kaçma konusunda yoğun bir arzu veriyor. İşçi artık işçi olarak kalmak istemiyor, köylü köylü olarak kalmak istemiyor, orta sınıfın en mütevazı üyeleri ise oğulları için devlet memurluğundan başka bir kariyer seçeneği görmüyor. Fransız okulları insanları hayata hazırlamak yerine, yalnızca kamu görevlerinde yer almaya hazırlıyor, bu görevlerde başarı, öz yönlendirme veya en ufak bir kişisel girişim belirtisi gösterme gerekliliği olmadan elde edilebiliyor. Toplumsal merdivenin en alt basamağında, sistem, kaderlerinden memnun olmayan ve her an isyana hazır bir proleter ordusu yaratırken, en üst basamağında ise, devlete batıl inançlı bir güven duyan, onu bir tür ilahi takdir olarak gören ancak ona karşı sürekli bir düşmanlık sergilemeyi de unutmayan, kendi hatalarını her zaman hükümete yükleyen ve yetkililerin müdahalesi olmadan en ufak bir girişimde bulunamayan, uçarı bir burjuvazı ortaya çıkarır. Devlet, ders kitapları sayesinde diploma sahibi tüm bu kişileri yetiştirse de, bunlardan sadece küçük bir kısmını istihdam edebiliyor ve diğerlerini işsiz bırakmak zorunda kalıyor. Sonuç olarak, devlet ilk bahsedilenleri beslemeye ve diğerlerini düşman edinmeye razı olmak durumunda kalıyor. Sosyal piramidin tepesinden dibine, en mütevazı memurdan profesöre ve valiye kadar, diploma sahibi kişilerin muazzam kitlesi meslekleri kuşatıyor. Bir iş adamı kolonilerde kendisini temsil edecek bir temsilci bulmakta büyük zorluk çekerken, binlerce aday en mütevazı memuriyet görevlerine talip oluyor. Sadece sen bölgesinde bile 20 bin öğretmen ve öğretmen işsiz durumda. Bunların hepsi tarlaları veya atölyeleri hor görüp geçimlerini devletten sağlamaya çalışan kişiler. Seçilmişlerin sayısı sınırlı olduğundan memnuniyetsizlerin sayısı zorunlu olarak çok büyük. Sonuncular liderleri kim olursa olsun ve amaçları ne olursa olsun her türlü devrime hazırlar. Hiçbir faydası bulunmayan bilginin edinilmesi, insanı isyana sürüklemenin kesin bir yoludur. Geriye dönüp aynı hataları tekrarlamak için artık çok geç olduğu açıkça ortada. Halkların en üstün eğitimcisi olan deneyim, bize hatamızı göstermek için büyük çaba sarf edecektir. Sadece o, iğrenç ders kitaplarımızı ve acınası sınavlarımızı, gençlerimizi bugün her ne pahasına olursa olsun kaçındıkları tarlalara, atölyelere ve sömürgecilik girişimlerine geri dönmeye teşvik edebilecek endüstriyel eğitimle değiştirmenin gerekliliğini kanıtlayacak kadar güçlü olacaktır. Günümüzde tüm aydın zihinlerin talep ettiği mesleki eğitim, atalarımızın geçmişte aldığı eğitimle aynıydı. Bu eğitim, irade gücü, girişimcilik ruhu ve iş kurma azmiyle dünyayı yöneten uluslar arasında günümüzde de hala canlılığını koruyor. Büyük bir düşünür olan Metten, ana bölümlerini daha sonra aktaracağım bir dizi dikkat çekici sayfada, eski eğitim sistemimizin bugün İngiltere ve Amerika'da geçerli olan sisteme yaklaşık olarak benzediğini ve Latin ve Anglo-Sakson sistemleri arasında dikkat çekici bir paralellik kurarak iki yöntemin sonuçlarını açıkça ortaya koymuştur. Belki de, çok fazla bilginin yüzeysel olarak edinilmesi, çok sayıda ders kitabının kusursuzca ezberlenmesi zeka seviyesini yükseltseydi, klasik eğitimimizin tüm dezavantajlarını, yalnızca mutsuz ve hayattaki konumlarına uygun olmayan insanlar yetiştirmiş olsa bile, bir süreliğine kabul edebilirdik. Ama gerçekten bu seviyeyi yükseltiyor mu? Ne yazık ki hayır. Hayatta başarının koşulları, muhakeme, deneyim, girişimcilik ve karakter sahibi olmaktır, bunlar kitaplar tarafından bahşedilmeyen niteliklerdir. Kitaplar sözlüklerdir, onlara başvurmak faydalıdır ancak uzun bölümlerini zihnimizde tutmanın tamamen faydasız olduğu da bir gerçektir. Profesyonel eğitimin, klasik eğitimin ulaşamayacağı ölçüde zekayı nasıl geliştirebileceği sorusu, MT tarafından çok iyi bir şekilde gösterilmiştir. Fikirler, diyor, yalnızca doğal ve normal çevrelerinde oluşur, büyümenin teşvik edilmesi, genç bir insanın atölyede, madende, mahkemede, çalışma odasında, inşaat sahasında, hastanede, aletlerin, malzemelerin ve işlemlerin görüntüsünde, müşterilerin, işçilerin ve emeğin varlığında, iyi veya kötü yapılmış, maliyetli veya karlı işlerde duyularına hitap eden sayısız izlenimle sağlanır. Bu şekilde, gözlerin, kulağın, ellerin ve hatta koku alma duyusunun ayrıntılarına dair o küçük algılar elde edilir, bunlar istemsizce algılanır ve sessizce işlenir, Öğrencinin içinde şekillenir ve ona er ya da geç şu veya bu yeni kombinasyonu, basitleştirmeyi, tasarrufu, iyileştirmeyi veya icadı önerir. Genç Fransız, tam da en verimli oldukları yaşta, tüm bu değerli temaslardan, tüm bu vazgeçilmez özümseme unsurlarından mahrum bırakılır. 7 veya 8 yıl boyunca bir okula kapatılır ve bundan koparılır. Ona, insanları ve olayları ve onlarla başa çıkmanın çeşitli yollarını keskin ve doğru bir şekilde anlama yeteneği kazandıracak doğrudan kişisel deneyim. En az 10 kişiden 9'u, hayatlarının birkaç yılı boyunca önemli, belirleyici, hatta kader belirleyici yıllar zamanlarını ve emeklerini boşa harcamıştır. Bunlar arasında, öncelikle sınava girenlerin yarısı veya üçte ikisi reddedilenler ve başarılı olup bir derece, sertifika veya diploma alanlar arasında da yine yarısı veya üçte ikisi aşırı çalıştırılanlar sayılabilir. Onlardan çok fazla şey talep edildi, belirli bir günde, bir kürsüde veya bir kurul önünde, iki saat boyunca ve bir bilim grubuyla ilgili olarak, tüm insan bilgisinin canlı repertuarları olmaları istendi. Aslında o gün iki saat boyunca öyleydiler veya neredeyse öyleydiler, ancak bir ay sonra artık öyle değiller. Sınava tekrar giremezlerdi. Çok sayıda ve çok ağır olan bilgileri sürekli olarak zihinlerinden kayıp gidiyor ve yerine yenileri gelmiyor. Zihinsel güçleri azaldı, verimli büyüme kapasiteleri kurudu. Tam gelişmiş insan ortaya çıkar ve çoğu zaman tükenmiş bir insandır. Yerleşmiş, evlenmiş, bir döngü içinde dönmeye ve sonsuza dek aynı döngüde kalmaya razı olmuş halde, kendini sınırlı işlevine kapatır, bu işlevi yeterince yerine getirir, ama daha fazlasını değil. Ortalama verim budur, elbette gelirler giderleri dengelemez. İngiltere veya Amerika'da, 1789 öncesi Fransa'da olduğu gibi, bunun tersi bir yöntem izlendiğinde, elde edilen sonuç eşit veya daha üstün olur. Ünlü psikolog daha sonra bize sistemimiz ile Anglo-Saksonların sistemi arasındaki farkı gösteriyor. Anglo-Saksonların sayısız özel okulları yok. Onlar da eğitim kitap bilgisine değil, uygulamalı derslere dayanıyor. Örneğin, mühendis bir atölyede eğitiliyor. Asla okulda değil, bu yöntem, her bireyin zekasının izin verdiği seviyeye ulaşmasını sağlıyor. Daha ileri gidemezse işçi veya ustabaşı oluyor, yetenekleri onu o noktaya kadar götürüyorsa mühendis oluyor. Bu yöntem, bir bireyin tüm kariyerini birkaç saat süren ve 19 veya 20 yaşında girilen bir sınava bağlamaktan çok daha demokratik ve topluma çok daha faydalı. Hastanede, madende, fabrikada, mimarın veya avukatın ofisinde, çok genç yaşta başlayan öğrenci, Tıpkı bizim hukuk bürosundaki bir hukuk katibi veya atölyesindeki bir sanatçı gibi, aşama aşama çıraklık eğitimini tamamlar. Daha önce ve pratik bir başlangıç yapmadan önce, genel ve özetleyici bir eğitim programı izleme fırsatı bulmuş olur, böylece kısa süre içinde yapacağı gözlemleri depolayabileceği hazır bir çerçeveye sahip olur. Ayrıca genellikle boş zamanlarında takip edebileceği çeşitli teknik kurslardan yararlanabilir ve böylece edindiği günlük deneyimi adım adım koordine edebilir. Bu sistem altında pratik yetenekler öğrencinin yetenekleriyle doğru orantılı olarak ve gelecekteki görevi ve bundan sonra kendini hazırlamak istediği özel iş için gerekli yönde kendiliğinden artar ve gelişir. Bu sayede İngiltere'de veya Amerika Birleşik Devletleri'nde genç bir adam Kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için hızla bir konumda olur. 25 yaşında ve çok daha erken bir yaşta, eğer malzeme ve parçalar mevcut, o sadece faydalı bir performans sergileyen biri değil, aynı zamanda kendiliğinden girişimcilik yeteneğine de sahip, o sadece bir makinenin parçası değil, aynı zamanda bir motor. Tam tersi sistemin hakim olduğu Fransa'da her geçen nesilde Çin'e daha da çok benzeyen Fransa'da israf edilen güçlerin toplamı muazzam. Büyük filozof, Latin eğitim sistemimiz ile pratik yaşamın gereklilikleri arasındaki giderek artan uyumsuzluk konusunda şu sonuca varmıştır. Çocukluk, ergenlik ve gençlik olmak üzere üç eğitim aşamasında, okul sıralarında kitaplarla yapılan teorik ve pedagojik hazırlık, Sınav, derece, diploma ve sertifika göz önünde bulundurularak uzamış ve aşırı yüklenmiştir ve sırf bu göz önünde bulundurularak, en kötü yöntemlerle, doğal olmayan ve antisosyal bir rejim uygulanarak, pratik çıraklığın aşırı ertelenmesiyle, yatılı okul sistemimizde yapay eğitim ve mekanik ezberlemeyle, aşırı çalışmayla, gelecek zamanı, yetişkinlik çağını ve insanın işlevlerini düşünmeden, Genç adamın kısa süre sonra içine atılacağı gerçek dünyayı, içinde hareket ettiğimiz ve uyum sağlaması veya önceden teslim olmayı öğrenmesi gereken toplumu, insanlığın içinde bulunduğu ve kendini savunmak ve ayakta kalmak için önceden donatılması, silahlandırılması, eğitilmesi ve sertleştirilmesi gereken mücadeleyi dikkate almadan, bu vazgeçilmez donanım, her şeyden daha önemli olan bu kazanım, bu sağlam sağduyu, Sinir ve irade gücü okullarımızda yok. Genç Fransızı elde etmek yerine, onu yaklaşan ve kesinleşmiş durumuna hazırlamak şöyle dursun, onu yetersiz hale getiriyorlar. Sonuç olarak, dünyaya girişi ve savaş alanındaki ilk adımları çoğu zaman sadece bir dizi acı verici düşüşten ibaret oluyor ve bu düşüşlerin etkisiyle uzun süre yaralı ve ezilmiş kalıyor, hatta bazen ömür boyu sakat kalıyor. Sınav ağır ve tehlikeli. Bu süreçte zihinsel ve ahlaki denge bozuluyor ve yeniden kurulmama riskiyle karşı karşıya kalıyor. Çok ani ve tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Aldatmalar çok büyük, hayal kırıklıkları çok keskin oluyor. Tenin sayfaları ile Empol Paul mükemmel kitabı Outremer'de Amerikan eğitimine dair yaptığı gözlemler arasında faydalı bir karşılaştırma yapılabilir. O da, eğitimimizin yalnızca dar görüşlü, girişimcilikten ve iradeden yoksun burjuvalar veya anarşistler ürettiğini uygar insanın iki eşit derecede zararlı tipi, güçsüz basma kalıplığa veya çılgın yıkıcılığa dönüşen belirttikten sonra, bence, Fransız liseleri, devlet okulları, yani yozlaşma fabrikaları ile insanı hayata mükemmel bir şekilde hazırlayan Amerikan okulları arasında çok fazla düşünülmesi gereken bir karşılaştırma yapıyor. Bu karşılaştırmada, gerçekten demokratik uluslar ile demokrasiyi söylemlerinde barındıran ancak düşüncelerinde hiçbir şekilde barındırmayan uluslar arasındaki uçurum açıkça ortaya konuyor. Önceki bölümde kitlelerin psikolojisinden sapmış mı olduk? Kesinlikle hayır. Bugün kitlelerde filizlenen ve yarın ortaya çıkacak fikirleri ve inançları anlamak istiyorsak, zeminin nasıl hazırlandığını bilmek gerekir. Bir ülkenin gençliğine verilen eğitim, o ülkenin bir gün ne olacağına dair bilgi edinmeyi sağlar. Mevcut nesle verilen eğitim, en karamsar öngörüleri haklı çıkarır. Kitlelerin zihni kısmen eğitim ve öğretimle gelişir veya bozulur. Bu nedenle, bu zihnin mevcut sistem tarafından nasıl şekillendirildiğini ve kayıtsız ve tarafsız kitlelerin nasıl giderek ütopyacıların ve retorikçilerin tüm önerilerine uymaya hazır, hoşnutsuz bir orduya dönüştüğünü göstermek gerekiyordu. Günümüzde sosyalistler ve anarşistler okullarda bulunuyor ve Latin halkları için yaklaşan gerileme döneminin yolu orada döşeniyor. Bölüm 2. Halkın görüşlerinin doğrudan etkenleri Az önce, kitlelerin zihnine özel bir duyarlılık kazandıran ve bu duyarlılıkta belirli duyguların ve fikirlerin gelişmesini mümkün kılan uzak ve hazırlayıcı faktörleri inceledik. Şimdi, doğrudan etki edebilecek faktörleri incelememiz gerekiyor. Bu faktörlerin tam etkilerini gösterebilmeleri için nasıl harekete geçirilmeleri gerektiğini önümüzdeki bir bölümde göreceğiz. Bu çalışmanın ilk bölümünde, toplumsal oluşumların duygularını, fikirlerini ve akıl yürütme yöntemlerini inceledik ve bu şekilde edinilen bilgilerden yola çıkarak, zihinlerinde nasıl bir etki yaratabileceğimize dair genel bir çıkarım yapmanın mümkün olacağı açıktır. Kalabalıkların hayal gücünü neyin etkilediğini zaten biliyoruz ve özellikle imgeler biçiminde sunulan telkinlerin gücünü ve bulaşıcılığını biliyoruz. Bununla birlikte, telkinler çok farklı kaynaklardan gelebileceğinden, kalabalıkların zihinlerini etkileyebilecek faktörler önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bunları ayrı ayrı incelemek gereklidir. Bu, faydasız bir çalışma değildir. Kalabalıklar, eski bir masaldaki sink gibidir psikolojilerinin sunduğu sorunlara bir çözüm bulmak ya da kendimizi onların yutmasına razı olmak zorundayız. Bir görseller, kelimeler ve formüller. Kalabalıkların hayal gücünü incelerken, imgelerin yarattığı izlenimlere özellikle açık olduğunu gördük. Bu imgeler her zaman hazır bulunmaz, ancak kelimelerin ve formüllerin akıllıca kullanımıyla onları uyandırmak mümkündür. Sanatla ele alındığında, eskiden sihirbazların onlara atfettiği gizemli güce, gerçek anlamda sahiptirler. Kalabalıkların zihinlerinde en korkunç fırtınaların doğmasına neden olurlar ve bunları da yatıştırabilirler. Sadece kelimelerin ve formüllerin gücüne kurban olmuş insanların kemikleriyle, eski Keopsunkinden çok daha yüksek bir piramit inşa edilebilir. Kelimelerin gücü, uyandırdıkları imgelerle bağlantılıdır ve gerçek anlamlarından tamamen bağımsızdır. Anlamı en belirsiz olan kelimeler bazen en büyük etkiye sahip olanlardır. Örneğin, demokrasi, sosyalizm, eşitlik, özgürlük ve benzeri terimler, anlamları o kadar muğlaktır ki, anlamlarını tam olarak belirlemek için kalın ciltler bile yetmez. Yine de, bu kısa hecelere gerçekten büyülü bir güç atfedildiği kesindir. Sanki tüm sorunların çözümünü içeriyorlarmış gibi. En çeşitli bilinçaltı özlemleri ve bunların gerçekleşme umudunu sentezlerler. Akıl ve argümanlar, bazı kelimeler ve formüllerle mücadele edemez. Kalabalıkların önünde ciddiyetle söylenirler ve söylendikleri anda her yüzde saygı ifadesi belirir ve tüm başlar eğilir. Birçoğu tarafından doğal güçler, doğaüstü güçler olarak kabul edilirler. İnsanların zihninde görkemli ve belirsiz imgeler uyandırırlar, ancak onları karanlıkta saran bu belirsizlik, gizemli güçlerini artırır. Onlar, dindarların yalnızca korku ve titreme içinde yaklaştığı, kutsal emanetin ardında gizlenmiş gizemli tanrılardır. Kelimelerin uyandırdığı imgeler anlamdan bağımsızdır, çağdan çağa ve insandan insana değişirler, ancak formüller aynı kalır. Belirli geçici imgeler belirli kelimelere bağlıdır, kelime, onları çağıran bir elektrikli zilin düğmesi gibidir. Bütün kelimeler ve bütün formüller imgeler uyandırma gücüne sahip değildir, bazıları bir zamanlar bu güce sahipken, kullanım sürecinde bunu kaybeder ve zihinde herhangi bir tepki uyandırmayı bırakır. O zaman bunlar, temel faydaları onları kullanan kişiyi düşünme yükümlülüğünden kurtarmak olan boş seslere dönüşürler. Gençken öğrendiğimiz az sayıda formül ve klişe ile donanmış olarak, hayatı herhangi bir şey üzerinde düşünme zorunluluğu olmadan kat etmek için gereken her şeye sahibiz. Herhangi bir dil incelendiğinde, o dili oluşturan kelimelerin çağlar boyunca oldukça yavaş değiştiği, buna karşılık bu kelimelerin uyandırdığı imgelerin veya onlara yüklenen anlamın sürekli değiştiği görülür. İşte bu yüzden, başka bir çalışmamda, bir dilin, özellikle de ölü bir dilin mutlak çevirisinin tamamen imkansız olduğu sonucuna vardım. Bir Latince, Yunanca veya Sanskritçe ifade yerine Fransızca bir kelime koyduğumuzda veya kendi dilimizde iki veya üç yıl önce yazılmış bir kitabı anlamaya çalıştığımızda gerçekte ne yapıyoruz? Sadece modern yaşamın zekamıza kazandırdığı imgeleri ve fikirleri, eski yaşamın, Bizimkine hiçbir benzerliği olmayan varoluş koşullarına tabi ırkların zihninde yarattığı tamamen farklı kavramların ve imgelerin yerine koyuyoruz. Devrimciler Yunanlıları ve Romalıları taklit ettiklerini sandıklarında, eski kelimelere daha önce hiç sahip olmadıkları bir anlam vermekten başka ne yapıyorlardı? Yunanlıların kurumları ile bugün karşılık gelen kelimelerle adlandırılan kurumlar arasında ne gibi bir benzerlik olabilir ki? O dönemdeki bir cumhuriyet, özünde aristokratik bir kurumdu, en mutlak boyunduruk altında tutulan bir köle kalabalığı üzerinde hüküm süren küçük despotların bir araya gelmesinden oluşuyordu. Köleliğe dayalı bu toplumsal aristokrasiler, kölelik olmadan bir an bile var olamazdı. Özgürlük kelimesi, düşünce özgürlüğünün olasılığının bile şüphe götürmediği ve şehrin tanrılarını, yasalarını ve geleneklerini tartışmaktan daha büyük ve istisnai bir suçun olmadığı bir dönemde, bugün ona atfettiğimiz anlama benzer ne anlama gelebilirdi? Vatan kelimesi, Atinalı veya Spartalı için, birbirleriyle sürekli savaş halinde olan rakip şehirlerden oluşan Yunanistan'ın değil, Atina veya Sparta'nın kültü dışında ne anlama geliyordu? Rakip kabilelere ve ırklara bölünmüş, farklı dilleri ve dinleri olan ve Sezar tarafından kolayca alt edilen eski Galyalılar arasında aynı vatan kelimesinin anlamı neydi? Galya'yı siyasi ve dini birlikte donatarak bir ülke haline getiren Romaydı. Çok geriye gitmeden, neredeyse 200 yıl öncesine, Büyük Kont gibi, Egemenlerine karşı yabancılarla ittifak kuran Fransız prenslerinin de aynı vatan kavramını günümüzdekiyle aynı anlamda algıladıklarına inanılabilir mi? Ve yine, aynı kelime, Fransa'ya karşı savaşırken şeref yasalarına uyduklarını düşünen ve kendi bakış açılarından gerçekten de uydukları Fransız kraliyetçi göçmenler için modern anlamından çok farklı bir anlama sahip değil miydi? Çünkü feodal hukuk, vasalı toprağı değil, efendisine bağlıyordu, dolayısıyla egemenin olduğu yer gerçek vatandı. Anlamları çağdan çağa bu şekilde derinden değişmiş çok sayıda kelime vardır, bu kelimeleri ancak uzun bir çabadan sonra eskiden anlaşıldıkları anlamda kavrayabiliriz. Kral ve kraliyet ailesi gibi kelimelerin büyük dedelerimiz için ne anlama geldiğini anlamak için bile çok fazla çalışma gerektiği doğru bir şekilde söylenmiştir. Peki, daha da karmaşık terimler için durum nasıl olacaktır? Sözlerin anlamları, çağdan çağa ve insandan insana değişen, yalnızca hareketli ve geçici anlamlardır, ve bu sözler aracılığıyla kalabalık üzerinde bir etki yaratmak istediğimizde, bilmemiz gereken şey, belirli bir anda kalabalık tarafından onlara verilen anlamdır, daha önce sahip oldukları veya farklı bir zihinsel yapıya sahip bireyler için sahip olabilecekleri anlam değil. Dolayısıyla, siyasi çalkantılar veya inanç değişiklikleri sonucunda kalabalıklar belirli kelimelerin uyandırdığı imgelere karşı derin bir antipati geliştirdiğinde, gerçek devlet adamının ilk görevi, elbette ki şeylerin kendilerine dokunmadan, kelimeleri değiştirmektir. Çünkü şeyler, miras alınan anayasayla çok yakından bağlantılıdır ve dönüştürülemezler. Bilge Tokvil çok uzun zaman önce, konsolosluğun ve imparatorluğun işinin, Geçmişin kurumlarının büyük bir kısmını yeni kelimelerle giydirmekten, yani kalabalığın hayal gücünde hoş olmayan imgeler uyandıran kelimeleri, yeniliği nedeniyle bu tür çağrışımları engelleyen başka kelimelerle değiştirmekten ibaret olduğunu belirtmiştir. Tail veya talıç, arazi vergisi, gabel, tuz vergisi, aids, dolaylı katkılar ve konsolayt vergiler, ticaret şirketleri ve loncalar üzerindeki vergi, lisans ve benzeri olmuştur. Devlet adamlarının en önemli işlevlerinden biri, halkın eski adlarıyla tahammül edemediği şeyleri popüler veya en azından kayıtsız kelimelerle adlandırmaktır. Kelimelerin gücü o kadar büyüktür ki, en iğrenç şeyleri iyi seçilmiş terimlerle adlandırmak bile onları halk için kabul edilebilir hale getirmeye yeterlidir. Ten haklı olarak, Jacobenlerin o dönemde çok popüler olan özgürlük ve kardeşlik kelimelerini kullanarak Dahome'ye yakışır bir despotizm, Engizisyona benzer bir mahkeme kurmayı ve eski Meksika'dakilere benzer insan katliamları gerçekleştirmeyi başardıklarını gözlemliyor. Yönetenlerin sanatı, avukatların sanatında olduğu gibi, her şeyden önce kelimeleri kullanma bilimindedir. Bu sanatın en büyük zorluklarından biri, Aynı toplumda aynı kelimelerin çoğu zaman farklı sosyal sınıflar için çok farklı anlamlara sahip olmasıdır, görünüşte aynı kelimeleri kullanırlar, ancak asla aynı dili konuşmazlar. Önceki örneklerde, kelimelerin anlamının değişmesindeki en önemli etken olarak özellikle zamanın devreye girdiği görülmüştür. Ancak, ırkı da devreye sokarsak, aynı dönemde, eşit derecede medenileşmiş ancak farklı ırklardan olan halklar arasında, Aynı kelimelerin çok sık olarak son derece farklı fikirlere karşılık geldiğini göreceğiz. Bu farklılıkları anlamak için çok seyahat etmek gerekir ve bu nedenle bunları ısrar etmeyeceğim. Sadece, kitleler tarafından en sık kullanılan kelimelerin farklı halklar arasında en farklı anlamlara sahip olduğunu gözlemleyeceğim. Örneğin, günümüzde çok sık kullanılan demokrasi ve sosyalizm kelimeleri böyledir. Gerçekte bunlar, Latin ve Anglo-Sakson zihniyetinde tamamen zıt fikir ve imgelere karşılık gelir. Latin halkları için demokrasi kelimesi, özellikle bireyin iradesinin ve girişiminin, devlet tarafından temsil edilen topluluğun iradesine ve girişimine tabi kılınmasını ifade eder. Her şeyin yönetimi, merkezileştirilmesi, tekelleştirilmesi ve üretimi giderek artan bir ölçüde devlete aittir. İstisnasız tüm partiler, radikaller, sosyalistler veya monarşistler, sürekli olarak devlete başvurur. Anglo-Saksonlar arasında ve özellikle Amerika'da aynı demokrasi kelimesi, tam tersine, bireyin iradesinin yoğun bir şekilde gelişmesini ve devletin mümkün olan en tam şekilde tabi kılınmasını ifade eder, devletin, polis, ordu ve diplomatik ilişkiler dışında, kamu eğitimi de dahil olmak üzere hiçbir şeyi yönetmesine izin verilmez. Görüldüğü üzere, bir halk için bireyin iradesinin ve girişiminin geri plana atılması ve devletin üstünlüğü anlamına gelen aynı kelime, bir başka halk için bireyin iradesinin ve girişiminin aşırı gelişmesi ve devletin tamamen boyun eğmesi anlamına gelmektedir. İki Yanılsamalar Medeniyetin şafağından itibaren kalabalıklar her zaman yanılsamaların etkisi altında kalmıştır. Tapınaklar, heykeller ve sunaklar, diğer insan sınıflarına göre yanılsama yaratıcılarına daha çok itaf edilmiştir. İster geçmişin dini yanılsamaları, ister günümüzün felsefi ve sosyal yanılsamaları olsun, bu müthiş egemen güçler, gezegenimizde ardı ardına gelişen tüm medeniyetlerin başında yer almaktadır. Kaldea ve Mısır tapınakları ve Çağ'ın dini yapıları onların adına inşa edilmiş, bir asır önce tüm Avrupa'yı sarsan büyük bir ayaklanma yaşanmış ve siyasi, sanatsal veya sosyal anlayışlarımızın hiçbiri onların güçlü etkisinden arınmış değildir. Bazen, korkunç karışıklıklar pahasına, insan onları devirir, ancak her zaman yeniden kurmaya mahkum gibi görünmektedir. Onlar olmadan asla ilkel barbar halinden çıkamazdı ve yine onlar olmadan kısa sürede ona geri dönerdi. Şüphesiz ki bunlar boş gölgelerdir, fakat hayallerimizin bu çocukları, ulusları sanatın ihtişamıyla övünebileceği veya medeniyetin yüceliğiyle övünebileceği her şeyi yaratmaya zorladı. Müzelerde ve kütüphanelerde bulunan tüm eserler, dinlerin ilham verdiği tüm sanat eserleri ve anıtlar yıkılsa, insanlığın büyük hayallerinden geriye ne kalırdı? İnsanlara, onlarsız yaşayamayacakları umut ve yanılsamayı vermek, tanrıların, kahramanların ve şairlerin varoluş nedenidir. 50 yıl boyunca bilim bu görevi üstlenmiş gibi göründü. Ancak bilim, ideale susamış kalplerde yozlaştı, çünkü yeterince cömert vaatlerde bulunmaya cesaret edemiyor, çünkü yalan söyleyemiyor. Geçen yüzyılın filozofları, atalarımızın yüzyıllarca yaşadığı dini, siyasi ve sosyal yanılsamaları yok etmeye kendilerini büyük bir şevkle adadılar. Bunları yok ederek umut ve teslimiyet pınarlarını kuruttular. Kurban edilen hayallerin ardında, zayıfla karşı acımasız ve merhameti görmezden gelen, kör ve sessiz doğa güçleriyle karşı karşıya kaldılar. Felsefe, tüm ilerlemesine rağmen, kitleleri cezbedebilecek herhangi bir ideal sunamamıştır. Ancak, her ne pahasına olursa olsun yanılsamalarına ihtiyaç duydukları için, tıpkı böceğin ışığı araması gibi, İçgüdüsel olarak istediklerini veren retorikçilere yönelirler. Milletlerin evriminde her zaman en önemli faktör gerçek değil, hata olmuştur ve sosyalizmin bugün bu kadar güçlü olmasının nedeni, hala hayati önem taşıyan son yanılsamayı oluşturmasıdır. Tüm bilimsel kanıtlara rağmen artmaya devam etmektedir. Başlıca gücü, gerçekliğin nasıl olduğunu yeterince bilmeyen ve insanlığa mutluluk vaat etmeye cesaret eden zihinler tarafından savunulmasından kaynaklanmaktadır. Sosyal yanılsama bugün geçmişin yığılmış tüm kalıntıları üzerinde hüküm sürmektedir ve gelecekte ona aittir. Kitleler hiçbir zaman gerçeğin peşinde koşmamıştır. Hoşlarına gitmeyen kanıtlardan yüz çevirir, hata onları baştan çıkarırsa, hatayı kutsallaştırmayı tercih ederler. Onlara yanılsama sağlayabilen herkes kolayca onların efendisidir, yanılsamalarını yok etmeye çalışan herkes her zaman onların kurbanıdır. 3- Deneyim Deneyim, bir gerçeğin kitlelerin zihninde sağlam bir şekilde yerleşmesinin ve tehlikeli hale gelen yanılsamaların yok edilmesinin neredeyse tek etkili sürecini oluşturur. Ancak bunun için deneyimin çok geniş ölçekte gerçekleşmesi ve çok sık tekrarlanması gerekir. Bir neslin yaşadığı deneyimler, kural olarak, sonraki nesil için işe yaramaz, bu nedenle, ispat amacıyla alıntılanan tarihsel gerçekler hiçbir amaca hizmet etmez. Bunların tek faydası, deneyimlerin herhangi bir etki yaratmak veya kitlelerin zihnine sağlam bir şekilde yerleşmiş yanlış bir görüşü sarsmakta başarılı olmak için ne ölçüde tekrarlanması gerektiğini kanıtlamaktır. Hem bizim yüzyılımız hem de ondan önceki yüzyıl, Tarihçiler tarafından şüphesiz ki, başka hiçbir çağda bu kadar çok sayıda denenmemiş ilginç deneyler çağı olarak anılacaktır. Bu deneylerin en devasa olanı Fransız devrimiydi. Bir toplumun, saf aklın gereklerine göre tepeden tırnağa yeniden şekillendirilemeyeceğini anlamak için, milyonlarca insanın katledilmesi ve Avrupa'nın 20 yıl boyunca derinden sarsılması gerekiyordu. Diktatörlerin, onları destekleyen uluslara pahalıya mal olduğunu deneysel olarak kanıtlamak için, 50 yılda iki yıkıcı deneyim gerekti ve açıklıklarına rağmen yeterince ikna edici görünmediler. Bununla birlikte, ilki 3 milyon insanın kaybına ve bir işgale mal oldu, ikincisi toprak kaybına yol açtı ve kalıcı ordulara duyulan ihtiyacı beraberinde getirdi. Üçüncüsü yakın zamanda neredeyse denendi ve bir gün mutlaka denenecektir. Tüm bir ulusun, 30 yıl önce iddia edildiği gibi, Büyük Alman ordusunun zararsız bir ulusal muhafız türü olmadığını kabul etmesini sağlamak için, bize çok pahalıya mal olan o korkunç savaşın gerçekleşmesi gerekiyordu. Koruma politikalarının, onu benimseyen ulusları mahvettiğini kabul ettirmek için en az 20 yıllık felaket deneyimine ihtiyaç duyulacaktır. Bu örnekler sınırsız sayıda çoğaltılabilir. 4. Sebep Kalabalıkların zihninde etki yaratabilecek faktörleri sıralarken, aklın etkisinin olumsuz değerine dikkat çekmek gerekmeseydi, akıldan bahsetmeye gerek bile kalmazdı. Kalabalıkların akıl yürütmeyle etkilenmediğini ve yalnızca kaba ve hazır fikir çağrışımlarını anlayabildiğini zaten gösterdik. Onlar üzerinde etki bırakmayı bilen hatipler her zaman duygularına hitap eder, asla akıllarına değil. Mantık yasalarının kalabalıklar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Kalabalığı ikna etmek için öncelikle onları harekete geçiren duyguları iyice anlamak, bu duyguları paylaşıyormuş gibi davranmak, ardından temel çağrışımlar yoluyla son derece düşündürücü bazı kavramları ortaya çıkararak bunları değiştirmeye çalışmak, gerekirse başlangıç noktasına geri dönebilmek ve her şeyden önemlisi söylemin doğurduğu duyguları an be an tahmin edebilmek gerekir. Konuşma anında yaratılan etkiye göre dilini sürekli olarak değiştirme zorunluluğu, hazırlanmış ve üzerinde çalışılmış bir nutku baştan itibaren tüm etkisiz hale getirir. Bu tür bir konuşmada hatip, dinleyicilerinin değil, kendi düşünce çizgisini izler ve bu gerçek nedeniyle etkisi tamamen ortadan kalkar. Mantıklı zihinler, birbirine yakın mantık zincirleriyle ikna olmaya alışkın olduklarından, kalabalığa hitap ederken bu ikna yöntemine başvurmaktan kaçınamazlar ve argümanlarının yetersizliği onları her zaman şaşırtır. Bir mantıkçı şöyle yazar, mantığa dayalı olan matematiksel sonuçlar yani özdeşliklerin çağrışımlarına zorunludur. Bu zorunluluk, özdeşlik çağrışımlarını takip edebilen bir cansız kütlenin bile onayını sağlayacaktır. Bu şüphesiz doğrudur, ancak bir kalabalık, bu tür çağrışımları takip etme veya hatta anlama konusunda cansız bir kütleden daha yetenekli değildir. Örneğin, ilkel zihinleri vahşileri veya çocukları akıl yürütme yoluyla ikna etme girişiminde bulunulursa, bu argüman yönteminin sahip olduğu önemsiz değer anlaşılacaktır. Duygularla mücadele etmek zorunda kaldığında aklın ne kadar aciz olduğunu anlamak için ilkel varlıklar kadar alçalmaya bile gerek yok. Sadece yüzyıllardır en basit mantıkla çelişen dini batıl inançların ne kadar inatçı olduğunu hatırlayalım. Neredeyse 2000 yıldır en parlak dehalar onların yasalarına boyun eğmişlerdir ve doğruluğunun sorgulanabilmesi için modern zamanlara ulaşılması gerekmektedir. Orta Çağ ve Rönesans'ta birçok aydın insan vardı. Ancak batıl inançlarının çocukça yönünü akıl yoluyla takdir edebilen veya şeytanın kötülükleri ya da büyücülerin yakılmasının gerekliliği konusunda en ufak bir şüphe bile dile getiren tek bir insan yoktu. Kalabalıkların asla akıl tarafından yönlendirilmemesinden pişmanlık duyulmalı mı? Bunu iddia etmeye cesaret edemeyiz. Şüphesiz ki insan aklı, insanlığı yanılsamalarının gösterdiği şevk ve azimle uygarlık yolunda ilerletmeye yetmezdi. Bizi yönlendiren bilinçsiz güçlerin ürünü olan bu yanılsamalar, şüphesiz gerekliydi. Her ırk, zihinsel yapısında kaderinin yasalarını taşır ve belki de en mantıksız görünen dürtülerinde bile, karşı konulmaz bir dürtüyle itaat ettiği bu yasalardır. Bazen, ulusların, meşe palamudunun meşeye dönüşmesini veya bir kuyruklu yıldızın yörüngesini takip etmesini sağlayanlara benzer gizli güçlere tabi oldukları izlenimi edinilir. Bu güçler hakkında elde edebileceğimiz azıcık bilgiyi, bir halkın evriminin genel seyrinde aramalıyız, bu evrimin zaman zaman ortaya çıktığı izole gerçeklerde değil. Yalnızca bu gerçekler dikkate alınacak olsaydı, tarih bir dizi olasılık dışı tesadüfün sonucu gibi görünürdü. Bir Galileli marangozun 2000 yıl boyunca en önemli medeniyetlerin kurulduğu her şeye gücü yeten bir tanrı haline gelmesi olasılık dışıydı, Çöllerinden çıkan birkaç Arap grubunun eski Greco-Romen dünyasının büyük bir bölümünü fethetmesi ve Büyük İskender'inkinden daha büyük bir imparatorluk kurması da olasılık dışıydı, yine, Avrupa'da, gelişiminin ileri bir döneminde ve otoritenin sistematik olarak hiyerarşikleştirildiği bir zamanda, sıradan bir topçu temelinin çok sayıda halk ve kral üzerinde hüküm sürmeyi başarması da olasılık dışıydı. Öyleyse aklı filozoflara bırakalım ve insanların yönetiminde aklın müdahalesine çok fazla ısrar etmeyelim. Tüm uygarlıkların temel itici gücü olan duygular, yani onur, özveri, dini inanç, vatanseverlik ve şan şöhret sevgisi gibi duygular akıl sayesinde değil, çoğu zaman akla rağmen yaratılır. Bölüm 3. Kalabalıkların liderleri ve ikna yöntemleri. Bir kalabalıkların liderleri Belli sayıda canlı bir araya geldiğinde, ister hayvan ister insan olsun, içgüdüsel olarak kendilerini bir şefin otoritesi altına koyarlar. İnsan kalabalıklarında lider genellikle sadece bir önder veya kışkırtıcıdır, ancak bu sıfatla önemli bir rol oynar. Onun iradesi, kalabalığın görüşlerinin gruplandığı ve özdeşleştiği çekirdektir. Heterojen kalabalıkların örgütlenmesine yönelik ilk unsuru oluşturur ve onların mezhepler halinde örgütlenmesinin yolunu açar, bu arada onları yönlendirir. Kalabalık, efendisiz asla yapamayacak itaatkar bir sürüdür. Lider, çoğu zaman önde gelenlerden biri olarak başlamıştır. Kendisi de bu fikre kapılmış ve o fikrin savunucusu olmuştur. Bu fikir onu öylesine etkisi altına almıştır ki, Dışındaki her şey kaybolur ve her karşıt görüş ona bir hata veya batıl inanç gibi görünür. Buna örnek olarak, Rasio'nun felsefi fikirlerine kapılmış ve bunları yaymak için Engizisyon yöntemlerini kullanan Robespierre gösterilebilir. Bahsettiğimiz liderler, düşünürlerden ziyade daha çok eylem adamlarıdır. Keskin bir öngörü yeteneğine sahip değillerdir. Zaten olamazlar da, çünkü bu özellik genellikle şüpheye ve eylemsizliğe yol açar. Özellikle, deliliğe yakın, aşırı sinirli, heyecanlı, yarı deli kişilerin saflarından seçilirler. Savundukları fikir veya peşinde oldukları hedef ne kadar saçma olursa olsun, inançları o kadar güçlüdür ki, her türlü mantık onlar için işe yaramaz. Aşağılama ve zulüm onları etkilemez, hatta onları daha da heyecanlandırır. Kişisel çıkarlarını, ailelerini, her şeylerini feda ederler. Kendilerini koruma içgüdüsü onlarda tamamen yok olmuştur ve çoğu zaman talep ettikleri tek ödül şehitliktir. İnançlarının yoğunluğu, sözlerine büyük bir telkin gücü verir. Kalabalık, kendisini nasıl kabul ettireceğini bilen güçlü iradeli adamı her zaman dinlemeye hazırdır. Kalabalık halinde toplanan erkekler irade güçlerini tamamen kaybeder ve içgüdüsel olarak kendilerinde eksik olan niteliğe sahip kişiye yönelirler. Milletler hiçbir zaman liderlerden yoksun kalmamıştır. Ancak bu liderlerin hepsi, havarilere özgü güçlü inançlarla hareket etmemiştir. Bu liderler genellikle kurnaz retorikçilerdir, yalnızca kendi kişisel çıkarlarını gözetirler ve aşağılık içgüdüleri pohpoğlayarak ikna etmeye çalışırlar. Bu şekilde ortaya koyabilecekleri etki çok büyük olabilir, ancak her zaman geçicidir. Kalabalıkların ruhunu harekete geçiren ateşli inançlı insanlar, Petrus Hermitler, Luterciler, Savonarolalar, Fransız devriminin adamları, ancak önce kendileri bir inançtan etkilendikten sonra bu etkiyi yaratabilmişlerdir. Daha sonra, insanları hayallerinin mutlak kölesi haline getiren, inanç olarak bilinen o müthiş gücü, arkadaşlarının ruhlarında uyandırabilirler. İster dini, ister siyasi, ister sosyal olsun, ister bir esere, ister bir kişiye, ister bir fikre duyulan inanç olsun, inancı uyandırmak her zaman büyük kitle önderlerinin görevi olmuştur ve bu nedenle etkileri her zaman çok büyüktür. İnsanlığın emrinde olan tüm güçler arasında inanç her zaman en muazzam olanlardan biri olmuştur ve İncil haklı olarak ona dağları yerinden oynatma gücü atfetmektedir. Bir insana inanç vermek, gücünü on katına çıkarmaktır. Tarihin büyük olayları, lehlerine inançlarından başka pek bir şey olmayan, sıradan inananlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünyayı etkileyen büyük dinler veya bir yarım küreden diğerine yayılan geniş imparatorluklar, bilginlerin veya filozofların, hele ki şüphecilerin yardımıyla değil, başka yollarla kurulmuştur. Ancak az önce bahsettiğimiz durumlarda, büyük liderlerle karşı karşıyayız ve sayıları o kadar azdır ki tarih onları kolayca sayabilir. Bunlar, insanları yöneten bu güçlü ustalardan, bir hanın dumanlı atmosferinde, anlamını pek anlamadığı ancak uygulanmasının, ona göre, Tüm hayallerin ve umutların gerçekleşmesini sağlayacağına inandığı birkaç kalıp cümleyi durmaksızın kulaklarına tekrarlayarak arkadaşlarını yavaş yavaş büyüleyen işçiye kadar uzanan kesintisiz bir serinin zirvesini oluştururlar. En yüksekten en düşeye kadar her sosyal alanda, bir insan yalnız kalmaktan kurtulur kurtulmaz hızla bir liderin etkisi altına girer. Özellikle kitleler arasında, insanların çoğunluğu kendi uzmanlık alanlarının dışında herhangi bir konuda net ve mantıklı fikirlere sahip değildir. Lider onlara rehberlik eder, okuyucuları için fikirler üreten ve onları mantık yürütme zahmetinden kurtaran hazır kalıplar sunan süreli yayınlar, çok verimsiz de olsa, liderin yerini alabilir. Kalabalıkların önderleri çok despotik bir otoriteye sahiptir ve bu despotizm, aslında onların takipçi kazanmalarının bir koşuludur. Otoritelerini destekleyecek hiçbir araçları olmamasına rağmen, işçi sınıfının en isyankar kesiminden ne kadar kolay itaat kopardıkları sık sık dile getirilmiştir. Çalışma saatlerini ve ücret oranlarını belirlerler ve grevleri emrederler, grevler onların emrettiği saatte başlar ve biter. Günümüzde bu liderler ve kışkırtıcılar, kamu otoritelerinin kendilerini sorgulamalarına ve güçlerinden mahrum bırakılmalarına izin verdikleri oranda, onların yerini giderek daha fazla gasp etme eğilimindedirler. Bu yeni efendilerin tiranlığı, kalabalıkların onlara herhangi bir hükümete itaat ettiklerinden çok daha uysal bir şekilde itaat etmelerine yol açmaktadır. Eğer bir kaza sonucu liderler sahneden uzaklaştırılırsa, Kalabalık, birlik ve direniş gücünden yoksun bir topluluk haline geri döner. Paris otobüs çalışanlarının son grevinde, grevi yöneten iki liderin tutuklanması, grevi sona erdirmek için anında yeterli olmuştur. Kalabalıkların ruhunda her zaman baskın olan özgürlük değil, kölelik ihtiyacıdır. İtaate o kadar düşkündürler ki, kendilerini efendileri ilan eden herkese içgüdüsel olarak boyun eğerler. Bu elebaşları ve kışkırtıcılar, açıkça tanımlanmış iki sınıfa ayrılabilir. Birincisi, enerjik ve yalnızca aralıklı olarak güçlü iradeye sahip olan adamları içerirken, diğeri, öncekilerden çok daha nadir olan, irade gücü kalıcı olan adamları içerir. İlk bahsedilenler şiddet yanlısı, cesur ve gözü pek kişilerdir. Aniden karar verilen şiddet içeren bir girişimi yönetmek, Tehlikeye rağmen kitleleri yanlarında götürmek ve daha dün acemi olan adamları kahramanlara dönüştürmek için özellikle faydalıdırlar. Birinci İmparatorluk döneminde Ney ve Murat bu türden adamlardı ve günümüzde de böyle bir adam, yeteneksiz ama enerjik bir maceracı olan Garibaldi'ydi, bir avuç adamla, disiplinli bir ordu tarafından savunulsa da, eski Napoli krallığını ele geçirmeyi başardı. Yine de, bu sınıf liderlerin enerjisi hesaba katılması gereken bir güç olsa da, geçicidir ve onu harekete geçiren heyecan verici nedenin ömrünü zar zor aşar. Hayatlarının olağan akışına döndüklerinde, bu tür bir enerjiyle hareket eden kahramanlar, az önce bahsettiğim kişilerde olduğu gibi, çoğu zaman en şaşırtıcı karakter zayıflığını sergilerler. Başkalarını yönetebilmiş olsalar da, en basit koşullar altında bile düşünme ve kendilerini yönetme yeteneğinden yoksun görünürler. Bu adamlar, ancak kendileri yönlendirilip sürekli olarak teşvik edildikleri, her zaman yol gösterici olarak bir adam veya bir fikre sahip oldukları ve açıkça belirlenmiş bir davranış çizgisini izledikleri koşuluyla işlevlerini yerine getirebilen liderlerdir. İkinci kategori liderler, yani kalıcı irade gücüne sahip adamlar, daha az parlak bir görünüme sahip olmalarına rağmen, çok daha önemli bir etkiye sahiptirler. Bu kategoride, dinlerin ve büyük girişimlerin gerçek kurucuları bulunur, örneğin, Aziz Pavlus, Muhammed, Kristof Kolomb ve de Lesseps. Zeki ya da dar görüşlü olmaları önemli değil, dünya onlara ait. Sahip oldukları azimli irade, her şeyin boyun eğdiği son derece nadir ve son derece güçlü bir yetenektir. Güçlü ve sürekli bir iradenin neler yapabileceği her zaman hakkıyla takdir edilmez. Hiçbir şey ona karşı koyamaz, ne doğa, ne tanrılar, ne de insan. Güçlü ve sürekli bir iradenin neler başarabileceğine dair en son örnek, doğu ve batı dünyalarını birbirinden ayıran ve 3000 yıldır en büyük hükümdarların boşuna denediği bir görevi başaran o ünlü insan tarafından bize sunulmaktadır. Daha sonra benzer bir girişimde başarısız oldu. Ancak o zaman her şeyin, hatta iradenin bile yenik düştüğü yaşlılık döneminde müdahale etmişti. Sadece irade gücüyle nelerin yapılabileceğini göstermek istendiğinde, Süveyş kanalının inşasıyla ilgili olarak aşılması gereken zorlukların tarihini ayrıntılı olarak anlatmak yeterlidir. Olaylara bizzat şahit olan Dr. Cazalis, bu büyük eserin Ölümsüz yazarının anlattığı tüm öyküyü birkaç çarpıcı satırda özetlemiştir. Gün be gün, bölüm bölüm kanalın muazzam hikayesini anlattı. Üstesinden gelmek zorunda kaldığı her şeyi, imkansızı nasıl mümkün kıldığını, karşılaştığı tüm muhalefeti, kendisine karşı kurulan koalisyonu ve onu cesaretini kırmaya veya moralini bozmaya yaramayan hayal kırıklıklarını, terslikleri, yenilgileri anlattı. İngiltere'nin ona nasıl karşı koyduğunu, durmaksızın saldırdığını, Mısır ve Fransa'nın nasıl tereddüt ettiğini Fransız konsolosunun işin ilk aşamalarına en çok karşı çıkan kişi olduğunu ve karşılaştığı muhalefetin niteliğini, işçilerini susuzluktan kaçmaya zorlamak için onlara temiz su vermeyi reddetme girişimini, denizcilik bakanı ve mühendislerin, deneyimli ve bilimsel eğitimli tüm sorumlu kişilerin, doğal olarak hepsinin düşmanca davrandığını, bilimsel gerekçelerle felaketin yaklaştığından emin olduklarını, gelişini hesapladıklarını, bir güneş tutulmasının önceden bildirildiği gün ve saatte olacağını tahmin ettiklerini anlattı. Bu büyük liderlerin hayatlarını anlatan kitapta çok fazla isim yer almazdı, ancak bu isimler uygarlık tarihinin en önemli olaylarıyla bağlantılıdır. İki liderlerin eylem yöntemleri, onaylama, tekrarlama, yayılma. Kısa bir süre için bir kalabalığı harekete geçirmek, onları herhangi bir eyleme örneğin bir sarayı yağmalamaya veya bir kale ya da barikatı savunurken ölmeye teşvik etmek istendiğinde, kalabalığa hızlı bir telkin yoluyla etki edilmelidir, bu yöntemler arasında örnek, etkisi bakımından en güçlü olanıdır. Ancak bu amaca ulaşmak için, kalabalığın önceden belirli koşullarla hazırlanmış olması ve her şeyden önemlisi, onu etkilemek isteyen kişinin, daha sonra inceleyeceğim, prestij adını verdiğim bir niteliğe sahip olması gerekir. Ancak, bir kitlenin zihnine fikirler ve inançlar aşılamak örneğin modern sosyal teoriler söz konusu olduğunda, liderler farklı yöntemlere başvururlar. Bunların başlıcaları üç tanedir ve açıkça tanımlanmıştır, onaylama, tekrar ve bulaşma. Etkileri biraz yavaş olsa da, bir kez ortaya çıktıklarında etkileri çok kalıcıdır. Her türlü mantık ve kanıttan arındırılmış, saf ve basit bir onaylama, bir fikrin kitlelerin zihnine girmesini sağlamanın en kesin yollarından biridir. Bir onaylama ne kadar özlü, kanıt ve ispat görünümünden ne kadar yoksulsa, o kadar çok ağırlık taşır. Tüm çağların dini kitapları ve hukuk kanunları her zaman basit onaylamaya başvurmuştur. Siyasi bir davayı savunmak zorunda kalan devlet adamları ve reklam yoluyla ürünlerinin satışını artırmaya çalışan ticari işletmeler, onaylamanın değerini bilirler. Ancak, onaylamanın gerçek bir etkisi, sürekli tekrar edilmedikçe ve mümkün olduğunca aynı terimlerle yapılmadıkça olmaz. Sanırım Napolyon, retorikte ciddi öneme sahip tek bir unsurun olduğunu, o da tekrar olduğunu söylemişti. Onaylanan şey, tekrar yoluyla zihinde öyle bir şekilde yerleşir ki, sonunda kanıtlanmış bir gerçek olarak kabul edilir. Tekrarlamanın kalabalıklar üzerindeki etkisi, en aydınlanmış zihinler üzerinde uyguladığı güç göz önüne alındığında anlaşılabilir. Bu güç, tekrarlanan ifadenin uzun vadede, eylemlerimizin motivasyonlarının şekillendiği bilinçaltımızın derin bölgelerine yerleşmesinden kaynaklanmaktadır. Belli bir süre sonra, tekrarlanan iddianın yazarının kim olduğunu unuturuz ve sonunda ona inanırız. Reklamların şaşırtıcı gücü de bu durumdan kaynaklanmaktadır. X'in çikolatasının en iyisi olduğunu yüzlerce, binlerce kez okuduğumuzda, bunu birçok yerden duyduğumuzu hayal ederiz ve sonunda bunun gerçek olduğuna dair kesin bir kanaate varırız. Yeğenin ununun en ünlü kişileri en inatçı hastalıklardan iyileştirdiğini binlerce kez okuduğumuzda, sonunda benzer bir hastalıktan muzdarip olduğumuzda onu denemeye yöneliriz. Eğer, aynı gazetelerde sürekli anın tam bir düzenbaz, beynin ise son derece dürüst bir adam olduğunu okursak, sonunda bunun doğru olduğuna ikna oluruz, tabii ki, iki niteliğin tersine çevrildiği, tam tersi görüşü savunan başka bir gazete okumadığımız sürece. Onaylama ve tekrar, birbirleriyle mücadele edebilecek kadar güçlüdür. Bir iddia yeterince tekrarlandığında ve bu tekrarda oy birliği oluştuğunda bazı ünlü ve her türlü yardımı satın alabilecek kadar zengin finansal girişimlerde olduğu gibi bir fikir akımı oluşur ve güçlü bulaşma mekanizması devreye girer. Fikirler, duygular, hisler ve inançlar, kalabalıklar içinde mikroplar kadar yoğun bir bulaşıcı güce sahiptir. Bu fenomen çok doğaldır, çünkü hayvanlarda bile kalabalık olduklarında gözlemlenir. Bir ahırdaki bir at yemliğini ısırmaya başlarsa, ahırdaki diğer atlar da onu taklit edecektir. Birkaç koyunu saran bir panik kısa sürede tüm sürüye yayılacaktır. Kalabalıkta toplanan insanlarda tüm duygular çok hızlı bir şekilde bulaşıcıdır, bu da paniklerin aniden ortaya çıkmasını açıklar. Delilik gibi beyin bozuklukları da bulaşıcıdır. Delilik uzmanı doktorlar arasında deliliğin sıklığı ünlüdür. Nitekim, son zamanlarda insanlardan hayvanlara bulaşabilen delilik türleri örneğin agorafobi belirtilmiştir. Bireylerin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması için aynı anda aynı yerde bulunmaları şart değildir. Bulaşmanın etkisi, tüm zihinlere bireysel bir eğilim ve kalabalığa özgü özellikler kazandıran olayların etkisi altında uzaktan da hissedilebilir. Bu durum, özellikle insanların zihinleri yukarıda incelediğim uzak faktörler tarafından söz konusu etkiye maruz kalmaya hazırlandığında geçerlidir. Buna örnek olarak, Paris'te patlak verdikten sonra Avrupa'nın büyük bir bölümüne hızla yayılan ve birçok tahtı sarsan 1848 devrimci hareketi verilebilir. Sosyal olaylarda büyük etkisi olduğu düşünülen taklit, gerçekte sadece bulaşmanın bir sonucudur. Etkisini başka yerlerde gösterdiğim için, bu konuda 15 yıl önce söylediklerimi tekrarlamakla yetineceğim. Bu açıklamalarım daha sonra diğer yazarlar tarafından son yayınlarda geliştirilmiştir. İnsan, hayvanlar gibi, taklit etmeye doğal bir eğilime sahiptir. Taklit, her zaman taklit oldukça kolay olduğu sürece, onun için bir zorunluluktur. Moda denilen şeyin etkisini bu kadar güçlü kılan da bu zorunluluktur. İster görüşler, fikirler, edebi ifadeler, isterse sadece giyim olsun, kaç kişi modaya karşı çıkacak kadar cesurdur? Kalabalıklar argümanlarla değil, örneklerle yönlendirilir. Her dönemde, geri kalanı etkileyen ve bilinçsiz kitle tarafından taklit edilen az sayıda bireysellik vardır. Ancak, bu bireyselliklerin kabul görmüş fikirlerle çok belirgin bir şekilde çelişmemesi gerekir. Eğer öyle olsalardı, onları taklit etmek çok zor olurdu ve etkileri sıfır olurdu. İşte tam da bu nedenle, çağlarından çok üstün olan insanlar genellikle o çağ üzerinde etkisizdir. Ayrılık çizgisi çok belirgindir. Aynı nedenle, Avrupalılar, medeniyetlerinin tüm avantajlarına rağmen, Doğu halkları üzerinde çok az etkiye sahiptir, onlardan çok fazla farklıdırlar. Geçmişin ve karşılıklı taklidin ikili etkisi, Uzun vadede aynı ülkenin ve aynı dönemin tüm insanlarını o kadar birbirine benzetir ki, filozoflar, bilginler ve edebiyatçılar gibi bu ikili etkiden kaçacak gibi görünen bireylerde bile, düşünce ve üslup, ait oldukları çağı hemen tanımayı sağlayan bir aile havası taşır. Bir bireyle uzun süre konuşmaya gerek kalmadan, ne okuduğunu, neyle meşgul olduğunu ve içinde yaşadığı çevreyi tam olarak anlamak mümkündür. Bulaşma o kadar güçlüdür ki, bireylere yalnızca belirli görüşleri değil, belirli duygu biçimlerini de dayatır. Bulaşma, belirli bir dönemde bazı eserlerin hor görülmesinin nedenidir Tenhauser örneği verilebilir ki bu eserler birkaç yıl sonra aynı nedenle, onları eleştirenlerin başında gelenler tarafından hayranlıkla karşılanır. Kalabalıkların görüş ve inançları özellikle bulaşma yoluyla yayılır, asla akıl yürütme yoluyla değil. Günümüzde işçi sınıfı arasında yaygın olan düşünceler, meyhanelerde onaylama, tekrar ve bulaşma sonucu edinilmiştir ve aslında her çağın kalabalıklarının inançlarının oluşma biçimi neredeyse aynı olmuştur. Renan, Hristiyanlığın ilk kurucuları ile fikirlerini meyhaneden meyhaneye yayan sosyalist işçiler arasında haklı olarak bir karşılaştırma yapar, Voltaire ise Hristiyan dini ile ilgili olarak yüzyıldan fazla bir süre boyunca sadece en aşağılık ayak takımı tarafından benimsendiğini zaten gözlemlemişti. Az önce bahsettiğim örneklere benzer durumlarda, bulaşmanın halk sınıfları arasında etkisini gösterdikten sonra toplumun üst sınıflarına da yayıldığına dikkat çekilmelidir. Günümüzde, henüz ilk kurbanları olacak kişiler tarafından benimsenmeye başlanan sosyalist doktrinlerle ilgili olarak da bunu görüyoruz. Bulaşma o kadar güçlü bir kuvvettir ki, kişisel çıkar duygusu bile onun etkisi altında kaybolur. Bu, halkın benimsediği her görüşün, ne kadar bariz bir saçmalık olursa olsun, en yüksek sosyal tabakalarda büyük bir güçle yerleşmesinin açıklamasıdır. Alt sınıfların üst sınıflar üzerindeki bu tepkisi, kitlelerin inançlarının her zaman az ya da çok, çoğu zaman evrimleştiği alanda etkisiz kalmış daha yüksek bir fikirden kaynaklanması gerçeği nedeniyle daha da ilginçtir. Bu daha yüksek fikre boyun eğen liderler ve kışkırtıcılar, onu ele geçirir, çarpıtır ve onu yeniden çarpıtan bir mezhep yaratır ve ardından onu kitleler arasında yayar, kitleler de bu çarpıtma sürecini daha da ileriye taşır. Popüler bir gerçek haline gelen fikir, adeta kaynağına geri döner ve bir ulusun üst sınıfları üzerinde etki yaratır. Uzun vadede dünyanın kaderini şekillendiren şey zekadır, ancak çok dolaylı olarak. Fikirler geliştiren filozoflar, az önce tarif ettiğim sürecin sonucu olarak düşüncelerinin meyvesi zaferle sonuçlandığında çoktan toprağa karışmış olurlar. Üç prestij, onaylama, tekrar ve yayılma yoluyla yayılan fikirler zamanla prestij olarak bilinen o gizemli gücü kazanmalarıyla büyük bir etkiye sahip olurlar. Dünyada egemen güç ne olursa olsun, ister fikirler ister insanlar olsun, esasen otoritesini prestij kelimesiyle ifade edilen karşı konulamaz bir güç aracılığıyla sağlamıştır. Bu terim, anlamı herkes tarafından kavranan bir terimdir, ancak tanımlanması kolay olmayacak kadar farklı şekillerde kullanılır. Prestij, hayranlık veya korku gibi duyguları içerebilir. Bazen bu duygular bile onun temelini oluşturur, ancak bunlar olmadan da mükemmel bir şekilde var olabilir. En büyük prestije ölüler, yani korkmadığımız varlıklar sahiptir, örneğin İskender, Sezar, Muhammed ve Buda. Öte yandan, hayranlık duymadığımız kurgusal varlıklar da vardır, örneğin Hindistan'ın yeraltı tapınaklarının canavarca tanrıları, ancak yine de bize büyük bir prestije sahipmiş gibi görünürler. Gerçekte prestij, bir birey, bir eser veya bir fikir tarafından zihnimiz üzerinde uygulanan bir tür egemenliktir. Bu egemenlik, eleştirel yeteneğimizi tamamen felç eder ve ruhumuzu hayret ve saygıyla doldurur. Uyandırdığı duygu, tüm duygular gibi açıklanamazdır, ancak mıknatıslanmış bir kişinin maruz kaldığı hayranlıkla aynı türden gibi görünmektedir. Prestij, tüm otoritenin ana kaynağıdır. Ne tanrılar, ne krallar, ne de kadınlar onsuz hüküm sürmemiştir. Çeşitli prestij türleri iki ana başlık altında gruplandırılabilir, kazanılmış prestij ve kişisel prestij. Kazanılmış prestij, isim, servet ve itibardan kaynaklanan prestijdir. Kişisel prestijden bağımsız olabilir. Kişisel prestij ise tam tersine, esasen bireye özgü bir şeydir, itibar, şöhret ve servetle birlikte var olabilir veya bunlar tarafından güçlendirilebilir, ancak bunların yokluğunda da var olabilir. Kazanılmış veya yapay prestij en yaygın olanıdır. Bir bireyin belirli bir konumda bulunması, belirli bir servete sahip olması veya belirli unvanlar taşıması, kişisel değeri ne kadar az olursa olsun, ona prestij kazandırır. Üniformalı bir asker, cübbeli bir yargıç her zaman prestije sahiptir. Pascal, cübbeli ve peruklu yargıçların gerekliliğini çok doğru bir şekilde belirtmiştir. Bunlar olmadan yetkilerinin yarısını kaybederlerdi. En katı sosyalist bile bir prens veya markizin görüntüsünden her zaman etkilenir ve bu tür unvanların üstlenilmesi, tüccarların soyulmasını kolaylaştırır. Az önce bahsettiğim prestij, kişiler tarafından kullanılır, bunun yanına, görüşler, edebi ve sanatsal eserler ve benzeri tarafından kullanılan prestij de yerleştirilebilir. İkinci tür prestij, çoğu zaman yalnızca birikmiş tekrarların sonucudur. Tarih, özellikle edebi ve sanatsal tarih, kimsenin doğrulamaya çalışmadığı özdeş yargıların tekrarından başka bir şey değildir, herkes okulda öğrendiklerini tekrarlayarak, kimsenin karışmaya cesaret edemeyeceği isimler ve şeyler ortaya çıkana kadar devam eder. Modern bir okuyucu için Homeros'u okumak tartışmasız bir şekilde büyük bir sıkıntıya yol açar, ama kim bunu söylemeye cesaret eder ki? Partının, mevcut haliyle, Tamamen ilgi çekicilikten yoksun, perişan bir harabe, ancak öyle bir prestije sahip ki, bize gerçekte olduğu gibi değil, tüm tarihi anılarıyla birlikte görünüyor. Prestijin özel özelliği, şeyleri oldukları gibi görmemizi engellemek ve yargımızı tamamen felç etmektir. Kalabalıklar her zaman ve kural olarak bireyler de, her konuda hazır fikirlere ihtiyaç duyarlar. Bu fikirlerin popülerliği, içerdikleri doğruluk veya yanlışlık derecesinden bağımsızdır ve yalnızca prestijleriyle düzenlenir. Şimdi kişisel prestije geliyorum. Doğası, az önce ele aldığım yapay veya kazanılmış prestijden çok farklıdır. Bu, tüm unvanlardan, tüm otoriteden bağımsız bir yetenektir ve çevrelerindekiler üzerinde gerçek anlamda manyetik bir çekim gücü uygulama olanağı sağlayan az sayıda kişiye aittir, Sosyal olarak eşit olsalar ve her türlü olağan hakimiyet aracından yoksun olsalar bile, fikirlerini ve duygularını çevrelerindekilere kabul ettirirler ve vahşi hayvanları kolayca yiyebilecek bir hayvanın, onları evcilleştiren kişiye itaat etmesi gibi itaat ederler. Badha, İsa, Muhammed, Cine Dark ve Napolyon gibi büyük kitle önderleri bu prestije yüksek derecede sahiptiler ve ulaştıkları konum özellikle bu yeteneklerine borçludur. Tanrılar, kahramanlar ve dogmalar dünyada kendi içsel güçleriyle yol alırlar. Onlar hakkında konuşulmaz, konuşulur konuşulmaz ortadan kaybolurlar. Az önce bahsettiğim büyük şahsiyetler, şöhrete kavuşmadan çok önce de büyüleyici bir güce sahiptiler ve bu güç olmadan asla bu konuma gelemezlerdi. Örneğin, Napolyon'un şöhretinin zirvesindeyken, sadece gücü sayesinde muazzam bir prestije sahip olduğu açıktır. Ancak bu prestijin bir kısmına, henüz güçsüz ve tamamen tanınmayan bir iken de sahipti. Sıradan bir generalken, etkili bir koruma sayesinde İtalya ordusunun başına gönderildiğinde, kendisini direktörlük tarafından gönderilen genç yabancıya düşmanca bir karşılama yapmaya meyilli kaba generallerin arasında buldu. Daha en başından, ilk görüşmeden itibaren, konuşma, jest veya tehdit yardımı olmadan, Büyük olacak adamı görür görmez yenilgiye uğradılar. Ten, çağdaş anılardan alınan bu görüşmenin ilginç bir anlatımını sunuyor. Tümen generalleri, aralarında kaba sabah ve kahraman, boyu ve cesaretiyle övünen bir tür kılıç ustası olan Augao'da dahil olmak üzere, Paris'ten onları gönderen bu küçük küslah adama karşı çok kötü bir tavırla karargaha gelirler. Hakkında verilen betimlemeye dayanarak, Agriu'nun küstah ve itaatsiz olmaya meyilli olduğu, Barras'ın gözdesi, rütbesini vendeme olaylarına borçlu, sokak dövüşleriyle rütbesini kazanmış, her zaman yalnız başına düşündüğü için asil, çirkin görünümlü ve matematikçi ve hayalperest olarak bilinen bir general olduğu düşünülmektedir. Tanıtılırlar ve Bonaparte onları bekletir. Sonunda kılıcını kuşanmış olarak görünür, şapkasını takar, aldığı önlemleri açıklar, emirlerini verir ve onları gönderir. O'Go'l sessiz kalmıştır, ancak dışarı çıktığında kendine gelir ve alışılmış tavrından kurtulabilir. Yeminler, Massena ile birlikte bu küçük şeytan generalin kendisinde bir hayranlık uyandırdığını kabul ediyor, en başından beri kendisini ezilmiş hissettiği bu üstünlüğü anlayamıyor. Büyük bir adam haline geldikçe, şöhreti arttıkça prestiji de arttı ve kendisine bağlı olanların gözünde en az bir tanrıya denk bir konuma ulaştı. Devrimin tipik, kaba sabah bir askeri olan ve agırıydan bile daha acımasız ve enerjik olan General Van Damme, 1815'te Mareşal Darnano ile Tuileri Sarayı'nın merdivenlerinden birlikte çıkarken onun hakkında şunları söyledi, o şeytan adam, Kendime bile açıklayamayacağım bir çekiciliğe sahip ve öyle ki, ne tanrıdan ne de şeytandan korksam da, onun yanında olduğumda bir çocuk gibi titremeye hazır oluyorum ve beni iğne deliğinden geçirip kendimi ateşe atmaya bile zorlayabilir. Napolyon, kendisiyle temasa geçen herkes üzerinde benzer bir hayranlık uyandırıyordu. Davoust, Marit'ın ve kendi özverisinden bahsederken şöyle derdi, eğer imparator bize, Politikamın çıkarları açısından Paris'in tek bir kişinin bile şehri terk etmeden veya kaçmadan yok edilmesi önemlidir, deseydi, Maret eminim ki sırrı saklardı, ama ailesinin şehirden kaçmasını sağlayarak kendini tehlikeye atmaktan da kaçınamazdı. Öte yandan ben, gerçeğin ortaya çıkmasından korkarak karımın ve çocuklarımın kalmasına izin verirdim. Elba Adası'ndan o muhteşem dönüşü, büyük bir ülkenin örgütlü güçleriyle karşı karşıya kalan ve zulmünden bıkmış olması beklenen yalnız bir adamın Fransa'yı yıldırım hızıyla fethini anlamak için, bu türden bir büyünün uyguladığı şaşırtıcı gücü akılda tutmak gerekir. Sadece onu ele geçirmek için gönderilen ve görevlerini yerine getirmeye yemin etmiş generallere bakması yeterliydi. Hepsi tartışmasız bir şekilde teslim oldu. İngiliz General Walsall'i şöyle yazıyor, Napolyon, krallığı olan Küçük Elba Adası'ndan kaçarak neredeyse tek başına Fransa'ya ayak bastı ve birkaç hafta içinde, kan dökmeden, meşru kralının yönetimindeki Fransa'daki tüm örgütlü otoriteyi alt üst etmeyi başardı, bir insanın kişisel üstünlüğünün bundan daha şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıkması mümkün müdür? Ancak bu son seferinin başından sonuna kadar, müttefikler üzerinde kurduğu üstünlük, onları kendi inisiyatifini izlemeye zorlaması ve onları ezmeye ne kadar yaklaştığı da ne kadar dikkat çekici. Onun itibarı kendisinden sonra da devam etti ve büyümeye devam etti. Onun itibarı, sıradan yeğenini imparator yaptı. Günümüzde efsanesinin yeniden canlanmasında, hatırasının ne kadar güçlü olduğu hala görülebiliyor. İnsanlara istediğiniz gibi kötü davranın, milyonlarcasını katledin, Arda ardına istilalara sebep olun, yeterli derecede itibara ve onu koruyacak yeteneğe sahipseniz her şey mübahtır. Bu durumda, şüphesiz, oldukça istisnai bir prestij örneğine başvurdum, ancak büyük dinlerin, büyük doktrinlerin ve büyük imparatorlukların doğuşunu açıklığa kavuşturmak için bu örneği vermek faydalıydı. Prestijin kitleler üzerindeki gücü olmasaydı, bu tür gelişmeler anlaşılmaz olurdu. Prestij, yalnızca kişisel üstünlük, askeri zafer ve dini teröre dayanmaz, daha mütevazı bir kökene sahip olabilir ve yine de önemli olabilir. Yüzyılımız buna birçok örnek sunmaktadır. Gelecek nesillerin çağlar boyunca hatırlayacağı en çarpıcı örneklerden biri, iki kıtayı ayırarak dünyanın çehresini ve ulusların ticari ilişkilerini değiştiren ünlü adamın tarihidir. Bu girişiminde, muazzam irade gücü sayesinde olduğu kadar, çevresindekiler üzerinde yarattığı büyüleyici etki sayesinde de başarılı oldu. Karşılaştığı oy birliğiyle oluşan muhalefeti aşmak için sadece kendini göstermesi yeterliydi. Kısaca konuşur ve yarattığı çekicilik karşısında rakipleri dostlu olurdu. Özellikle İngilizler onun planına şiddetle karşı çıktılar. Tüm oyları toplamak için İngiltere'de görünmesi yeterliydi. Daha sonraki yıllarda, Southampton'dan geçerken çanlar çalındı ve günümüzde İngiltere'de onun onuruna bir heykel dikilmesi için bir hareket başlatıldı. Yenilmesi gereken her şeyi, insanları ve eşyaları, bataklıkları, kayaları ve kumlu çölleri yendikten sonra, engellere olan inancını yitirmiş ve Süveyş'i Panama'da yeniden başlatmayı arzulamıştı. Eskiden kullandığı yöntemlerle yeniden başladı ancak yaşlanmıştı ve ayrıca, dağları yerinden oynatan inanç, eğer dağlar çok yüksekse onları yerinden oynatmaz. Dağlar direndi ve ardından gelen felaket, kahramanı saran ışıltılı şan halesini yok etti. Hayatı, prestijin nasıl büyüyebileceğini ve nasıl yok olabileceğini öğretiyor. Tarihin en ünlü kahramanlarıyla büyüklük bakımından yarıştıktan sonra, ülkesinin yöneticileri tarafından en aşağılık suçluların saflarına indirildi. Ölümünde, tabutu kimsesiz bir şekilde kayıtsız bir kalabalığın arasından geçti. Yabancı hükümdarlar, tarihin tanıdığı en büyük insanlardan biri olarak onun anısına saygılarını sunan tek kişilerdir. Yine de, az önce verilen çeşitli örnekler uç durumları temsil etmektedir. Prestijin psikolojisini ayrıntılı olarak ele almak için, bu örnekleri din ve imparatorluk kurucularından, komşularını yeni bir palto veya bir nişanla etkilemeye çalışan özel bireye kadar uzanan bir serinin uç noktalarına yerleştirmek gerekecektir. Bu serinin uç noktaları arasında, bir medeniyeti oluşturan farklı unsurlardan, bilim, sanat, edebiyat ve benzeri, kaynaklanan tüm prestij biçimleri yer bulur ve prestijin iknanın temel unsuru olduğu görülür. Bilinçli veya bilinçsiz olarak, prestije sahip varlık, fikir veya şey, Bulaşma sonucu hemen taklit edilir ve tüm bir nesli belirli duygu biçimlerini ve düşüncelerini ifade etme şekillerini benimsemeye zorlar. Dahası, bu taklit genellikle bilinçsizdir, bu da mükemmel olmasının nedenidir. Bazı ilkel sanatçıların soluk renklerini ve sert duruşlarını kopyalayan modern ressamlar, ilham kaynaklarının farkında değillerdir. Kendi samimiyetlerine inanırlar. Oysa eğer seçkin bir usta bu sanat biçimini yeniden canlandırmasaydı, insanlar onun naif ve aşağılık yönleri dışında her şeyine kör kalmaya devam ederdi. Başka bir ünlü ustanın tarzını izleyerek tuvallerini mor tonlarla dolduran sanatçılar, doğada 50 yıl öncesine göre daha fazla mor görmezler, ancak bu tuhaflığına rağmen büyük bir prestij kazanmayı başarmış bir ressamın kişisel ve özel izlenimlerinden etkilenirler. Benzer örnekler, uygarlığın tüm unsurlarıyla ilgili olarak da verilebilir. Önceki bölümlerden de görüldüğü gibi, prestijin oluşumunda birçok faktör etkili olabilir, bunlar arasında başarı her zaman en önemlilerinden biri olmuştur. Her başarılı insan, kendini kabul ettirmeyi başaran her fikir, kendiliğinden sorgulanmaz hale gelir. Başarının prestije giden başlıca basamaklardan biri olduğunun kanıtı, Birinin ortadan kalkmasının neredeyse her zaman diğerinin de ortadan kalkmasıyla takip edilmesidir. Dün kalabalığın alkışladığı kahraman, bugün başarısızlığa uğrarsa hakarete uğramış sayılır. Tepki, prestijin büyüklüğüyle orantılı olarak daha güçlü olacaktır. Bu durumda kalabalık, düşmüş kahramanı eşit olarak görür ve varlığını artık kabul etmediği bir üstünlüğe boyun eğdiği için intikamını alır. Robespierre, meslektaşlarının ve çağdaşlarının büyük bir kısmının idamına neden olurken, muazzam bir prestije sahipti. Birkaç oy değişikliği onu iktidardan mahrum bıraktığında, anında itibarını kaybetti ve kalabalık, kısa bir süre önce kurbanlarını takip ettiği aynı lanetlemelerle onu giyotine kadar takip etti. İnananlar her zaman eski tanrılarının heykellerini en büyük öfke belirtisiyle kırarlar. Başarısızlık nedeniyle kaybedilen prestij kısa sürede yok olur. Ayrıca, tartışmaya maruz kalmakla da aşınabilir, ancak bu daha yavaş bir süreçtir. Bununla birlikte, bu ikinci etki son derece kesindir. Prestij sorgulandığı anda prestij olmaktan çıkar. Prestijlerini uzun süre koruyan tanrılar ve insanlar asla tartışmaya tahammül etmemişlerdir. Kalabalığın hayran kalması için, prestijin mesafeli tutulması gerekir. Bölüm 4. Kitlelerin inanç ve görüşlerinin değişkenliğinin sınırlamaları. Bir sabit inançlar. Canlı varlıkların anatomik ve psikolojik özellikleri arasında yakın bir paralellik vardır. Bu anatomik özelliklerde, değişmeleri için jeolojik çağların geçmesi gereken, belirli değişmez veya az değişken unsurlar bulunur. Bu sabit, yok edilemez özelliklerin yanında, yetiştirici veya bahçıvanın ustalığıyla kolayca değiştirilebilen ve bazen dikkatsiz bir gözlemciden temel özellikleri gizleyecek kadar büyük ölçüde değiştirilebilen son derece değişken özellikler de bulunur. Aynı olgu ahlaki özellikler söz konusu olduğunda da gözlemlenir. Bir ırkın değişmez psikolojik unsurlarının yanı sıra, hareketli ve değişken unsurlara da rastlanır. Bu nedenle, bir halkın inanç ve görüşlerini incelerken, her zaman sabit bir temel üzerine, bir kayanın yüzeyindeki kum taneleri kadar değişen görüşlerin yerleştiği tespit edilir. Kalabalıkların görüş ve inançları, birbirinden çok farklı iki sınıfa ayrılabilir. Bir yandan, yüzyıllarca süren ve bütün bir medeniyetin dayandığı büyük, kalıcı inançlar vardır. Örneğin, geçmişte feodalizm, Hristiyanlık ve Protestanlık, günümüzde ise milliyetçi ilke ve çağdaş demokratik ve sosyal fikirler bunlara örnektir. İkinci olarak, her çağda doğuşunu ve yok oluşunu gördüğümüz, genellikle genel kavramların sonucu olan geçici, değişen görüşler vardır, buna örnek olarak edebiyatı ve sanatları şekillendiren teoriler verilebilir örneğin, romantizm, naturalizm, mistisizm ve benzeri. Bu tür görüşler, genellikle moda kadar yüzeysel ve değişkendir. Bunlar, derin bir gölün yüzeyinde sürekli olarak ortaya çıkan ve kaybolan dalgalara benzetilebilir. Genel kabul görmüş büyük inançlar sayıca çok sınırlıdır. Bunların yükselişi ve düşüşü, her tarihi ırkın tarihinin doruk noktalarını oluşturur. Bunlar, uygarlığın gerçek çerçevesini oluşturur. Kalabalıkların zihnine geçici bir görüş aşılamak kolaydır, ancak kalıcı bir inanç yerleştirmek çok zordur. Bununla birlikte, bu tür bir inanç bir kez yerleştikten sonra, onu kökünden sökmekte de aynı derecede zordur. Genellikle ancak şiddetli devrimler pahasına değiştirilebilir. Devrimler bile ancak inanç insanların zihinleri üzerindeki etkisini neredeyse tamamen kaybettiğinde işe yarar. Bu durumda devrimler, alışkanlığın gücü tamamen terk edilmesini engellemiş olsa da, zaten neredeyse bir kenara atılmış olanı nihayetinde ortadan kaldırmaya yarar. Bir devrimin başlangıcı, gerçekte bir inancın sonudur. Büyük bir inancın yok olmaya mahkum olduğu an kolayca tanınabilir, bu, değerinin sorgulanmaya başlandığı andır. Her genel inanç, bir kurgudan başka bir şey olmadığı için, ancak incelemeye tabi tutulmadığı takdirde varlığını sürdürebilir. Ancak bir inanç ciddi şekilde sarsılsa bile, onun doğurduğu kurumlar güçlerini korur ve yavaş yavaş ortadan kaybolurlar. Sonunda, inanç tamamen gücünü kaybettiğinde, ona dayanan her şey kısa sürede yıkıma uğrar. Bir ulus, inançlarını değiştirmeden aynı zamanda uygarlığının tüm unsurlarını dönüştürmeye mahkum olmadan bunu başaramamıştır. Ulus, yeni bir genel inanca ulaşana ve onu kabul edene kadar bu dönüşüm sürecini sürdürür, bu noktaya kadar zorunlu olarak anarşi halindedir. Genel inançlar, uygarlıkların vazgeçilmez sütunlarıdır, fikirlerin yönünü belirlerler. Sadece onlar inanç aşılayabilir ve görev duygusu yaratabilirler. Milletler her zaman genel kabul görmüş inançlar edinmenin faydasının farkında olmuş ve bunların ortadan kalkmasının kendi çöküşlerinin işareti olacağını içgüdüsel olarak anlamışlardır. Romalılar örneğinde, Roma'ya olan fanatik bağlılık, Onları dünyanın efendisi yapan inançtı ve bu inanç yok olduğunda Roma'nın da yok olması kaçınılmazdı. Roma uygarlığını yok eden barbarlara gelince, ancak belirli ortak kabul görmüş inançları edindikten sonra bir ölçüde birlik sağladılar ve anarşiden kurtuldular. Açıkça görülüyor ki, ulusların kendi görüşlerini savunmak uğruna her zaman hoşgörüsüzlük sergilemelerinin bir sebebi var, felsefi açıdan eleştiriye açık olan bu hoşgörüsüzlük, bir halkın yaşamında en gerekli erdemlerden birini temsil eder. Orta çağda birçok kurbanın yakılarak idam edilmesinin ve birçok mucit ve yenilikçinin şehitlikten kurtulmuş olsalar bile umutsuzluk içinde ölmesinin nedeni de bu hoşgörüsüzlüktür. Dünyanın sıklıkla en büyük düzensizliklere sahne olmasının ve milyonlarca insanın savaş alanında ölmesinin ve ölmeye devam etmesinin nedeni de yine bu tür inançların savunulmasıdır. Genel bir inancı yerleştirmek büyük zorluklar içerir. Ancak kesin olarak yerleştiğinde gücü uzun süre yenilmez kalır ve felsefi olarak ne kadar yanlış olursa olsun en parlak zekaya bile kendini kabul ettirir. Avrupa halkları yakından incelendiğinde Molo efsaneleri kadar barbarca olan dini efsaneleri 1500 yıldan fazla bir süre boyunca tartışılmaz olarak kabul etmediler mi? Yaratıklarından birinin itaatsizliğinden dolayı oğluna korkunç işkenceler uygulayarak intikam alan bir tanrı efsanesinin korkunç saçmalığı yüzyıllarca fark edilmedi. Galileo, Newton ve Leibniz gibi güçlü dahiler, bu tür dogmaların doğruluğunun sorgulanabileceğini bir an bile düşünmediler. Genel inançların hipnotize edici etkisinin bu gerçeğinden daha tipik bir şey olamaz, ancak aynı zamanda zekamızın alçaltıcı sınırlılıklarını daha kesin bir şekilde gösteren bir şey de olamaz. Yeni bir dogma kitlelerin zihnine yerleştiği anda, kurumlarının, sanatlarının ve yaşam biçiminin evrimleştiği ilham kaynağı haline gelir. Bu koşullar altında insanların zihinleri üzerindeki etkisi mutlaktır. Eylem adamlarının düşüncesi kabul görmüş inancı gerçekleştirmekten öteye gitmezken, yasa koyucuların düşüncesi onu uygulamaktan öteye gitmez, filozoflar, sanatçılar ve edebiyatçılar ise yalnızca çeşitli biçimlerde ifade edilmesiyle meşgul olurlar. Temel inançtan geçici, ikinci fikirler doğabilir, ancak bunlar her zaman doğdukları inancın izini taşırlar. Mısır Uygarlığı, Ortaçağ Avrupa Uygarlığı, Arapların Müslüman Uygarlığı, bu uygarlıkların en önemsiz unsurlarına iz bırakmış ve bunların hemen tanınmasını sağlamış az sayıda dini inancın sonucudur. İşte bu yüzden, genel inançlar sayesinde, her çağın insanı, onları birbirine benzeten ve boyunduruğundan kurtulamadıkları bir gelenek, görüş ve adet ağına hapsolmuştur. İnsanlar, davranışlarında her şeyden önce inançları ve bu inançların sonucu olan adetler tarafından yönlendirilirler. Bu inançlar ve adetler, varoluşumuzun en küçük eylemlerini bile düzenler ve en bağımsız ruh bile bunların etkisinden kaçamaz. İnsanların zihinleri üzerinde bilinçsizce uygulanan tiranlık, tek gerçek tiranlıktır, çünkü ona karşı savaşılamaz. Tiberius, Cengiz Han ve Napolyon şüphesiz ki korkunç tiranlardı, ancak Musa, Buda, İsa ve Muhammed, mezarlarının derinliklerinden insan ruhu üzerinde çok daha derin bir despotizm uygulamışlardır. Bir komplo bir tiranı devirebilir, ancak sağlam bir şekilde yerleşmiş bir inanca karşı ne işe yarayabilir? Roma Katolikliği ile olan şiddetli mücadelesinde yenilgiye uğrayan Fransız devrimi olmuştur, üstelik bu, halkın sempatisinin görünüşte kendi tarafında olmasına ve engizisyonunki kadar acımasız yıkıcı önlemlere başvurulmasına rağmen gerçekleşmiştir. İnsanlığın tanıdığı tek gerçek tiranlar, her zaman ölülerinin hatıraları veya kendi yarattığı yanılsamalar olmuştur. Genellikle genel inançları belirleyen felsefi saçmalık, onların zaferine hiçbir zaman engel olmamıştır. Aslında, bu tür inançların zaferi, gizemli bir saçmalık sunmaları koşuluyla mümkün görünmektedir. Sonuç olarak, günümüzün sosyalist inançlarının bariz zayıflığı, kitleler arasında zafer kazanmalarını engellemeyecektir. Tüm dini inançlara göre gerçek aşağılıkları, yalnızca şu düşünceden kaynaklanmaktadır, ikincisinin sunduğu mutluluk ideali yalnızca ahiret hayatında gerçekleştirilebilir olduğundan, kimsenin buna karşı çıkması mümkün değildi. Sosyalist mutluluk idealinin yeryüzünde gerçekleştirilmesi amaçlandığından, Vaatlerinin boşluğu, gerçekleştirilmesine yönelik ilk çabalar yapılır yapılmaz ortaya çıkacak ve aynı zamanda yeni inanç tamamen prestijini kaybedecektir. Sonuç olarak, gücü, zafer kazandıktan sonra pratik olarak gerçekleştirilmeye başlanacağı güne kadar artacaktır. Bu nedenle, yeni din başlangıçta, kendisinden önce gelen tüm dinler gibi yıkıcı bir etki gösterse de, gelecekte yaratıcı bir rol oynayamayacaktır. İki kalabalıkların değişen görüşleri, gücünü az önce gösterdiğimiz sabit inançların alt katmanının üzerinde, sürekli olarak ortaya çıkan ve yok olan fikirler, düşünceler ve fikirlerden oluşan bir üst katman bulunur. Bunlardan bazıları sadece bir gün varlığını sürdürürken, daha önemlileri bir nesli bile zor aşar. Bu tür fikirlerde meydana gelen değişikliklerin bazen gerçek olmaktan çok yüzeysel olduğunu ve her zaman ırksal değerlendirmelerden etkilendiğini zaten belirtmiştik. Örneğin, Fransa'nın siyasi kurumlarını incelerken, görünüşte tamamen farklı partilerin kralcılar, radikaller, emperyalistler, sosyalistler ve benzeri tamamen aynı bir ideale sahip olduğunu ve bu idealin yalnızca Fransız ırkının zihinsel yapısına bağlı olduğunu, çünkü diğer ırklar arasında benzer isimler altında tamamen zıt bir idealin bulunduğunu gösterdik. Ne fikirlere verilen isim ne de aldatıcı uyarlamalar şeylerin özünü değiştirmez. Büyük devrimin, Latin edebiyatıyla yoğurulmuş, gözleri Roma Cumhuriyetine dikilmiş, onun yasalarını, faseslerini ve togalarını benimsemiş adamları, güçlü bir tarihsel telkinin etkisi altında oldukları için Romalı olmadılar. Filozofun görevi, eski inançların görünürdeki değişimlerinin altında yatan özü araştırmak ve fikirlerin hareketli akışı içinde genel inançlar ve ırkın dehası tarafından belirlenen kısmı tespit etmektir. Bu felsefi testin yokluğunda, kalabalıkların siyasi veya dini inançlarını sık sık ve istedikleri zaman değiştirdikleri varsayılabilir. Siyasi, dini, sanatsal veya edebi olsun, tüm tarih bunun böyle olduğunu kanıtlıyor gibi görünüyor. Örnek olarak, Fransız tarihinin çok kısa bir dönemini, sadece 1790'dan 1820'ye kadar olan 30 yıllık bir nesli ele alalım. Bu süreçte, kitlelerin önce monarşist, sonra çok devrimci, sonra çok emperyalist ve tekrar çok monarşist hale geldiğini görüyoruz, din konusunda ise aynı zaman diliminde katoliklikten ateizme, sonra deizme ve ardından katolikliğin en belirgin biçimlerine doğru bir yönelim yaşanıyor. Bu değişiklikler sadece kitleler arasında değil, onları yönlendirenler arasında da gerçekleşiyor. Şaşkınlıkla gözlemliyoruz ki, konvansiyonun önde gelen isimleri, kralların yeminli düşmanları, ne tanrıları ne de efendileri olmayan adamlar, Napolyon'un mütevazı hizmetkarları oluyorlar ve daha sonra 18. Louis döneminde dindarca dini törenlerde mum taşıyorlar. Sonraki 70 yıl içinde halkın görüşlerinde de sayısız değişiklik yaşandı. Yüzyılın başındaki hain İngiltere, Napolyon'un varisi yönetiminde Fransa'nın müttefiki oldu, Fransa tarafından iki kez işgal edilen ve Fransız yenilgilerini memnuniyetle izleyen Rusya, Fransa'nın dostu haline geldi. Edebiyat, sanat ve felsefede görüşlerin ardışık evrimi daha da hızlıdır. Romantizm, naturalizm, mistisizm ve benzeri sırayla ortaya çıkar ve yok olur. Dün alkışlanan sanatçı ve yazar, ertesi gün derin bir hor görmeyle karşılanır. Ancak, bu kadar geniş kapsamlı görünüm değişikliklerinin hepsini analiz ettiğimizde ne buluyoruz? İnsanlığın genel inanç ve duygularıyla çelişenlerin hepsi geçicidir ve yön değiştiren akıntı kısa sürede yoluna devam eder. İnsanlığın herhangi bir genel inancına veya duygusuna bağlı olmayan ve dolayısıyla istikrara sahip olamayan görüşler, her türlü tesadüfe veya daha doğru bir ifadeyle, çevredeki koşullardaki her türlü değişikliğe açıktır. Telkin ve bulaşma yoluyla oluşan bu görüşler her zaman geçicidir, deniz kıyısında rüzgarın oluşturduğu kum tepeleri kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve kaybolurlar. Günümüzde, kitlelerin değişken görüşlerinin sayısı, üç farklı nedenden dolayı, eskiden olduğundan çok daha fazladır. Birincisi, eski inançlar giderek daha fazla etkilerini yitirdikçe, geçmişte olduğu gibi anın geçici görüşlerini şekillendirmeyi bırakıyorlar. Genel inançların zayıflaması, geçmişi veya geleceği olmayan, rastgele görüşlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. İkinci sebep ise, kitlelerin gücünün artması ve bu gücün giderek daha az dengelenmesidir. Kitlelerin bir özelliği olarak gördüğümüz fikirlerin aşırı hareketliliği, hiçbir kısıtlama olmaksızın kendini gösterebilir. Son olarak, üçüncü neden ise son zamanlarda gelişen gazete basınıdır, bu sayede en aykırı görüşler sürekli olarak kitlelerin dikkatine sunulmaktadır. Her bir bireysel görüşten kaynaklanabilecek öneriler, kısa sürede zıt nitelikteki önerilerle yok edilmektedir. Sonuç olarak, hiçbir görüş yaygınlaşmayı başaramaz ve hepsinin varlığı geçicidir. Günümüzde bir görüş, genel kabul görecek kadar geniş bir kitleye ulaşmadan yok olmaktadır. Dünya tarihinde oldukça yeni ve günümüz çağının en karakteristik özelliklerinden biri, bu farklı nedenlerden kaynaklanmıştır, hükümetlerin kamuoyunu yönlendirme konusundaki acizliğine değiniyorum. Geçmişte ve çok da uzak olmayan bir geçmişte, hükümetlerin eylemleri ve birkaç yazarın ve çok az sayıda gazetenin etkisi, kamuoyunun gerçek yansıtıcılarını oluşturuyordu. Bugün yazarlar tüm etkilerini kaybettiler ve gazeteler sadece kamuoyunu yansıtıyor. Devlet adamlarına gelince, kamuoyunu yönlendirmek şöyle dursun, tek çabaları onu takip etmektir. Kamuoyundan duydukları korku bazen dehşete varan bir boyuta ulaşır ve onları tamamen istikrarsız bir davranış biçimi benimsemeye iter. Günümüzde kitlelerin görüşü siyasette giderek daha fazla en üstün yol gösterici ilke haline geliyor. Bu durum günümüzde ittifakları zorlamaya kadar varıyor. Son zamanlarda görülen ve tamamen halk hareketinin sonucu olan Fransız-Rus ittifakında olduğu gibi. Günümüzün ilginç bir belirtisi de Papaların, kralların ve imparatorların belirli bir konu hakkındaki görüşlerini kitlelerin yargısına sunmak amacıyla röportaj vermeyi kabul etmeleridir. Eskiden siyasetin duygu meselesi olmadığını söylemek doğru olabilirdi. Peki, siyasetin giderek daha çok akıldan etkilenmeyen ve yalnızca duygularla yönlendirilen değişken kitlelerin dürtüsüyle şekillendiği günümüzde aynı şey söylenebilir mi? Eskiden kamuoyunu yönlendiren basın, hükümetler gibi Kitlelerin gücü karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Şüphesiz ki önemli bir etkiye sahip, ancak bu sadece kitlelerin görüşlerinin ve sürekli değişimlerinin bir yansıması olduğu için mümkün. Sadece bilgi sağlama aracı haline gelen basın, bir fikri veya doktrini dayatma çabasından vazgeçti. Okuyucularını kaybetme riskiyle rekabetin gereklilikleri nedeniyle kamuoyunun düşüncesindeki tüm değişimleri takip ediyor. Önceki nesil tarafından kehanet olarak kabul edilen Konstitutionnel, Debats veya Sickle gibi eski, ağırbaşlı ve etkili yayın organları ya ortadan kayboldu ya da hafif makaleler, sosyete dedikoduları ve finansal örgüler arasına sıkıştırılmış maksimum haber içeren tipik modern gazeteler haline geldi. Günümüzde, yazarlarının kişisel görüşlerini dile getirmesine olanak sağlayacak kadar zengin bir gazete söz konusu olamaz, zira bu tür görüşler, Yalnızca bilgilendirilmek veya eğlenmek isteyen ve her iddianın spekülasyon güdülerinden kaynaklandığından şüphelenen okuyucular için önemsiz olacaktır. Eleştirmenler bile artık bir kitabın veya oyunun başarısını garanti edemez hale geldiler. Zarar verebilirler, ancak fayda sağlayamazlar. Gazeteler, eleştiri veya kişisel görüş biçimindeki her şeyin yararsızlığının o kadar farkındalar ki, Edebi eleştiriyi bastırma noktasına geldiler ve kendilerini bir kitabın başlığını belirtmek ve 2-3 satırlık bir övgü eklemekle sınırladılar. 20 yıl içinde aynı kader muhtemelen tiyatro eleştirisinin de başına gelecektir. Günümüzde kamuoyunun seyrini yakından izlemek, basının ve hükümetlerin en önemli meşguliyeti haline gelmiştir. Bir olayın, bir yasa tasarısının, bir konuşmanın yarattığı etkiyi aralıksız olarak bilmek isterler ve bu görev kolay değildir. Çünkü kalabalıkların düşüncesinden daha hareketli ve değişken bir şey yoktur ve dün alkışladıkları şeyi bugün kınadıklarını görmekten daha sık rastlanan bir durumda yoktur. Görüşlerin tamamen yönsüz kalması ve aynı zamanda genel inançların yıkılması, nihai sonuç olarak her düzeyde aşırı bir görüş ayrılığına ve kitlelerin kendi acil çıkarlarını açıkça ilgilendirmeyen her şeye karşı giderek artan bir kayıtsızlığına yol açmıştır. Sosyalizm gibi doktrin konuları, ancak tamamen okuma-yazma bilmeyen sınıflar arasında, örneğin maden ve fabrika işçileri arasında, gerçek inançlara sahip savunucular bulmaktadır. Alt-orta sınıf mensupları ve bir dereceye kadar eğitim almış işçiler ya tamamen şüpheci hale gelmiş ya da görüşlerinde son derece istikrarsızlaşmıştır. Son 25 yılda bu yönde gerçekleşen evrim çarpıcıdır. Önceki dönemde, nispeten yakın bir zaman dilimi olsa da, görüşler hala belirli bir genel eğilime sahipti, kökenleri bazı temel inançların kabulüne dayanıyordu. Bir bireyin monarşist olması, kaçınılmaz olarak tarih ve bilimde belirli, açıkça tanımlanmış fikirlere sahip olduğu anlamına gelirken, cumhuriyetçi olması ise fikirlerinin tamamen zıt olmasına neden oluyordu. Bir monarşist, insanların maymunlardan gelmediğinin farkındaydı ve bir cumhuriyetçi de bunun gerçekte böyle olduğunun farkındaydı. Monarşistin görevi büyük devrimden dehşetle, cumhuriyetçinin görevi ise saygıyla bahsetmekti. Robespierre ve Merit gibi bazı isimler dini bir bağlılıkla anılmalıydı ve Caesar, Augustus veya Napoleon gibi isimler ise asla bir hakaret sele eşliğinde anılmamalıydı. Fransız Sorbon'da bile tarih yazımına dair bu saf ve özgün yaklaşım yaygındı. Günümüzde tartışma ve analiz sonucunda tüm görüşler prestijini kaybediyor, ayırt edici özellikleri hızla aşınıyor ve heyecanımızı uyandırabilecek çok az görüş kalıyor. Modern zaman insanı giderek daha fazla kayıtsızlığın kurbanı oluyor. Görüşlerin genel olarak aşınması çok fazla kınanmamalıdır. Bunun bir halkın yaşamındaki gerilemenin bir belirtisi olduğu tartışılmazdır. Şüphesiz ki, muazzam, neredeyse doüstü bir kavrayışa sahip insanlar, havariler, kalabalıkların önderleri kısacası, gerçek ve güçlü inançlara sahip insanlar inkar eden, eleştiren veya kayıtsız kalan insanlardan çok daha büyük bir güç uygularlar, ancak unutulmamalıdır ki, kalabalıkların şu anda sahip olduğu güç göz önüne alındığında, tek bir görüş genel kabulünü sağlamak için yeterli prestij kazanırsa, kısa sürede öyle zalim bir güçle donatılacak ki, her şey onun önünde ilmek zorunda kalacak ve özgür tartışma dönemi uzun bir süre için sona erecektir. Kalabalıklar bazen Helioabalas ve Tiberius gibi uysal efendilerdir, ancak aynı zamanda şiddetli bir şekilde kaprislidirler. Bir medeniyet, kalabalıkların üzerinde yüksek bir güç elde etme anı geldiğinde, uzun süre dayanmak için çok fazla tesadüfe maruz kalır. Eğer yıkım saatini bir süreliğine erteleyebilecek bir şey varsa, o da tam olarak kitlelerin görüşlerinin aşırı istikrarsızlığı ve genel inançlara karşı giderek artan kayıtsızlığıdır. Kitap 3. Farklı Kalabalık Türlerinin Sınıflandırılması ve Tanımı Bölüm 1. Kalabalıkların Sınıflandırılması Bu çalışmada, psikolojik kalabalıkların ortak genel özelliklerini özetledik. Şimdi, uygun uyarıcı nedenlerin etkisi altında bir kalabalığa dönüştüklerinde, farklı topluluk kategorilerinde genel özelliklere eşlik eden özel özellikleri belirtmek gerekiyor. Her şeyden önce, kalabalıkların bir sınıflandırmasını birkaç kelimeyle ortaya koyacağız. Başlangıç noktamız basit kalabalık olacaktır. En aşağılık biçimi, kalabalığın farklı ırklara mensup bireylerden oluştuğu zaman ortaya çıkar. Bu durumda, onları birleştiren tek ortak bağ, az çok saygı duyulan bir liderin iradesidir. Birkaç yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğunu işgal eden çok çeşitli kökenli barbarlar, bu tür kalabalıkların bir örneği olarak gösterilebilir. Farklı ırklardan oluşan bu kalabalıkların daha üst bir seviyesinde, belirli etkiler altında ortak özellikler kazanmış ve sonunda tek bir ırk oluşturmuş olanlar vardır. Bunlar zaman zaman kalabalığa özgü özellikler sergilerler, ancak bu özellikler az ya da çok ırksal değerlendirmeler tarafından geçersiz kılınır. Bu çalışmada incelenen bazı etkiler altında, bu iki tür kalabalık, örgütlü veya psikolojik kalabalığa dönüşebilir. Bu örgütlü kalabalıkları aşağıdaki bölümlere ayıracağız. a-Heterojen kalabalıklar. 1-Anonim kalabalıklar, örneğin sokak kalabalıkları. 2-Anonim olmayan kalabalıklar, jüriler, parlamento meclisleri ve benzeri. b-Homojen kalabalıklar. 1-Mezepler, siyasi mezhepler, dini mezhepler ve benzeri. 2-Kastlar, askeri kast. Din adamı kastı, işçi kastı ve benzeri. Üç sınıflar, orta sınıflar, köylü sınıfları ve benzeri. Bu farklı kalabalık kategorilerinin ayırt edici özelliklerine kısaca değineceğiz. Bir heterojen kalabalıklar. Bu ciltte, bu toplulukların özellikleri incelenmiştir. Bunlar, her türden, her meslekten ve her zeka seviyesinden bireylerden oluşmaktadır. Artık biliyoruz ki, insanların eylem halinde olan bir kalabalığın parçası olmaları gerçeğinden yola çıkarak, kolektif psikolojileri bireysel psikolojilerinden esasen farklıdır ve zekaları bu farklılaşmadan etkilenir. Zekanın, yalnızca bilinçaltı duyguların etkisi altında olan kolektiflerde etkisiz olduğunu gördük. Irk faktörü gibi temel bir unsur, çeşitli heterojen kalabalıkların oldukça kapsamlı bir şekilde ayrıştırılmasına olanak tanır. Irkın oynadığı role daha önce de sık sık değindik ve bunun insanların eylemlerini belirleyebilecek en güçlü faktörlerden biri olduğunu gösterdik. Irkın etkisi, kalabalıkların karakterinde de izlenebilir. Rastgele bir araya gelmiş, ancak hepsi İngiliz veya Çinli olan bireylerden oluşan bir kalabalık, yine her türden bireyden oluşan, ancak farklı ırklardan, örneğin Ruslar, Fransızlar veya İspanyollar oluşan başka bir kalabalıktan çok farklı olacaktır. İnsanların duygu ve düşünce biçimlerinde kalıtsal zihinsel yapılarının yarattığı geniş farklılıklar, nadiren de olsa, farklı milletlerden bireylerin aynı kalabalıkta ve oldukça eşit oranlarda bir araya gelmesi durumunda belirginleşir, bu durum, toplanmaya neden olan çıkarlar görünüşte ne kadar aynı olursa olsun geçerlidir. Sosyalistlerin farklı ülkelerin işçi sınıfı temsilcilerini büyük kongrelerde bir araya getirme çabaları her zaman en belirgin anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Bir Latin kitlesi, ne kadar devrimci veya ne kadar muhafazakar olursa olsun, taleplerini gerçekleştirmek için her zaman devletin müdahalesine başvuracaktır. Her zaman belirgin bir merkezileşme eğilimi ve az ya da çok belirgin bir diktatörlük yanlısı eğilimle ayırt edilir. Buna karşılık, bir İngiliz veya Amerikan kitlesi devlete önem vermez ve yalnızca özel girişime başvurur. Bir Fransız kitlesi eşitliğe, bir İngiliz kitlesi ise özgürlüğe özel önem verir. Bu ırk farklılıkları, neredeyse ulus sayısı kadar farklı sosyalizm ve demokrasi biçiminin nasıl olduğunu açıklamaktadır. Irkın dehası, kalabalığın ilimleri üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bu, kalabalığın ruh halindeki değişimleri sınırlayan güçlü temel kuvvettir. Kalabalıkların aşağılık özelliklerinin, ırkın ruhu ne kadar güçlü olursa o kadar az belirginleştiği temel bir yasa olarak kabul edilmelidir. Kalabalık hali ve kalabalıkların egemenliği, barbarlık haline veya ona dönüşe eşdeğerdir. Irk, sağlam bir şekilde oluşmuş kolektif bir ruh kazanarak, kalabalıkların düşüncesiz gücünden giderek daha fazla kurtulur ve barbarlık halinden çıkar. Irksal değerlendirmelere dayalı sınıflandırmanın dışında, heterojen kalabalıkların yapılması gereken tek önemli sınıflandırma, onları sokak kalabalıkları gibi anonim kalabalıklar ve örneğin müzakere meclisleri ve jüriler gibi anonim olmayan kalabalıklar olarak ayırmaktır. Birinci tür kalabalıklarda bulunmayan ve ikinci tür kalabalıklarda gelişen sorumluluk duygusu, eylemlerine genellikle çok farklı bir eğilim kazandırır. 2. Homojen Kalabalıklar Homojen kalabalıklar şunları içerir. 1. Bölümler 2. Kastlar 3. Sınıflar Mezhep, homojen kitlelerin örgütlenme sürecindeki ilk adımı temsil eder. Bir mezhep, eğitimleri, meslekleri ve ait oldukları toplumsal sınıf bakımından büyük farklılıklar gösteren, ancak ortak inançlarıyla birbirine bağlanan bireyleri içerir. Buna örnek olarak dini ve siyasi mezhepler verilebilir. Kast sistemi, kitlelerin ulaşabileceği en yüksek örgütlenme düzeyini temsil eder. Mezhep, çok farklı mesleklerden, eğitim seviyelerinden ve sosyal çevrelerden gelen, Yalnızca ortak inançlarıyla birbirine bağlı bireyleri içerirken, kast sistemi aynı mesleğe sahip, dolayısıyla benzer şekilde eğitimli ve aynı sosyal statüye sahip bireylerden oluşur. Askeri ve rahip kastları buna örnek gösterilebilir. Bu sınıf, bir mezhebin üyeleri gibi ortak inançlarla veya bir kastın üyeleri gibi ortak mesleklerle değil, belirli ilgi alanları ve neredeyse aynı yaşam ve eğitim alışkanlıklarıyla birbirine bağlı, farklı kökenlerden gelen bireylerden oluşur. Orta sınıf ve tarım sınıfı buna örnek teşkil eder. Bu çalışmada yalnızca heterojen kalabalıklarla ilgilendiğim ve homojen kalabalıkların, mezhepler, kastlar ve sınıflar, incelenmesini başka bir cilde bıraktığım için, burada bu tür kalabalıkların özelliklerine değinmeyeceğim. Heterojen kalabalıklar üzerine yaptığım bu çalışmayı, birkaç tipik ve farklı kalabalık kategorisinin incelenmesiyle sonlandıracağım. Bölüm 2. Suçlu kalabalıklar olarak adlandırılan kalabalıklar. Kalabalıkların, bir heyecan döneminden sonra, tamamen otomatik ve bilinçsiz bir duruma girerek telkinle yönlendirildikleri gerçeği göz önüne alındığında, onları her halükarda suçlu olarak nitelendirmek zor görünmektedir. Bu hatalı nitelendirmeyi yalnızca son psikolojik araştırmalarla kesin olarak kabul görmüş olması nedeniyle koruyorum. Kalabalıkların bazı eylemleri, yalnızca kendi başlarına ele alındığında kesinlikle suçtur, ancak bu durumda suç, bir kaplanın yavrularının eğlenmesi için bir hinduyu parçalamasına izin verdikten sonra onu yemesi eylemiyle aynı şekildedir. Kalabalık suçlarının olağan gerekçesi güçlü bir telkin olup, bu tür suçlara katılan bireyler daha sonra görevlerini yerine getirdikleri konusunda ikna olurlar, oysa sıradan bir suçlu için durum böyle değildir. Kalabalıklar tarafından işlenen suçların tarihi, öncesinde yaşananları gözler önüne seriyor. Bastil valisi Mede Launay'ın öldürülmesi, tipik bir örnek olarak gösterilebilir. Kalenin ele geçirilmesinden sonra, çok heyecanlı bir kalabalık tarafından çevrili olan vali, her yönden darbelere maruz kaldı. Onu asmak, başını kesmek, bir atın kuyruğuna bağlamak önerildi. Mücadele ederken, yanlışlıkla orada bulunanlardan birine tekme attı. Birisi, tekme atan kişinin valinin boğazını kesmesini önerdi ve bu öneri kalabalık tarafından hemen alkışlarla karşılandı. Söz konusu kişi, işsiz bir aşçı olup, bastilede bulunmasının asıl sebebi olan biteni merak etmekti ve genel kanı bu yönde olduğu için bu eylemin vatanseverlik olduğunu düşünüyor, hatta bir canavarı yok ettiği için madalya almayı hak ettiğine inanıyor. Kendisine ödünç verilen bir kılıçla açıkta kalan boyuna vurur, ancak silah biraz körelmiş ve kesici olmadığı için cebinden küçük, siyah saplı bir bıçak çıkarır ve, aşçı olarak et kesme konusunda deneyimli olduğu için, işlemi başarıyla gerçekleştirir. Yukarıda belirtilen sürecin işleyişi bu örnekte açıkça görülmektedir. Burada, kolektif kökeni nedeniyle daha da güçlü olan bir öneriye itaat ve katilin, yurttaşlarının oy birliğiyle onayını aldığı için daha da doğal olan, çok erdemli bir eylem gerçekleştirdiğine dair inancı söz konusudur. Bu tür bir eylem hukuken suç sayılabilir, ancak psikolojik olarak suç sayılmaz. Suçlu kalabalıkların genel özellikleri, tüm kalabalıklarda karşılaştığımız özelliklerle tamamen aynıdır, telkinlere açık olma, saf dillik, hareketlilik, iyi veya kötü duyguların abartılması, belirli ahlak biçimlerinin tezahürü ve benzeri. Fransız tarihinde en karanlık anıları bırakan kalabalıkta, yani Eylül katliamlarını gerçekleştiren kalabalıkta, tüm bu özellikleri bulacağız. Aslında bu kalabalık, Saint Bartholomew katliamlarını gerçekleştiren kalabalıkla büyük benzerlik göstermektedir. Bu ayrıntıları, çağdaş kaynaklardan alan Metin'in anlatımından ödünç alıyorum. Hapishaneleri boşaltıp mahkumları katletme emrini kimin verdiği veya bu öneriyi kimin yaptığı tam olarak bilinmiyor. Bunun Dant'ın tarafından mı yapıldığı, yoksa başka biri tarafından mı yapıldığı önemli değil, bizim için ilgi çekici olan tek gerçek, katliamla görevlendirilen kalabalığın aldığı güçlü telkindir. Katil kalabalığı yaklaşık 300 kişiden oluşuyordu ve tamamen tipik, heterojen bir kalabalıktı. Çok az sayıda profesyonel haydut dışında, çoğunlukla her meslekten esnaf ve zanaatkarlardan oluşuyordu, ayakkabıcılar, çilingirler, kuaförler, duvar ustaları, katipler, haberciler ve benzeri. Aldıkları telkinin etkisi altında, yukarıda bahsedilen aşçı gibi, vatansever bir görevi yerine getirdiklerine tamamen ikna olmuşlardı. Hem yargıç hem de cellat olarak çifte görev yapıyorlardı ancak kendilerini bir an bile suçlu olarak görmüyorlardı. Görevlerinin öneminin derin bilincinde olan halk, bir tür mahkeme kurarak işe koyulur ve bu eylemle bağlantılı olarak kalabalıkların saflığı ve adalet anlayışlarının ilkelliği hemen ortaya çıkar. Sanıkların sayısının fazla olması göz önüne alındığında, öncelikle soyluların, rahiplerin, subayların ve kralın maiyetindekilerin yani İyi bir vatanseverin gözünde sadece meslekleri bile suçluluklarının kanıtı olan tüm bireylerin topluca katledilmesine karar verilmiştir. Zira onların durumunda özel bir karara gerek yoktur. Geri kalanlar ise kişisel görünüşlerine ve itibarlarına göre yargılanacaktır. Bu şekilde kalabalığın temel vicdanı tatmin edilir. Artık yasal olarak katliama devam edebilecek ve daha önce başka bir yerde belirttiğim vahşet içgüdülerine serbestçe yer verebilecektir. Bu içgüdüler, toplulukların her zaman yüksek derecede geliştirdiği içgüdülerdir. Ancak bu içgüdüler kalabalıklarda sıklıkla olduğu gibi vahşet kadar aşırı olabilen şefkat gibi diğer ve zıt duyguların ortaya çıkmasını engelleyemez. Parisli işçi sınıfının engin sempatisine ve hızlı duyarlılığına sahipler. Abba Mahkumların 26 saat boyunca susuz bırakıldığını öğrenen bir federasyon üyesi, gardiyanı öldürmeye kararlıydı ve mahkumların duaları olmasaydı bunu yapacaktı. Bir mahkum, doğaçlama mahkeme tarafından, beraat ettiğinde, gardiyanlar ve cellatlar da dahil olmak üzere herkes onu sevinçten kucaklıyor ve çılgınca alkışlıyor, ardından toplu katliam yeniden başlıyor. Katliam boyunca hoş bir neşe hiç durmuyor. Cesetlerin etrafında dans ediliyor ve şarkı söyleniyor, aristokratların öldürülmesine tanık olmaktan zevk alan hanımlar için sıralar düzenleniyor. Dahası, özel bir adalet anlayışı sergilenmeye devam ediyor. Manastırdaki bir kasap, biraz uzakta duran kadınların kötü gördüğünden ve orada bulunanlardan sadece birkaçının aristokratlara vurma zevkini yaşadığından şikayet edince, Gözlemin doğruluğu kabul edildi ve kurbanların iki sıra kasap arasından yavaşça geçirilmesine karar verildi, kasaplar, acıyı uzatmak için sadece kılıcın kabzasıyla vurmak zorunda kalacaklardı. La Force hapishanesinde kurbanlar tamamen çıplak soyulup yarım saat boyunca kelimenin tam anlamıyla kesiliyor, ardından herkes iyice gördükten sonra, bağırsaklarını ortaya çıkaran bir darbeyle öldürülüyorlar da vicdan azabı vardır ve kalabalıklar içinde varlığını daha önce belirttiğimiz o ahlaki duyarlılığı sergilerler. Kurbanların paralarını ve mücevherlerini sahiplenmeyi reddederler ve bunları komitelerin masasına götürmezler. Kalabalıkların zihnine özgü bu ilkel akıl yürütme biçimleri, her zaman onların tüm eylemlerinde izlenebilir. Örneğin, ulusun 1200 veya 1500 düşmanının katledilmesinden sonra, Birileri şu yorumu yapar ve önerisi hemen kabul edilir, yaşlı dilencileri, serserileri ve genç mahkumları barındıran diğer hapishaneler, aslında işe yaramaz ağızlar barındırıyor ve bu nedenle onlardan kurtulmak iyi olurdu. Ayrıca, aralarında mutlaka halk düşmanları da olmalıydı. Örneğin, zehirci birinin dul eşi Delare adında bir kadın, hapiste olduğu için çok öfkeli olmalı, eğer yapabilseydi Paris'i ateşe verirdi, bunu söylemiş olmalı, söyledi. Kurtulmak iyi oldu. Gösteri ikna edici görünüyordu ve mahkumlar istisnasız katledildi, aralarında 12 ila 17 yaşları arasında yaklaşık 50 çocuk da vardı ki bunlar elbette ulusun düşmanı haline gelebilirlerdi ve bu nedenle onlardan kurtulmak açıkça iyi bir şeydi. Bir haftalık çalışmanın sonunda, tüm bu işlemler tamamlandığında, kasaplar dinlenmeyi düşünebilirler. Ülkelerine iyi hizmet ettiklerine derinden inanarak yetkililere gidip tazminat talep ettiler. En gayretlileri ise madalya bile istediler. 1871 komününün tarihi, önceki olaylara benzer birçok gerçeği ortaya koymaktadır. Kalabalıkların artan etkisi ve yetkililerin onlara karşı ardı ardına teslim olmaları göz önüne alındığında, benzer nitelikte daha birçok olaya şahit olmamız kaçınılmazdır. Bölüm 3. Ceza Jürileri Burada her jüri türünü inceleyemediğim için, sadece en önemlisini, yani ağır ceza mahkemesi jürilerini ele alacağım. Bu jüriler, anonim olmayan heterojen kalabalığın mükemmel bir örneğini sunmaktadır. Onların telkinlere açık olduklarını ve akıl yürütme kapasitelerinin zayıf olduğunu, kalabalık liderlerinin etkisine açık olduklarını ve çoğunlukla bilinçsiz duygular tarafından yönlendirildiklerini göreceğiz. Bu inceleme sırasında, kalabalık psikolojisine aşina olmayan kişilerin yapabileceği bazı ilginç hatalara da tanık olacağız. Öncelikle, jüriler bize, bir kalabalığı oluşturan farklı unsurların zihinsel düzeyinin, kararlar söz konusu olduğunda ne kadar önemsiz olduğunun iyi bir örneğini sunmaktadır. Bir müzakere meclisinin tamamen teknik olmayan bir konuda görüş bildirmesi gerektiğinde, zekanın hiçbir önemi olmadığını gördük. Örneğin, bir araya gelmiş bilim insanları veya sanatçılar, sadece bir topluluk oluşturmaları nedeniyle, genel konularda, bir araya gelmiş duvar ustaları veya bakkallar topluluğunun vereceği kararlardan belirgin şekilde farklı kararlar vermeyeceklerdir. Çeşitli dönemlerde ve özellikle 1848 öncesinde, Fransız yönetimi, jüri oluşturmak üzere çağrılan kişiler arasında dikkatli bir seçim yapmış, Jüri üyelerini aydın sınıflar arasından, profesörler, memurlar, edebiyatçılar ve benzeri arasından seçmiştir. Günümüzde jüri üyeleri çoğunlukla küçük esnaf, küçük sermayedarlar ve çalışanlar arasından seçilmektedir. Ancak, uzman yazarların büyük şaşkınlığına rağmen, jürinin bileşimi ne olursa olsun, kararları hep aynı olmuştur. Jüri kurumuna ne kadar düşman olsalar da, sulh hakimleri bile bu iddianın doğruluğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı M.Berardes Glaju, anılarında bu konu hakkında şu ifadeleri kullanmaktadır. Jüri üyelerinin seçimi bugün gerçekte belediye meclisi üyelerinin elindedir, onlar da kendi durumlarının doğasında var olan siyasi ve seçimsel kaygılara göre insanları listeye ekler veya listeden çıkarırlar. Seçilen jüri üyelerinin çoğunluğu ticaretle uğraşan kişilerdir, ancak eskisine göre daha az önemli kişilerdir ve idarenin belirli dallarına mensup çalışanlardır. Hakim rolünü üstlendikten sonra görüşlerin ve mesleklerin hiçbir önemi kalmaz, jüri üyelerinin birçoğu acemi bir hevese sahiptir ve en iyi niyetli insanlar da mütevazı durumlarda benzer şekilde davranırlar, jürinin ruhu değişmemiştir, kararları aynı kalmıştır. Az önce alıntılanan pasajdan, haklı olan sonuçlar akılda tutulmalı, zayıf olan açıklamalar ise göz ardı edilmelidir. Bu zayıflığa çok fazla şaşırmamak gerekir. Çünkü kural olarak, avukatlar da hakimler gibi kalabalıkların ve dolayısıyla jürilerin psikolojisinden habersiz görünmektedirler. Bu ifadenin kanıtını, az önce alıntılanan yazarın anlattığı bir olayda buluyorum. Yazar, Assize mahkemesinde çalışan en ünlü avukatlardan biri olan Laçodun, listedeki tüm zeki bireyler için jüri üyesine itiraz etme hakkını sistematik olarak kullandığını belirtiyor. Ancak deneyim ve yalnızca deneyim bize bu itirazların tamamen işe yaramaz olduğunu göstermiştir. Bu, günümüzde kamu savcılarının ve avukatların, en azından Paris barosuna mensup olanların, jüri üyesine itiraz etme haklarından tamamen vazgeçmiş olmalarıyla kanıtlanmaktadır. Yine de M. Desglajou'nun belirttiği gibi yargılar değişmedi, ne daha iyi ne de daha kötü. Tüm kalabalıklar gibi jüriler de duygusal değerlendirmelerden çok etkilenir ve argümanlardan çok az etkilenirler. Bir avukat şöyle yazıyor: Bir annenin çocuğunu emzirdiğini veya yetimleri görmeye karşı koyamazlar. M. ise şöyle diyor: bir kadının hoş bir görünüme sahip olması, jürinin beğenisini kazanması için yeterlidir. Jüriler, kendilerinin de kurbanı olabilecekleri suçlara karşı acıma duygusu beslemezler, üstelik bu tür suçlar toplum için en tehlikeli olanlardır. Bunun aksine, güdüsü tutku olan kanun ihlallerinde çok hoşgörülüdürler. Kız çocuklarını öldüren annelere veya kendisini baştan çıkarıp terk eden adama kin kusarak karşılık veren genç kadınlara nadiren sert davranırlar, çünkü içgüdüsel olarak toplumun bu tür suçlardan çok az tehlike altında olduğunu ve kanunun terk edilmiş kızları korumadığı bir ülkede, intikam alan kızın suçunun, gelecekteki baştan çıkarıcıları önceden korkutması bakımından zararlıdan çok yararlı olduğunu hissederler. Jüriler, Tüm kalabalıklar gibi, prestijden derinden etkilenirler ve Başkan Desglajou'nun çok doğru bir şekilde belirttiği gibi, jüriler yapıları bakımından son derece demokratik olsalar da, beğenileri ve beğenmedikleri şeyler bakımından son derece aristokratiktirler, isim, soy, büyük servet, şöhret, saygın bir avukatın yardımı, sanığa ayrıcalık kazandıran veya ona parlaklık katan her şey, ona son derece büyük avantaj sağlar. İyi bir avukatın en önemli görevi, jürinin duygularına hitap etmek ve tüm kalabalıklar karşısında olduğu gibi, çok az tartışmak veya yalnızca temel mantık yöntemlerini kullanmak olmalıdır. Ağır ceza mahkemelerindeki başarılarıyla ünlü bir İngiliz avukat, izlenmesi gereken eylem çizgisini şöyle güzel bir şekilde ortaya koymuştur. Savunma yaparken jüriyi dikkatle gözlemlerdi. En uygun fırsat yakalanmıştı. Savcı, içgörü ve deneyimi sayesinde her cümlenin jüri üyelerinin yüzlerindeki etkisini okur ve buna göre sonuçlara varırdı. İlk adımı, jüri üyelerinden hangilerinin zaten davasına olumlu baktığından emin olmaktı. Onların desteğini kesin olarak kazanmak kısa bir işti ve bunu yaptıktan sonra, aksine olumsuz eğilimli görünen üyelere dikkatini çevirir ve sanığa neden düşman olduklarını keşfetmeye çalışırdı. Bu, görevinin hassas kısmıydı. Çünkü bir adamı mahkum etmek için adalet duygusundan bağımsız olarak sonsuz sayıda neden olabilir. Bu birkaç satır, hitabet sanatının tüm mekanizmasını özetliyor ve önceden hazırlanmış bir konuşmanın neden bu kadar az etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü yaratılan izlenime göre kullanılan terimleri an be an değiştirebilmek gerekiyor. Hatip, jürinin tüm üyelerini kendi görüşlerine ikna etmeye ihtiyaç duymaz. Sadece genel görüşü belirleyecek olan önde gelen kişileri ikna etmesi yeterlidir. Tüm kalabalıklarda olduğu gibi, jürilerde de geri kalanına rehberlik eden az sayıda birey vardır. Yukarıda adı geçen avukat, deneyimlerimden biliyorum ki, bir veya iki enerjik adam jürinin geri kalanını kendi yanlarına çekmek için yeterlidir diyor. İşte bu iki veya üç kişiyi ustaca telkinlerle ikna etmek gerekir. Her şeyden önce onları memnun etmek gerekir. Kalabalığın bir parçası olan ve memnun etmeyi başardığınız kişi, ikna olma noktasına gelmiştir ve kendisine sunulan her türlü argümanı mükemmel olarak kabul etmeye oldukça meyillidir. Yukarıda bahsedilen Bay Leçoğdun, ilginç bir anlatımından aşağıdaki anekdotu aktarıyorum. Laçoğd'un, mahkeme oturumları sırasında yaptığı tüm konuşmalar boyunca, etkili olduğunu bildiği veya hissettiği ancak inatçı olan iki veya üç jüri üyesini asla gözden kaçırmadığı iyi bilinmektedir. Genellikle bu inatçı jüri üyelerini ikna etmeyi başarmıştır. Ancak bir keresinde, Taşra'da, en kurnaz argümanlarıyla üç çeyrek saat boyunca boşuna ikna ettiği bir jüri üyesiyle uğraşmak zorunda kaldı. Bu adam yedinci jüri üyesiydi, ikinci sıranın ilk jüri üyesiydi. Dava umutsuzdu. Aniden, ateşli bir gösterinin ortasında, Laço durdu ve mahkeme başkanına hitaben şöyle dedi, ön taraftaki perdenin çekilmesi için talimat verir misiniz? Yedinci jüri üyesi güneşten kör olmuş durumda. Söz konusu jüri üyesi kızardı, gülümsedi ve teşekkür etti. Savunmanın tarafına geçti. Son zamanlarda, aralarında en seçkin isimlerinde bulunduğu birçok yazar, jüri kurumuna karşı güçlü bir kampanya başlattı, oysa bu kurum, Kontrolsüz bir kastın gerçekten çok sık yaptığı hatalara karşı sahip olduğumuz tek koruma mekanizmasıdır. Bu yazarların bir kısmı, yalnızca aydın sınıfların saflarından seçilen bir jüriyi savunmaktadır, ancak bu durumda bile kararların mevcut sistemde verilen kararlarla aynı olacağını zaten kanıtladık. Jürilerin yaptığı hatalara dayanan diğer yazarlar ise jüriyi kaldırmayı ve yerine hakimleri getirmeyi savunmaktadır. Bu reformcuların, jürinin suçlandığı hataların ilk etapta hakimler tarafından yapıldığını ve sanık jüri önüne çıktığında zaten birçok sulh hakimi, soruşturma hakimi, savcı ve iddianame mahkemesi tarafından suçlu bulunduğunu nasıl unutabildiklerini anlamak zordur. Dolayısıyla, sanığın jüri yerine sulh hakimleri tarafından kesin olarak yargılanması durumunda, masumiyetini kabul ettirme şansını kaybedeceği açık olmalıdır. Jürilerin hataları her zaman öncelikle sulh hakimlerinin hataları olmuştur. Bu nedenle, özellikle korkunç yargı hataları ortaya çıktığında, örneğin Dr. Leynin yakın zamanda mahkum edilmesi gibi durumlarda, suçlanması gerekenler yalnızca sulh hakimleridir. Doktor L., bir eğitim yargıcı tarafından aşırı aptallık suçundan yargılanmış ve doktorun kendisine 30 frank karşılığında yasa dışı bir ameliyat yaptığını iddia eden yarı zeka geriliği olan bir kızın ihbarı üzerine mahkum edilmişti. Kamuoyunun öfkesinin patlaması sonucu, devlet başkanı tarafından derhal serbest bırakılmıştı. Mahkumun tüm yurttaşları tarafından onurlu bir şekilde değerlendirilmesi, hatanın büyüklüğünü apaçık ortaya koymuştur. Hakimler bunu kendileri de kabul ettiler, yine de kast kaygılarıyla affın imzalanmasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Benzer tüm olaylarda, anlayamadığı teknik ayrıntılarla karşı karşıya kalan jüri, doğal olarak savcıya kulak verir ve sonuçta olayın en karmaşık durumları çözmek üzere eğitilmiş hakimler tarafından soruşturulduğunu savunur. Öyleyse, hatanın gerçek sorumluları kimdir jüri üyeleri mi yoksa hakimler mi? Jüriye sıkıca tutunmalıyız, belki de hiçbir bireysellikle değiştirilemeyecek tek kalabalık kategorisini oluşturur. Yalnızca o, herkese eşit olan ve prensipte kör olması ve özel durumları dikkate almaması gereken hukukun sertliğini yumuşatabilir. Merhamete erişemeyen ve yalnızca yasa metnine kulak veren hakim, mesleki sertliğiyle, Cinayetten suçlu hırsızı ve yoksulluk ve baştan çıkarıcısı tarafından terk edilme nedeniyle çocuk öldürmeye sürüklenen zavallı kızı aynı cezayla cezalandıracaktır. Öte yandan jüri, içgüdüsel olarak baştan çıkarılan kızın, baştan çıkarandan çok daha az suçlu olduğunu, ancak baştan çıkaranın kanun tarafından etkilenmediğini ve kızın her türlü hoşgörüyü hak ettiğini hisseder. Kastların psikolojisine ve diğer kalabalık kategorilerinin psikolojisine oldukça aşina biri olarak, haksız yere suçlandığım bir durumda, yargıçlar yerine jüri muhatap olmayı tercih etmeyeceğim tek bir durum bile görmüyorum. Masumiyetimin jüri tarafından kabul edilme olasılığı daha yüksekken, yargıçlar tarafından kabul edilme olasılığı en ufak bir ihtimal bile yok. Kalabalıkların gücünden korkulmalıdır, ancak bazı kastların gücünden daha da çok korkulmalıdır. Kalabalıklar mahkum edilebilir, kastlar asla edilemez. Bölüm 4. Seçim kalabalıkları Seçim kalabalıkları, yani belirli görevlerin sahiplerini seçme yetkisine sahip topluluklar, heterojen kalabalıklar oluştururlar, ancak eylemleri tek bir açıkça belirlenmiş konuya, yani farklı adaylar arasında seçim yapmaya sınırlı olduğundan, daha önce açıklanan özelliklerden yalnızca birkaçını gösterirler. Kalabalıkların kendine özgü özelliklerinden özellikle de akıl yürütme yeteneğinin azlığı, eleştirel ruhun yokluğu, sinirlilik, saf dillik ve basitlik sergilerler. Dahası, kararlarında kalabalık liderlerinin etkisi ve saydığımız faktörlerin, onaylama, tekrar, prestij ve bulaşma oynadığı rol izlenebilir. Seçim kalabalıklarının hangi yöntemlerle ikna edileceğini inceleyelim. En başarılı yöntemlerden onların psikolojisini anlamak kolay olacaktır. Adayın saygınlığa sahip olması son derece önemlidir. Kişisel saygınlık ancak zenginlikten kaynaklanan saygınlıkla değiştirilebilir. Yetenek ve hatta deha, başarı için ciddi önem taşıyan unsurlar değildir. Öte yandan, en önemli husus, adayın prestije sahip olması, yani tartışmasız bir şekilde seçmenlere kendini kabul ettirebilmesidir. Seçmenlerin çoğunluğunun işçi veya köylü olması nedeniyle, kendi saflarından birini temsilci olarak nadiren seçmelerinin nedeni, böyle bir kişinin aralarında hiçbir prestije sahip olmamasıdır. Tesadüfen kendilerine denk birini seçtiklerinde ise, bu genellikle ikinci nedenlerdendir, Örneğin, Seçmenin günlük olarak bağımlı olduğu ve bir an için efendisi olduğunu sandığı önemli bir kişiye veya etkili bir işverene karşı kin beslemek için. Prestij sahibi olmak, bir adayın başarısını garantilemek için yeterli değildir. Seçmen, özellikle açgözlülük ve kibirin pohpolanmasına karşı hassastır. En abartılı övgülerle bunaltılmalı ve ona en fantastik vaatlerde bulunmaktan çekinilmemelidir. Eğer bir işçi ise, işverenleri aşağılamak ve damgalamak konusunda asla aşırıya kaçılmamalıdır. Rakip adaya gelince, onun şansını yok etmek için, sürekli tekrar ve yayılma yoluyla, onun tam bir düzenbaz olduğu ve çeşitli suçlardan suçlu olduğunun herkesçe bilindiği kanıtlanmalıdır. Elbette, herhangi bir kanıt arayışına girmek faydasızdır. Rakip, kalabalığın psikolojisine aşina değilse, bir dizi iddiaya başka bir dizi iddiayla cevap vermek yerine, kendini argümanlarla haklı çıkarmaya çalışacaktır ve başarılı olma şansı hiç olmayacaktır. Adayın yazılı programı çok kesin olmamalıdır, çünkü rakipleri daha sonra bunu ona karşı kullanabilir, ancak sözlü programında aşırı abartı olmamalıdır. En önemli reformlar korkusuzca vaat edilebilir. Bu abartılar yapıldıkları anda büyük bir etki yaratır ve gelecekte bağlayıcı değildir. Çünkü seçmenin, oy verdiği adayın, alkışladığı ve seçimin kazanıldığı varsayılan seçim programının ne kadar uyguladığını öğrenmekle hiç ilgilenmediği sürekli gözlemlenen bir konudur. Önceki bölümde, tanımladığımız tüm ikna faktörlerinin farkına varılacaktır. Bunlara, daha önce üzerinde ısrar ettiğimiz sihirli etkiye sahip kelimelerin ve formüllerin etkisinde tekrar rastlayacağız. Bu ikna araçlarını nasıl kullanacağını bilen bir hatip, kalabalık üzerinde istediğini yapabilir. Rezil sermaye, alçak sömürücüler, hayranlık uyandıran işçi, zenginliğin toplumsallaştırılması ve benzeri ifadeler, kullanım nedeniyle biraz eskimiş olsalar da, her zaman aynı etkiyi yaratır. Ancak, mümkün olduğunca kesin anlamdan yoksun ve sonuç olarak en çeşitli özlemleri okşamaya uygun yeni bir formül bulan aday, kesinlikle başarıya ulaşır. 1873'teki kanlı İspanyol devrimi, herkesin kendi yorumunu yapabileceği karmaşık anlamlı bu sihirli ifadelerden biriyle gerçekleşti. Çağdaş bir yazar, bu ifadenin ortaya çıkışını alıntılanmaya değer şu sözlerle tanımlamıştır. Radikaller, merkezi bir cumhuriyetin kılık değiştirmiş bir monarşi olduğunu keşfetmişlerdi ve onları memnun etmek için courts, seçmenlerin hiçbiri neye oy verdiklerini açıklayamasada, oy birliğiyle federal bir cumhuriyet ilan etmişti. Ancak bu formül herkesi memnun etmişti, sevinç sarhoş edici, çılgıncaydı. Erdem ve mutluluk saltanatı yeryüzünde yeni başlamıştı. Rakibi kendisine federalist unvanını vermeyi reddeden bir cumhuriyetçi, kendini ölümcül bir hakarete uğramış sayıyordu. İnsanlar sokaklarda birbirlerine, yaşasın federal cumhuriyet diye sesleniyorlardı. Ardından ordudaki disiplinsizliğin ve askerlerin özerkliğinin mistik erdemi övülüyordu. Federal cumhuriyetten ne anlaşılıyordu? Kimileri bunu eyaletlerin özgürleşmesi, Amerika Birleşik Devletlerindekine benzer kurumlar ve idari ademi merkeziyetçilik olarak yorumlarken, diğerleri tüm otoritenin kaldırılmasını ve büyük toplumsal tasfiyenin hızla başlamasını hedefliyordu. Barcelona ve Endülüs sosyalistleri, komünlerin mutlak egemenliğini savundular, İspanya'ya 10 bin bağımsız belediye kazandırmayı, kendi başlarına yasama yapmalarını ve bunların kurulmasının polis ve ordunun ortadan kaldırılmasıyla birlikte gerçekleşmesini önerdiler. Güney eyaletlerinde isyanın kısa sürede kasabadan kasabaya ve köyden köye yayıldığı görüldü. Bir köy isyanını ilan eder etmez, ilk işi komşularıyla ve Madrid ile tüm iletişimi kesmek için telgraf tellerini ve demiryolu hatlarını yok etmek oldu. En sefil köy bile kendi ayakları üzerinde durmaya kararlıydı. Federasyon, katliamlar, kundaklama ve her türlü vahşetle damgalanan kantonculuğa yerini bırakmıştı ve ülkenin dört bir yanında kanlı şenlikler kutlanıyordu. Seçmenlerin zihinleri üzerinde mantığın yaratabileceği etkiyle ilgili olarak, bu konuda en ufak bir şüphe duymak ancak seçim toplantısı raporlarını hiç okumamış olmanın sonucu olabilir. Böyle bir toplantıda onaylamalar, hakaretler ve bazen de yumruklaşmalar olur. Ancak asla tartışmalar olmaz. Bir an için sessizlik oluşursa, bunun nedeni orada bulunan ve sert adam olarak bilinen birinin her zaman dinleyicilerin zevk aldığı o utanç verici sorulardan birini sorarak adayı alaya alacağını duyurmasıdır. Ancak muhalefet partisinin memnuniyeti kısa sürer, çünkü soru soranın sesi rakiplerinin çıkardığı gürültüde kısa sürede kaybolur. Yüzlerce benzer örnek arasından seçilen ve günlük gazetelerden alınan aşağıdaki kamu toplantısı raporları tipik olarak kabul edilebilir. Toplantının düzenleyicilerinden biri meclisten bir başkan seçmesini isteyince fırtına koptu. Anarşistler, komite masasına saldırmak için kürsüye atladılar. Sosyalistler enerjik bir savunma yaptılar yumruklaşmalar oldu ve her iki taraf da birbirini hükümetin maaşlı casusları olmakla suçladı vesaire bir vatandaş salonu gözü morarmış bir şekilde terk etti komite kargaşanın ortasında olabildiğince iyi bir şekilde kuruldu ve söz hakkı yoldaş X'e geçti hatip sosyalistlere karşı şiddetli bir saldırıya başlar sosyalistler ise ahmak alçak haydut ve benzeri diye bağırarak onu bölerler Yoldaş 10. ise bu hakaretlere karşılık olarak sosyalistlerin ahmak veya şakacı oldukları yönünde bir teori ortaya koyar. Almanist Parti dün akşam Rudolf du, du Temple'deki ticaret salonunda 1 Mayıs'taki işçi bayramı öncesinde büyük bir toplantı düzenledi. Toplantının sloganı sakinlik ve huzur idi. Yoldaş G sosyalistleri aptal ve sahtekar olarak nitelendiriyor. Bu sözler üzerine hakaretler havada uçuşmaya başlar, hatipler ve dinleyiciler birbirine girer. Sandalyeler, masalar ve sıralar silaha dönüşür, ve benzeri, ve benzeri. Bu tartışma biçiminin belirli bir seçmen sınıfına özgü ve onların sosyal konumuna bağlı olduğunu bir an bile düşünmek mümkün değil. İster sadece yüksek eğitimli kişilerden oluşsun, her anonim toplantıda tartışma her zaman aynı biçimi alır. İnsanlar kalabalık halinde toplandığında zihinsel bir eşitleme iliminin ortaya çıktığını gösterdim ve bunun kanıtı her yerde bulunabilir. Örneğin, 13 Şubat 1895 tarihli Temp gazetesinden aldığım, sadece öğrencilerden oluşan bir toplantının raporundan şu alıntıya bakın. Akşam ilerledikçe kargaşa daha da arttı, sanırım tek bir hatip bile sözü kesilmeden iki cümle kurmayı başaramadı. Her an şu ya da bu yönden ya da her yönden birden bağırışlar geliyordu. Alkışlar ıslıklarla karışıyordu, izleyiciler arasında şiddetli tartışmalar sürüyordu, sopalar tehditkar bir şekilde sallanıyor, diğerleri yere vuruyordu ve sözünü kesenler, onu dışarı atın veya konuşmasına izin verin diye bağırışlarla karşılanıyordu. MC, derneğe karşı iğrenç ve korkak, canavarca, aşağılık, rüşvetçi ve kinci gibi sıfatlar yağdırdı ve derneği yok etmek istediğini ilan etti, vesaire, vesaire. Peki, bu koşullar altında bir seçmen nasıl fikir oluşturabilir diye sorulabilir. Böyle bir soru sormak, bir topluluğun sahip olabileceği özgürlük ölçüsü konusunda garip bir yanılgıya düşmektir. Kalabalıkların kendilerine empoze edilmiş fikirleri vardır. Ancak asla mantıklı fikirlere sahip olmakla övünmezler. Ele alınan durumda, seçmenlerin fikirleri ve oyları, genellikle vergi tahsildarları olan ve işçiler üzerindeki etkileri büyük olan seçim komitelerinin elindedir. Günümüz demokrasisinin en cesur savunucularından biri olan Bay Şırır şöyle yazıyor, seçim komitesinin ne olduğunu biliyor musunuz? Kurumlarımızın temel taşı, siyasi makinenin başyapıtından başka bir şey değildir. Fransa bugün seçim komiteleri tarafından yönetiliyor. Adayın kendisi kabul edilebilir ve yeterli mali kaynaklara sahip olması koşuluyla, onları etkilemek zor değildir. Bağışçıların itiraflarına göre, General Bulanger'in tekrar seçilmesini sağlamak için 3 milyon frank yeterli olmuştur. Seçim kalabalıklarının psikolojisi işte böyledir. Diğer kalabalıkların psikolojisiyle aynıdır. Ne daha iyi ne de daha kötü. Sonuç olarak, yukarıda anlatılanlardan genel oy hakkına karşı bir sonuca varmıyorum. Kaderini belirleyecek olsaydım, pratik nedenlerden dolayı onu olduğu gibi korurdum, bu nedenler, kitlelerin psikolojisi üzerine yaptığımız araştırmalardan somut olarak çıkarılabilir. Bu nedenle, bunları açıklamaya devam edeceğim. Hiç şüphe yok ki, genel oy hakkının zayıf yönü göz ardı edilemeyecek kadar açıktır. Uygarlığın, zihinsel gücün azalmasıyla orantılı olarak genişleyen ve bir ulusun kitlelerini temsil eden bir piramidin doruk noktasını oluşturan, üstün zekaya sahip küçük bir azınlığın eseri olduğu yadsınamaz. Bir uygarlığın büyüklüğü, yalnızca sayısal üstünlüğe sahip aşağı unsurların verdiği oylara kesinlikle bağlı olamaz. Şüphesiz ki, kalabalıkların verdiği oylar çoğu zaman çok tehlikelidir. Zaten bize birkaç istilaya mal oldular ve sosyalizmin zaferine zemin hazırladıkları göz önüne alındığında, halk egemenliğinin değişkenliklerinin bize daha da pahalıya mal olması muhtemeldir. Teoride mükemmel olsalar da, bu itirazlar pratikte tüm geçerliliklerini kaybederler, bu, dogmalara dönüşmüş fikirlerin yenilmez gücü hatırlanırsa kabul edilecektir. Kalabalıkların egemenliği dogması, felsefi açıdan orta çağın dini dogmaları kadar savunulamazdır, ancak şu anda eskiden sahip oldukları aynı mutlak güce sahiptir. Sonuç olarak, geçmişte dini fikirlerimiz gibi, bu dogmada saldırılamazdır. Modern bir özgür düşünürün mucizevi bir şekilde orta çağın ortasına ışınlandığını hayal edin. O zamanlar yürürlükte olan dini fikirlerin egemen gücünü tespit ettikten sonra, onlara saldırmaya kalkışacağını düşünüyor musunuz? Şeytanla anlaşma yaptığı veya cadılar ayininde bulunduğu suçlamasıyla onu kazığa göndermeye meyilli bir yargıcın eline düştüğünde, şeytanın veya cadılar ayininin varlığını sorgulamak aklına gelir miydi? Kasırgalara tartışmayla karşı koymak, kalabalıkların inançlarına karşı koymak kadar akıllıca olurdu. Evrensel oy hakkı dogması bugün, eskiden Hristiyan dogmalarının sahip olduğu güce sahiptir. Hatipler ve yazarlar, 14. Louis'nin asla sahip olmadığı bir saygı ve hayranlıkla ona atıfta bulunurlar. Sonuç olarak, tüm dini dogmalara karşı olduğu gibi, ona karşı da aynı tutum sergilenmelidir. Onları ancak zaman etkileyebilir. Ayrıca, bu dogmayı baltalamaya çalışmak daha da faydasız olurdu. Çünkü bu dogma mantıklı bir görünüme sahip. Tokvil haklı olarak şöyle der, eşitlik çağında, insanlar birbirlerine benzedikleri için birbirlerine güven duymazlar, ancak bu benzerlik, onlara kamuoyunun yargısına neredeyse sınırsız bir güven verir, çünkü tüm insanların eşit derecede aydınlanmış olması durumunda, hakikat ve sayısal üstünlüğün el ele gitmemesi olası görünmemektedir. Sınırlı bir oy hakkıyla istenirse sadece entelektüel olarak yetenekli olanlarla sınırlı bir oy hakkıyla kitlelerin oylarında bir iyileşme sağlanacağına inanılmalı mı? Bunun böyle olacağını bir an bile kabul edemem ve bunun nedeni daha önce de belirttiğim gibi tüm toplulukların bileşimleri ne olursa olsun zihinsel olarak yetersiz olmalarıdır. Kalabalıkta insanlar her zaman aynı seviyeye eğilimlidir ve genel konularda 40 akademisyenin verdiği oy Kırk su taşıyıcısının oyundan daha iyi değildir. Evrensel oy hakkının suçlandığı oyların hiçbirinin örneğin imparatorluğun yeniden kurulması seçmenler yalnızca bilgili ve liberal eğitimli kişiler arasından seçilmiş olsaydı farklı sonuçlanacağına en ufak bir şekilde inanmıyorum. Bir bireyin Yunanca veya matematik bilmesi, mimar, veteriner hekim, doktor veya avukat olması, sosyal konularda özel bir zekaya sahip olduğu anlamına gelmez. Siyasal iktisatçılarımızın çoğu profesör veya akademisyen olup, oldukça eğitimlidirler, ancak korumacılık, bimetalizm ve benzeri gibi tek bir genel konuda bile uzlaşabildikleri bir nokta var mıdır? Bunun açıklaması, bilimlerinin evrensel cehaletimizin çok zayıflamış bir biçimi olmasıdır. Sosyal sorunlar söz konusu olduğunda, sundukları bilinmeyen niceliklerin sayısı nedeniyle, insanlar esasen aynı derecede bilgisizdirler. Sonuç olarak seçmen kitlesi yalnızca bilimle dolu kişilerden oluşsaydı verdikleri oylar şu anda verilen oylardan daha iyi olmazdı. Çoğunlukla duyguları ve parti ruhu tarafından yönlendirilirlerdi. Şu anda mücadele etmek zorunda kaldığımız zorlukların hiçbirinden muaf olmazdık ve kesinlikle kastların baskıcı tiranlığına maruz kalırdık. İster sınırlı ister genel olsun, ister cumhuriyet ister monarşi altında uygulansın, Fransa'da Belçika'da, Yunanistan'da, Portekiz'de veya İspanya'da her yerde aynıdır ve her şey düşünüldüğünde, bu, insanlığın bilinçsiz özlemlerinin ve ihtiyaçlarının ifadesidir. Her ülkede, seçilenlerin ortalama görüşleri, insanlığın dehasını temsil eder ve bir nesilden diğerine belirgin bir şekilde değişmediği görülecektir. Görüldüğü üzere, daha önce defalarca karşılaştığımız ırk kavramı ve bunun sonucu olan, kurumların ve hükümetlerin bir halkın yaşamında çok az rol oynadığı diğer bir kavramla bir kez daha karşı karşıyayız. Halklar esas olarak ırklarının dehası, yani dehanın toplamını oluşturan kalıtsal niteliklerin kalıntısı tarafından yönlendirilir. Irk ve günlük ihtiyaçlarımızın köleliği, kaderimizi yöneten gizemli ana nedenlerdir. Bölüm 5. Parlamenter Meclisler, parlamenter kalabalıklar, Anonimi olmayan heterojen kalabalıkların ortak özelliklerinin çoğunu sergiler, görüşlerinin sadeliği, telkin edilebilirlikleri ve bunun sınırları, yıkılmaz, sabit görüşleri ve değişen görüşleri, kararsızlığın baskınlığının nedeni, liderlerin rolü, prestijlerinin nedeni, onlar, bu nedenle oyları yalnızca küçük bir azınlığın oyu olan bir meclisin gerçek efendileridir. Uyguladıkları mutlak güç, hitabet sanatlarının unsurları, ifadeler ve imgeler, liderlerin genel olarak inatçı inançlara ve dar görüşlülüğe sahip olma psikolojik zorunluluğu, prestijsiz bir konuşmacının argümanları için tanınma elde etmesi imkansızdır. Meclislerin iyi veya kötü duygularının abartılması, belirli anlarda otomatik hale gelirler, konvansiyon oturumları, bir meclisin kalabalık özelliklerini kaybettiği durumlar, teknik sorular ortaya çıktığında uzmanların etkisi, Tüm ülkelerde parlamenter sistemin avantajları ve tehlikeleri, modern çağa uyarlanmıştır. İhtiyaçlar, ancak bu, mali israfı ve tüm özgürlüklerin giderek kısıtlanmasını içerir sonuç. Parlamenter meclislerde, anonim olmayan, heterojen kalabalıkların bir örneğini görüyoruz. Üyelerinin seçilme biçimi dönemden döneme ve ulustan ulusa değişse de, çok benzer özellikler sergiliyorlar. Bu durumda ırkın etkisi, kalabalıkların ortak özelliklerini zayıflatmak veya abartmak için kendini gösteriyor, ancak bunların ortaya çıkmasını engellemiyor. Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birbirinden çok farklı ülkelerin parlamenter meclisleri, tartışmalarında ve oylamalarında büyük benzerlikler gösteriyor ve ilgili hükümetleri aynı zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Dahası, parlamenter sistem tüm modern medeni halkların idealini temsil eder. Bu sistem, psikolojik olarak yanlış olsa da genel kabul gören şu fikrin ifadesidir, çok sayıda insan, belirli bir konuda akıllıca ve bağımsız bir karara varmada az sayıda insandan çok daha yeteneklidir. Parlamento meclislerinde kalabalıkların genel özelliklerine rastlanır, entelektüel sadelik, sinirlilik, telkinlere yatkınlık, duyguların abartılması ve birkaç liderin baskın etkisi. Bununla birlikte, özel bileşimleri nedeniyle parlamento kalabalıkları, birazdan değineceğimiz bazı ayırt edici özellikler sunar. Düşüncelerindeki sadelik, en önemli özelliklerinden biridir. Tüm partilerde, özellikle de Latin halkları söz konusu olduğunda, bu tür kalabalıkların en karmaşık sosyal sorunları, en basit soyut ilkeler ve tüm durumlara uygulanabilir genel yasalarla çözme eğilimi değişmez bir şekilde görülmektedir. Elbette ilkeler partiye göre değişir, ancak bireysel üyelerin bir kalabalığın parçası olmaları gerçeğinden dolayı, her zaman ilkelerinin değerini abartmaya ve onları aşırı sonuçlarına kadar götürmeye eğilimlidirler. Sonuç olarak, parlamentolar özellikle aşırı görüşlerin temsilcisidir. Meclislere özgü, saf ve basitleştirilmiş fikirlerin en mükemmel örneği, Fransız devriminin Jacobenleri tarafından sunulmaktadır. Tamamen dogmatik ve mantıklı olan ve zihinleri belirsiz genellemelerle dolu olan bu kişiler, olaylarla ilgilenmeden sabit ilkelerin uygulanmasıyla meşgul oldular. Onlar hakkında haklı olarak, devrimi görmeden yaşadıkları söylenmiştir. Rehber olarak kullandıkları son derece basit dogmaların yardımıyla, toplumu tepeden tırnağa yeniden şekillendirebileceklerini ve son derece gelişmiş bir uygarlığı sosyal evrimin çok daha önceki bir aşamasına geri döndürebileceklerini hayal ettiler. Hayallerini gerçekleştirmek için başvurdukları yöntemler de aynı saflık damgasını taşıyordu. Gerçekte, kendilerini yollarında duran her şeyi yok etmekte sınırladılar. Dahası, hepsi Girondistler, Dağ adamları, Termidorlular ve benzeri aynı ruhla hareket ediyordu. Parlamento salonlarındaki kalabalıklar telkinlere çok açıktır ve tüm kalabalıklar gibi telkinler de prestije sahip liderlerden gelir, ancak Parlamento meclislerinin telkinlere açıklığının çok net tanımlanmış sınırları vardır ve bunları belirtmek önemlidir. Yerel veya bölgesel çıkarları ilgilendiren tüm konularda meclisin her üyesinin hiçbir tartışmanın sarsamayacağı, sabit ve değiştirilemez görüşleri vardır. Demosthenes'in yeteneği bile, koruma veya alkol damıtma ayrıcalığı gibi, etkili seçmenlerin çıkarlarının söz konusu olduğu konularda bir milletvekilinin oyunu değiştiremez. Bu seçmenlerden gelen ve oylama zamanı gelmeden önce kabul edilen öneriler, diğer kaynaklardan gelen önerilerden yeterince ağır basar ve onları geçersiz kılarak mutlak bir görüş birliğini korur. Genel konularda, bir kabinenin devrilmesi, vergi konulması ve benzeri, artık fikir birliği kalmamıştır ve liderlerin önerileri, sıradan bir kalabalıkta olduğu gibi olmasa da, bir etki yaratabilir. Her partinin, zaman zaman eşit etkiye sahip liderleri vardır. Sonuç olarak, milletvekili kendini iki zıt öneri arasında bulur ve kaçınılmaz olarak tereddüt etmek zorunda kalır. Bu, onun neden sık sık çeyrek saatlik bir aralıkta ters yönde oy kullandığını veya bir yasaya onu geçersiz kılan bir madde eklediğini açıklar, örneğin, işverenlerin işçilerini seçme ve işten çıkarma hakkını geri almak ve ardından bu önlemi bir değişiklikle neredeyse tamamen iptal etmek gibi. Aynı nedenle, her yeniden seçilen mecliste çok istikrarlı görüşler olduğu gibi, çok değişken görüşler de bulunur. Genel olarak, genel sorular daha çok sayıda olduğundan, mecliste kararsızlık hakimdir, bu kararsızlık, her zaman var olan seçmen korkusundan kaynaklanır, seçmenden alınan öneri her zaman gizlidir ve liderlerin etkisini dengelemeye meyillidir. Yine de, meclis üyelerinin konu hakkında kesin ön yargıları olmadığı durumlarda, bu sayısız tartışmada kesinlikle liderler söz sahibi konumundadır. Bu liderlere duyulan ihtiyaç açıktır. Çünkü her ülkenin meclislerinde grup önderleri adı altında onlara rastlanmaktadır. Onlar bir meclisin gerçek yöneticileridir. Kalabalık oluşturan insanlar bir efendi olmadan hareket edemezler, bu nedenle bir meclisin oyları genellikle küçük bir azınlığın görüşlerini yansıtır. Liderlerin etkisi, kullandıkları argümanlardan çok az ölçüde, ancak prestijlerinden büyük ölçüde etkilenir. Bunun en iyi kanıtı, herhangi bir nedenle prestijlerini kaybetmeleri durumunda etkilerinin de ortadan kalkmasıdır. Bu siyasi liderlerin prestiji bireyseldir ve isim veya şöhretten bağımsızdır, M. Simon, üyesi olduğu 1848 Meclisi'nin önde gelen isimleri hakkındaki açıklamalarında bu gerçeğe dair çok ilginç örnekler vermektedir. Her şeye kadir olmadan iki ay önce, Louis Napoleon tamamen önemsiz biriydi. Victor Hugo kürsüye çıktı. Başarılı olamadı. Félix Piet gibi dinlendi ama onun kadar alkış almadı. "Waulabel bana Félix Piet'tan bahsederken fikirlerini beğenmiyorum," dedi. "Ama o Fransa'nın en büyük yazarlarından ve en büyük hatiplerinden biri." Edgar Quinet, olağanüstü ve güçlü zekasına rağmen hiçbir şekilde saygı görmedi. Meclis açılışından önce bir süre popülerdi, mecliste ise hiç popülerliği yoktu. Dehanın ihtişamı, siyasi meclislerde başka yerlere göre daha az hissedilir. Onlar sadece zamana ve yere uygun hitabet yeteneğine ve parti hizmetlerine önem verirler, ülkeye verilen hizmetlere değil. 1848'de Lamartine ve 1871'de Törse saygı gösterilmesi için acil ve amansız bir ilgi teşvikine ihtiyaç vardı. Tehlike geçer geçmez, parlamenter dünya aynı anda minnettarlığını ve korkusunu unuttu. Önceki pasajı, sunduğu açıklamalar nedeniyle değil, içerdiği gerçekler nedeniyle alıntıladım, zira açıklamaların psikolojisi biraz zayıf. Bir kalabalık, liderlerine ister parti çıkarları doğrultusunda isterse de ülkelerine hizmet etme konusunda olsun, yaptıkları hizmetler için itibar ederse, kalabalık olma özelliğini anında kaybeder. Bir lidere itaat eden kalabalık, onun prestijinin etkisi altındadır ve itaati herhangi bir çıkar veya minnettarlık duygusuyla dikte edilmez. Sonuç olarak, yeterli prestije sahip lider neredeyse mutlak bir güce sahip olur. Son genel seçimlerde bazı mali olaylar nedeniyle yenilgi uğrayan ünlü bir milletvekilinin, prestiji sayesinde uzun yıllar boyunca sergilediği muazzam etki iyi bilinmektedir. Sadece işaret vermesi yeterliydi ve hükümetler devriliyordu. Bir yazar, eyleminin kapsamını şu satırlarda açıkça belirtmiştir. Tonin için ödememiz gerekenden 3 kat daha fazla para ödememizin, Madagaskar'da bu kadar uzun süre istikrarsız bir konumda kalmamızın, aşağı Nijer bölgesindeki bir imparatorluktan mahrum bırakılmamızın ve Mısır'da eskiden sahip olduğumuz baskın konumu kaybetmemizin başlıca nedeni M10'tir. M10, Tir. M10'un teorileri bize Napolyon felaketlerinden daha fazla toprak kaybettirdi. Söz konusu lidere karşı çok büyük bir kin beslememeliyiz. Bize çok pahalıya mal olduğu aşikar, ancak etkisinin büyük bir kısmı o dönemde sömürge meselelerinde bugünkü halinden çok farklı olan kamuoyunu takip etmesinden kaynaklanıyordu. Bir lider nadiren kamuoyunun önünde olur, neredeyse her zaman yaptığı tek şey onu takip etmek ve tüm hatalarını benimsemektir. Ele aldığımız liderlerin ikna araçları, prestijlerinin yanı sıra daha önce birkaç kez sıraladığımız faktörlerden oluşmaktadır. Bu kaynakları ustaca kullanabilmek için bir liderin, en azından bilinçaltı düzeyde, kalabalıkların psikolojisini anlamış olması ve onlara nasıl hitap edeceğini bilmesi gerekir. Özellikle kelimelerin, ifadelerin ve imgelerin büyüleyici etkisinin farkında olmalıdır. Enerjik, kanıtlardan arındırılmış iddialardan ve etkileyici imgelerden oluşan, çok özlü argümanlarla desteklenen özel bir hitabet yeteneğine sahip olmalıdır. Bu, İngiliz parlamentosu da dahil olmak üzere tüm meclislerde, en ciddisi olsa da, karşılaşılan bir hitabet türüdür. İngiliz filozof May şöyle der, avam kamerasındaki tartışmalar sürekli olarak, tüm tartışmanın oldukça zayıf genellemeler ve oldukça şiddetli kişiliklerin alışverişine indirgendiği şeklinde okunabilir. Bu tür genel formüller, saf bir demokrasinin hayal gücü üzerinde muazzam bir etki yaratır. Doğrulanmamış ve belki de doğrulanması mümkün olmayan genel iddiaları, çarpıcı ifadelerle sunulduğunda, bir kalabalığın kabul etmesini sağlamak her zaman kolay olacaktır. Yukarıdaki alıntıda ima edilen çarpıcı ifadelere çok fazla önem verilemez. Kelimelerin ve formüllerin özel gücüne daha önce birkaç kez vurgu yaptık. Bunlar, çok canlı imgeler uyandıracak şekilde seçilmelidir. Meclislerimizin liderlerinden birinin konuşmasından alınan şu ifade mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. Aynı gemi, karanlık bir üne sahip politikacıyı ve cinayetten suçlu anarşisti, sabıkalı hapishane yerleşimlerimizin ateşli topraklarına taşıdığında, ikisi birlikte konuşabilecek ve birbirlerine aynı toplumun iki tamamlayıcı yönü olarak görüneceklerdir. Böylece ortaya çıkan imge çok canlıydı ve konuşmacının tüm rakipleri kendilerini bundan tehdit altında hissettiler. Ateşli salgınların kol gezdiği ülke ve onları alıp götürebilecek gemiyle ilgili çifte bir görüntü canlandırdılar, zira tehdit altında olan politikacılar kategorisine dahil olmaları mümkün değil miydi? Robespierre'in belirsiz konuşmalarıyla giyotinle tehdit edilen ve bu korkunun etkisiyle her zaman ona boyun en konvansiyon üyelerinin hissetmiş olması gereken gizli korkuyu yaşadılar. Liderlerin en akıl almaz abartılara başvurması kendi çıkarlarına hizmet eder. Az önce bir cümlesini alıntıladığım konuşmacı, şiddetli protestolara yol açmadan, Bankacıların ve rahiplerin bomba atanları finanse ettiğini ve büyük finans şirketlerinin yöneticilerinin anarşistlerle aynı cezayı hak ettiğini iddia edebildi. Bu tür iddialar kalabalıklar üzerinde her zaman etkilidir. İddia asla çok şiddetli, söylem asla çok tehditkar değildir. Hiçbir şey dinleyicileri bu tür bir hitabetten daha fazla korkutmaz. Orada bulunanlar, protesto ederlerse hain veya suç ortağı olarak damgalanacaklarından korkarlar. Daha önce de belirttiğim gibi, bu kendine özgü hitabet tarzı her zaman tüm meclislerde son derece etkili olmuştur. Kriz zamanlarında gücü daha da artar. Fransız devrimi meclislerinin büyük hatiplerinin konuşmaları bu açıdan çok ilgi çekicidir. Her an, suçu kınamak ve erdemi yüceltmek için duraklamaları gerektiğini düşünürlerdi, ardından tiranlara karşı lanetler yağdırır ve özgür insanlar olarak yaşayacaklarına ya da öleceklerine yemin ederlerdi. Orada bulunanlar ayağa kalkar, coşkuyla alkışlar ve sonra sakinleşerek tekrar yerlerine otururlardı. Bazen lider zeki ve yüksek eğitimli olabilir, ancak bu niteliklere sahip olmak genellikle ona faydadan çok zarar verir. Zeka, şeylerin ne kadar karmaşık olduğunu göstererek, açıklama imkanı sağlayarak ve kavrayışı kolaylaştırarak, sahibini her zaman hoşgörülü kılar ve büyük ölçüde, önderler için gerekli olan inanç yoğunluğunu ve şiddetini köreltir. Her çağın büyük kitle liderleri ve özellikle devrim liderleri, üzücü derecede dar bir zekaya sahipti, oysa en büyük etkiyi gösterenler tam da zekası en kısıtlı olanlar olmuştur. Bunların en ünlüsü olan Robespierre'in konuşmaları, Tutarsızlıklarıyla sık sık hayrete düşürüyor, sadece okuyarak, güçlü diktatörün oynadığı büyük rolün mantıklı bir açıklamasını bulmak mümkün değil. Çocuksu bir zihne hizmet eden, sıradan değil de çocuksu olan ve saldırı ve savunma anlayışları okul çocuklarının meydan okuyan tavrıyla sınırlı kalan pedagojik hitabetin ve Latin kültürünün klişeleri ve gereksiz tekrarları. Ne bir fikir, ne hoş bir ifade, ne de etkili bir söz, bizi sıkıcı bulan bir nutuk fırtınası. Bu heyecan verici olmayan okuma deneyiminden sonra, sevimli Kamil Desmoulins ile birlikte ah, diye haykırmaya çalışılıyor. Bazen, güçlü inançla aşırı dar görüşlülüğün birleştiğinde, saygın bir kişiye verdiği gücü düşünmek korkunçtur. Bununla birlikte, bir kişinin engelleri görmezden gelmesi ve yüksek düzeyde irade gücü sergilemesi için bu koşulların sağlanması gereklidir. Kalabalıklar, enerjik ve inançlı insanlarda her zaman ihtiyaç duydukları liderleri içgüdüsel olarak tanırlar. Bir parlamento meclisinde bir konuşmanın başarısı neredeyse tamamen konuşmacının sahip olduğu prestije bağlıdır ve ileri sürdüğü argümanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun en iyi kanıtı, bir konuşmacının şu veya bu nedenle prestijini kaybettiğinde, aynı anda tüm etkisini, yani oyları istediği gibi etkileme gücünü de kaybetmesidir. Tanınmayan bir konuşmacı, iyi argümanlar içeren ancak yalnızca argümanlardan oluşan bir konuşma yaptığında, muhtemelen sadece dinlenecektir. İçgörü psikoloğu olan milletvekili M.D. Saubs, Yakın zamanda aşağıdaki satırlarda prestijden yoksun milletvekilinin portresini çizmiştir. Kürsüdeki yerini aldığında, portföyünden bir belge çıkarır, onu düzenli bir şekilde önüne serer ve kendinden emin bir şekilde konuşmaya başlar. Kendini motive eden inancı dinleyicilerinin zihinlerine de yerleştireceğine dair kendini kandırıyor. Argümanlarını defalarca tarttı, rakamlar ve kanıtlarla iyice hazırlanmış, dinleyicilerini ikna edeceğinden emin. Sunacağı kanıtlar karşısında her türlü direniş boşuna olacaktır. Davasının haklılığına güvenerek ve elbette tek kaygısı gerçeğe inanmak olan meslektaşlarının dikkatine güvenerek başlıyor. Konuşmaya başlar ve meclisteki huzursuzluğa hem şaşırır hem de çıkarılan gürültüden biraz rahatsız olur. Neden sessizlik korunmuyor? Bu genel ilgisizliğin sebebi ne? Konuşma halinde olan milletvekilleri ne düşünüyor? Şu ya da bu milletvekilinin istifa etmesine neden olan acil sebep nedir? Yüzünde bir huzursuzluk ifadesi belirir, kaşlarını çatar ve durur. Başkanın teşvikiyle sesini yükselterek tekrar konuşmaya başlar. Ancak bu sefer daha az dinlenir. Sözlerine vurgu yapar ve el kol hareketleri yapar, etrafındaki gürültü artar. Artık kendi sesini duyamaz ve tekrar durur, sonunda, sessizliğinin korkulan, kapanış, çığlığına yol açabileceğinden korkarak tekrar konuşmaya başlar. Gürültü dayanılmaz hale gelir. Parlamenter meclisler belli bir heyecan seviyesine ulaştıklarında, sıradan, heterojen kalabalıklarla özdeşleşirler ve sonuç olarak duyguları her zaman aşırı olma özelliğini gösterir. En büyük kahramanlık eylemlerini veya en kötü aşırılıkları sergiledikleri görülecektir. Birey artık kendisi değildir ve bu durum o kadar belirgindir ki, kişisel çıkarlarına en aykırı önlemlere oy verecektir. Fransız Devrimi tarihi, meclislerin öz bilinçlerini ne ölçüde kaybedebildiklerini ve çıkarlarına en aykırı önerilere ne kadar kolay itaat edebildiklerini göstermektedir. Soyluların ayrıcalıklarından vazgeçmeleri büyük bir fedakarlıktı. Ancak kurucu meclisin oturumları sırasında ünlü bir gecede bunu tereddüt etmeden yaptılar. Dokunulmazlıklarından vazgeçerek, konvansiyon üyeleri kendilerini sürekli bir ölüm tehdidi altına soktular ve yine de bu adımı attılar ve bugün meslektaşlarını gönderdikleri dar ağacının yarın kendi kaderleri olabileceğinin tamamen farkında olsalar bile, kendi saflarını yok etmekten korkmadılar. Gerçek şu ki, başka bir yerde tarif ettiğim o tamamen otomatik duruma ulaşmışlardı ve hipnotize oldukları önerilere boyun eğmelerini hiçbir düşünce engelleyemezdi. Onlardan biri olan Bilo Varennes'in anılarından alınan şu pasaj, bu konuda tam anlamıyla tipiktir, bize bu kadar çok eleştiri yöneltilen kararlar, diyor, alınmalarından iki gün, tek bir gün önce bile bizim tarafımızdan istenmiyordu, bu kararların alınmasına neden olan şey sadece krizdi. Bundan daha doğru bir şey olamaz. Kongre'nin fırtınalı oturumlarının tamamında aynı bilinçsizlik olgularına şahit olundu. Ten şöyle diyor, onlar, dehşet içinde karşı çıktıkları, sadece aptalca ve saçma değil, aynı zamanda suç teşkil eden önlemleri onayladılar ve karara bağladılar, masum insanların, arkadaşlarının öldürülmesi. Sağın desteğiyle sol, oy birliğiyle ve büyük alkışlar eşliğinde, Doğal lideri ve devrimin büyük destekçisi ve önderi Danton'u dar ağacına gönderdi. Sa, solun desteğiyle oy birliğiyle ve büyük alkışlar eşliğinde, devrimci hükümetin en kötü kararlarını oyladı. Oy birliğiyle ve hayranlık ve coşku çığlıkları arasında, Colot Derboy, Couton ve Robespierre’e duyulan tutkulu sempati gösterileri arasında, konvansiyon, kendiliğinden ve tekrar tekrar yapılan seçimlerle, Ova'nın cinayet işlediği için nefret ettiği ve Dağ'ın da bu hükümet tarafından harap edildiği için nefret ettiği cinayet işleyen hükümeti görevde tuttu. Ova ve Da, çoğunluk ve azınlık, kendi intiharlarına yardım etmeyi kabul ederek sonuca vardılar. 22 Preyrael'de tüm konvansiyon kendini cellada teslim etti, 8 Termidor'da ise Robespierre'in konuşmasının ardından gelen ilk 15 dakika içinde aynı şeyi tekrar yaptı. Bu tablo kasvetli görünebilir. Ancak doğrudur. Yeterince heyecanlanmış ve hipnotize olmuş parlamento meclisleri de aynı özellikleri sergiler. Her dürtüye itaat eden, istikrarsız bir sürü haline gelirler. 1848 meclisinin aşağıdaki tasviri, demokrasiye olan inancı şüphe götürmez bir parlamenter olan M. Spuller'e aittir. Bunu Review Literary'den aktarıyorum ve tamamen tipiktir. Kalabalıkların karakteristik özelliği olarak tanımladığım tüm abartılı duyguların ve meclislerin an be an tamamen zıt bir duygu kümesinden diğerine geçmesine izin veren aşırı değişkenliğin bir örneğini sunmaktadır. Cumhuriyetçi parti, bölünmeleri, kıskançlıkları, şüpheleri ve buna karşılık kör güveni ve sınırsız umutları yüzünden yıkıma uğradı. Saflığı ve dürüstlüğü, evrensel güvensizliği ile eşdeğerdi. Hukuk anlayışından, disiplinden tamamen yoksunluk, sınırsız korkular ve yanılsamalar, köylü ve çocuk bu konularda aynı seviyededir. Sakinlikleri sabırsızlıkları kadar büyüktür, vahşilikleri uysallıklarına eşittir. Bu durum, şekillenmemiş bir mizaç ve eğitim eksikliğinin doğal bir sonucudur. Bu tür insanları hiçbir şey şaşırtmaz, her şey onları tedirgin eder. Korkudan titreyerek veya kahramanlık derecesinde cesur olarak, ateşten ve sudan geçerler veya gölgeden kaçarlar. Onlar sebep-sonuç ilişkisinden ve olaylar arasındaki bağlantılardan habersizdirler. Ne kadar çabuk cesaretleri kırılırsa o kadar da coşarlar, her türlü paniğe kapılırlar, her zaman ya aşırı gergin ya da aşırı karamsardırlar, ama asla durumun gerektirdiği ruh halinde veya ölçüde değillerdir. Sudan daha akışkan oldukları için her çizgiyi yansıtırlar ve her şekli alırlar. Onlardan ne tür bir hükümet temeli beklenebilir ki? Neyse ki, parlamenter meclislerde karşılaşılabilecek tüm bu özellikler hiçbir şekilde sürekli olarak sergilenmez. Bu tür meclisler yalnızca belirli anlarda kalabalıklar oluşturur. Onları oluşturan bireyler, birçok durumda bireyselliklerini korurlar, bu da bir meclisin nasıl mükemmel teknik yasalar üretebildiğini açıklar. Doğru, bu yasaların yazarı, bunları çalışma odasının sessizliğinde hazırlayan bir uzmandır ve gerçekte oylanan yasa bir meclisin değil, bir bireyin eseridir. Bu yasalar doğal olarak en iyileridir. Sadece bir dizi değişiklikle kolektif bir çabanın sonucu haline geldiklerinde felaket sonuçlar doğurabilirler. Bir kalabalığın çalışması, niteliği ne olursa olsun, her zaman tek bir bireyin çalışmasından daha düşüktür. Meclisleri yanlış veya uygulanamaz önlemler almaktan koruyanlar uzmanlardır. Bu durumda uzman, kalabalıkların geçici lideridir. Meclis onun üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir, ancak o meclis üzerinde etkiye sahiptir. Çalışmalarında karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen, parlamenter meclisler insanlığın şimdiye kadar keşfettiği en iyi yönetim biçimidir ve daha da önemlisi, Kişisel tiranlıkların boyunduruğundan kurtulmanın en iyi yoludur. Şüphesiz ki en azından filozoflar, düşünürler, yazarlar, sanatçılar ve bilginler için kısacası bir medeniyetin en seçkin kesimini oluşturan herkes için ideal bir yönetim biçimidir. Dahası, gerçekte bunlar yalnızca iki ciddi tehlike arz etmektedir. Bunlardan biri kaçınılmaz mali israf, diğeri ise bireyin özgürlüğünün giderek kısıtlanmasıdır. Bu tehlikelerin ilki, seçim kalabalıklarının taleplerinin ve öngörüsüzlüğünün kaçınılmaz bir sonucudur. Bir meclis üyesi, demokratik fikirlere görünürde uygun bir önlem önerirse, örneğin tüm işçilere yaşlılık aylığı sağlamayı ve herhangi bir devlet memuru sınıfının ücretlerini artırmayı öngören bir yasa tasarısı sunarsa, seçmenlerinden korkan diğer milletvekilleri, bütçeye yeni bir yük getireceklerini ve yeni vergiler oluşturmayı gerektireceklerini çok iyi bilmelerine rağmen, önerilen önlemi reddederek seçmenlerinin çıkarlarını göz ardı etme cesaretini göstermeyeceklerdir. Oy vermekte tereddüt etmeleri imkansızdır. Harcamalardaki artışın sonuçları uzaktır ve kişisel olarak onlar için tatsız sonuçlar doğurmayacaktır, oysa olumsuz bir oyun sonuçları, bir sonraki seçimde kendilerini gösterdiklerinde açıkça ortaya çıkabilir. Bu aşırı harcamanın ilk nedenine ek olarak, bir diğer önemli zorunluluk da yerel amaçlar için ayrılan tüm ödeneklerin oylanması gerekliliğidir. Bir milletvekili bu tür ödeneklere karşı çıkamaz çünkü bunlar bir kez daha seçmenlerin ihtiyaçlarını temsil eder ve her bir milletvekili, kendi seçim bölgesi için ihtiyaç duyduğu şeyi ancak meslektaşlarının benzer taleplerine boyun eğmesi koşuluyla elde edebilir. Yukarıda bahsedilen tehlikelerden ikincisi, parlamenter meclisler tarafından gerçekleştirilen özgürlük üzerindeki kaçınılmaz kısıtlamalar görünüşte daha az belirgindir ancak yine de çok gerçektir. Bu, parlamentoların oylamak zorunda olduklarını düşündükleri ve kısa görüşlülükleri nedeniyle sonuçlarını büyük ölçüde görmezden geldikleri her zaman kısıtlayıcı etkiye sahip sayısız yasanın sonucudur. Tehlike gerçekten de kaçınılmaz olmalı, çünkü temsilcinin seçmeninden en bağımsız olduğu, parlamenter rejimin en popüler türünü sunan İngiltere bile bundan kaçamamıştır. Herbert Spencer, eski bir eserinde, görünürdeki özgürlüğün artışının mutlaka gerçek özgürlüğün azalmasıyla sonuçlanacağını göstermiştir. Son kitabı birey devlete karşıda bu iddiaya geri dönerek, İngiliz parlamentosu ile ilgili olarak şunları ifade eder. Bu dönemden beri çıkarılan yasalar da aynı yolu izledi, diye belirttim. Hızla artan diktatörlük önlemleri, bireysel özgürlükleri sürekli olarak iki şekilde kısıtlama iliminde oldu. Her yıl daha fazla sayıda düzenleme getirildi, bu düzenlemeler, vatandaşın eskiden tamamen özgür olduğu konularda kısıtlamalar getirdi ve eskiden dilediği gibi yapıp yapmama özgürlüğüne sahip olduğu eylemleri yapmaya zorladı. Aynı zamanda giderek daha ağırlaşan kamusal ve özellikle yerel yükler, kazancının dilediği gibi harcayabileceği kısmını azaltarak ve kamu otoritelerinin keyfine göre harcanmak üzere elinden alınan kısmı artırarak özgürlüğünü daha da kısıtladı. Özgürlüklerin bu ilerleyici kısıtlanması Herbert Spencer'ın işaret etmediği özel bir biçimde her ülkede kendini gösterir, bu da, genel olarak kısıtlayıcı nitelikteki sayısız yasama önleminin kabul edilmesinin, bunların uygulanmasından sorumlu memurların sayısını, gücünü ve etkisini artırmaya yol açmasıdır. Bu memurlar bu şekilde, medeni ülkelerin gerçek efendileri haline gelme eğilimindedirler. Güçleri, sürekli yetki devri arasında, idari sınıfın bu değişikliklerden etkilenmeyen, sorumsuzluk, kişisel olmama ve sürekliliğe sahip tek sınıf olması gerçeğinden dolayı daha da büyüktür. Bu üçlü biçimde kendini gösteren baskıcı despotizmden daha baskıcı bir despotizm yoktur. En ufak varoluşsal eylemleri bile en karmaşık formalitelerle çevreleyen, sürekli olarak kısıtlayıcı yasalar ve düzenlemeler yaratılması, kaçınılmaz olarak vatandaşın özgürce hareket edebileceği alanı giderek daha dar sınırlar içine hapsediyor. Eşitlik ve özgürlüğün yasaların çoğalmasıyla daha iyi güvence altına alındığı yanılgısının kurbanı olan uluslar, her geçen gün daha ağırlaşan engellere katlanmaya razı oluyorlar. Bu yasaları cezasız bir şekilde kabul etmiyorlar. Her türlü boyunduruğa katlanmaya alışmış olan uluslar, Kısa sürede köleliği arzuluyor ve tüm kendiliğindenliklerini ve enerjilerini kaybediyorlar. O zaman sadece boş gölgeler, pasif, direnmeyen ve güçsüz otomatlar haline geliyorlar. Bu noktaya gelen birey, artık kendi içinde bulamadığı güçleri dışarıda aramaya mecbur kalır. Vatandaşların kayıtsızlığı ve çaresizliği arttıkça, hükümetlerin işlevleri de kaçınılmaz olarak artar. Özel kişilerin eksik olduğu girişimci, yenilikçi ve yol gösterici ruhu sergilemek zorunda olanlar mutlaka onlardır. Her şeyi üstlenmek, her şeyi yönetmek ve her şeyi koruma altına almak onlara düşer. Devlet, her şeye gücü yeten bir tanrı haline gelir. Yine de deneyim, bu tür tanrıların gücünün hiçbir zaman çok kalıcı veya çok güçlü olmadığını göstermektedir. Bazı halkların özgürlüklerinin giderek kısıtlanması, dışarıdan bakıldığında bu özgürlüklerin hala ellerinde olduğu yanılsamasını veren bir serbestliğe rağmen, en azından belirli bir sistemden ziyade yaşlılıklarının bir sonucu gibi görünüyor. Bu durum, şimdiye kadar hiçbir uygarlığın kurtulamadığı o gerileme evresinin öncü belirtilerinden birini oluşturuyor. Geçmişten alınan derslere ve her yönden dikkat çeken belirtilere bakılırsa, Modern medeniyetlerimizin birçoğu çöküşten önceki aşırı yaşlılık evresine ulaşmıştır. Tarihin sıklıkla kendini tekrar ettiği göz önüne alındığında, tüm halkların aynı varoluş evrelerinden geçmesi kaçınılmaz görünmektedir. Medeniyetlerin evriminin bu ortak aşamalarını kısaca belirtmek kolaydır ve bu çalışmayı bunların bir özetiyle sonlandıracağım. Bu hızlı taslak, belki de günümüzde kitlelerin sahip olduğu gücün nedenlerine dair bazı ipuçları verecektir. Kendi medeniyetimizden önceki medeniyetlerin büyüklüğünün ve çöküşünün ana hatlarını incelersek ne görürüz? Uygarlığın şafağında, göçlerin, istilaların ve fetihlerin tesadüfleriyle bir araya gelen çeşitli kökenlerden bir insan kalabalığı. Farklı kanlardan, eşit derecede farklı dillerden ve inançlardan olan bu insanların tek ortak bağı, bir şefin yarı kabul görmüş yasasıdır. Kalabalıkların psikolojik özellikleri bu karmaşık topluluklarda belirgin bir şekilde mevcuttur. Kalabalıkların geçici birlikteliğine, kahramanlıklarına, zayıflıklarına, dürtüselliklerine ve şiddetlerine sahiptirler. Onlarla ilgili hiçbir şey istikrarlı değildir. Onlar barbarlardır. Nihayetinde zaman işini tamamlar, çevrenin özdeşliği, ırkların tekrar tekrar karışması, ortak yaşamın gereklilikleri etkilerini gösterir. Farklı birimlerin bir araya gelmesi bir bütün oluşturmaya, bir ırk oluşturmaya başlar, yani, kalıtımın giderek daha fazla sabitlik kazandıracağı ortak özelliklere ve duygulara sahip bir topluluk. Kalabalık bir halk haline gelmiştir ve bu halk barbar halinden kurtulmayı başarır. Ancak, uzun çabalar, tekrarlanan mücadeleler ve sayısız yeniden başlama sonrasında bir ideale sahip olduğunda ancak tamamen kurtulacaktır. Bu idealin niteliği çok önemli değildir, İster Roma kültü, ister Atina'nın gücü, ister Allah'ın zaferi olsun, oluşmakta olan ırkın tüm bireylerine mükemmel bir duygu ve düşünce birliği kazandırmak için yeterli olacaktır. Bu aşamada, kurumları, inançları ve sanatlarıyla yeni bir medeniyet doğabilir. İdealinin peşinde, insanlık sırayla ihtişam, güç ve görkem kazandıracak nitelikleri edinecektir. Şüphesiz ki zaman zaman hala bir kalabalık olacaktır. Ancak bundan böyle, kalabalıkların hareketli ve değişen özelliklerinin altında, bir ulusun dönüşümlerini dar sınırlar içinde tutan ve şansın oyununu geçersiz kılan sağlam bir temel, insanlığın dehası bulunur. Yaratıcı etkisini gösterdikten sonra, zaman, ne tanrıların ne de insanların kaçamayacağı yıkım işine başlar. Bir medeniyet belli bir güç ve karmaşıklık seviyesine ulaştıktan sonra büyümeyi durdurur ve büyümeyi durdurduktan sonra hızlı bir çöküşe mahkum olur. Yaşlılık saati gelmiştir. Bu kaçınılmaz an, her zaman insanlığın dayanağı olan idealin zayıflamasıyla işaretlenir. Bu ideal ne kadar zayıflarsa, Ondan ilham alan tüm dini, siyasi ve sosyal yapılarda o kadar sarsılmaya başlar. İdealinin giderek yok olmasıyla birlikte ırk, ona bütünlük, birlik ve güç kazandıran niteliklerini giderek daha fazla kaybeder. Bireyin kişiliği ve zekası artabilir ancak aynı zamanda ırkın bu kolektif egoizmi bireyin egoizminin aşırı gelişmesiyle yer değiştirir. Bu da karakterin zayıflaması ve eylem kapasitesinin azalmasıyla birlikte gelir. Bir halkı, bir birliği, bir bütünü oluşturan şey, sonunda bütünlükten yoksun ve bir süreliğine gelenekleri ve kurumlarıyla yapay olarak bir arada tutulan bireysellikler yığını haline gelir. İşte bu aşamada, çıkarları ve özlemleriyle bölünmüş ve artık kendi kendini yönetme yeteneğinden yoksun olan insanlar, en küçük eylemlerinde bile yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar ve devlet bu noktada emici bir etki uygular. Eski idealinin kesin kaybıyla birlikte ırkın dehası tamamen yok olur, yalnızca izole bireylerden oluşan bir sürü haline gelir ve orijinal durumuna, yani kalabalığa geri döner. Tutarlılıktan ve gelecekten yoksun olarak, kalabalıkların tüm geçici özelliklerine sahiptir. Uygarlığı artık istikrarsızdır ve her türlü şansın insafına kalmıştır. Halk egemendir ve barbarlık dalgası yükselir. Uygarlık, uzun bir geçmişin eseri olan dış cephesi nedeniyle hala parlak görünebilir. Ancak gerçekte hiçbir şeyin desteklemediği ve ilk fırtınada yıkılmaya mahkum, harabeye doğru çökmekte olan bir yapıdır. Bir idealin peşinde barbarlıktan medeniyete geçmek ve sonra bu ideal erdemini yitirdiğinde gerilemek ve yok olmak, işte bir halkın yaşam döngüsü budur.